Robin Sharma Ferrarisini satan bilge Giriş Ferrarisini satan bilgeyi yazdığımdan bu yana 10 sene geçti. Geçen bu zaman içerisinde yaşamım beni çok ilginç, hiç beklenmedik ve muhteşem yönlere sürükledi. Yaşam böyledir değil mi? Hayalim oldukça küçük başladı. Kendi hayatını yaşayamayan mutsuz bir avukattım. Başkalarının gözüne başarılı görünmeye çalışarak işimi yapmaya çalışıyordum. Aslında bir yandan kendime ihanet ediyordum. Başarı denen şeyin kendinle yarışmak, kendin olmaktan memnun olmak ve hayatını kendi şartlarında yaşamak olduğunu o zaman keşfettim. Ölüm şeyinizde gerçekten siz olamadığınızı, hayatınız boyunca başkalarının hayallerini yaşadığınızı fark etmek istemezsiniz. Bu kalbinizi kırar. Bana güvenin, bunun olduğunu gördüm. Ferrarisini satan bilge ilk olarak çok az sayıda basıldı. Kimse kitaba çok şans tanımıyordu. Bazıları başlığın insanların dikkatini çekmeyeceğini söyledi. Bazıları hiç tanınmayan birisi olduğum için kitabın asla satılmayacağı varsayımında bulundu. Bazıları kişisel gelişim alanının zaten çok dolu olduğunu söyledi. İlk seminerime 23 kişi katıldı. 21'i aile bireylerimden oluşuyordu. İnat ettim. İnsanlar başka ülkelerde de kitabımın yayınlanacağı hayalime güldüler. Kahkahalarını aldırmadım. Çünkü eğer başkalarının eleştirilerine kulak asarsanız asla muhteşem şeyler başaramazsınız. Ve kalbinizde yaşattığınız o büyük hayaller tutkularınızı ve kişisel mükemmelliğinizi de yerle bir ederek yavaş yavaş öldürür. Bu yüzden hatalar olmadan başarı ol, olamayacağını fark edene kadar sabrettim ve birçok kez hata yaptım. Kendi zirvenize tırmanmak ne kadar zorsa zirveye vardığınızda hissettik, hissettikleriniz o kadar unutulmaz ve harikadır. Kitap dağıtıldığında olağanüstü şeyler olmaya başladı. İnsanlar onlar için yazdığım kitabı çok sevdi. Okuyucular... Ebedi mutluluğun, gerçek memnuniyetin ve olağanüstü bir iç huzurunun sırlarını bulmak için seçkin bir yaşam tarzından en değerli varlığı Ferrarisi de dahil vazgeçen yıldız bir avukatın hikayesiyle derinden bağlantı kurdular. Ve o okuyucular bana yardımcı olmaya karar verdiler. Tanıdıkları herkesle kitap hakkında daha önce görmediğim bir tutkuyla konuşmaya başladılar. Ferrarisini satan bilge okuyucudan okuyucuya yayıldı. Kuzey Amerika'ya, Güney Amerika'ya, Avrupa'ya, Afrika, Orta Doğu ve Asya'ya ve sonunda Avustralya ve Yeni Zelanda'ya. Kitap 42'den fazla dile çevrildi. Birçok CEO ve Rak Yıldız'ı kitabıma kucak açtı. Çok başarılı girişimciler, mellise öğrencileri tarafından okundu. Sizin benim gibi sıradan insanların yanında, kraliyet aileleri tarafından da okundu. Sıradan insanlar olağanüstü olmak için can atıyordu. Tüm bu tecrübe beni daha mütevazı kıldı ve bana hepimizin içinde bulunan kendi eşsiz mükemmelliğimizi açığa çıkarma arzusunu hatırlattı. Hepiniz bu mükemmelliği açığa çıkarabilirsiniz. Bugün başlayarak daima olmak istediğiniz kişi olmak için hiçbir zaman geç değildir. Bu yüzden Ferrarisini satan Bilge'nin bu 10. yıl baskısını aldığınız için teşekkürler. Umarım bu zamana kadar old olduğunuzdan daha çok parlamanız ve yaşamanızın en güzel olasılıklarında rol almanız için size ilham verir. Ayrıca umarım ki robinsharma.com'daki tıpkı sizin gibi hayatlarını, çevrelerini ve dünyayı olumlu bir şekilde etkilerken, iş ve özel yaşamında olağanüstü başarılar yaratmaya adayan insanlardan oluşan, Topluluğumuza katılırsınız. Başarı olağanüstüdür. Fakat anlam, değer daha önemlidir. Yaşamınız bir sanat eseri olsun. Ve sizi takip edenlerin kalbinde yerini alacak bir miras bırakın. Robin Sharma 1. Bölüm Uyanış Çağrısı Ağzına kadar dolu olan mahkeme salonunun tam ortasında yere yığıldı. Ülkenin en seçkin avukatlarından biriydi birçok çarpıcı hukuki zaferinin yanında, bakımlı vücuduna giydiği 3000 bin dolarlık İtalyan takım elbiseleriyle ve iyi tanınan bir adamdı. Orada öylece, az önce tanık olduğum şeyin çokuyla felç olmuş gibi kalmıştı. Büyük Julian Mantel bir kurbana indirgenmişti ve şimdi çaresiz bir çocuk gibi yerde kıvranıyor, sarsılıyor, titriyor ve deli gibi terliyordu. O andan itibaren, her şey ağır çekimde gerçekleşiyor gibiydi. Stajyeri, Tanrım, Julia'nın başı dertte diye heyecanla bağırarak olan bitene dikkatimizi çekmişti. Yargıç paniğe kapılmış görünüyordu ve derhal acil durumlar için kurulmuş olan telefonuna sarılarak bir şeyler mırıldandı. Bense kafası karışmış ve sersemlemiş bir şekilde öylece kal kalmıştım. Lütfen ölme yaşlı budala, aramızdan ayrılmak için daha çok erken. Böyle ölmeyi hak etmiyorsun. Az evvel yerinde sanki mumyalanmış gibi dikilen mübaşir aniden harekete geçti ve devrilmiş olan hukuk kahramanına kat masajı yapmaya başladı. Stajyeri yan tarafındaydı. Uzun sarı bukleleri Julia'nın kırp kırmızı yüzüne sarkmıştı ve ona kesinlikle duyamayacağı rahatlatıcı bir şeyler söylüyordu. Julia'nı 17 yıldır tanıyordum. Onunla ilk kez Hukuk öğrencisi olduğum dönemde ortaklarından biri tarafından yaz dönemi araştırma stajı için işe alındığımda tanışmıştık. O zaman da her şeye sahipti. Büyük düşleri olan zeki, yakışıklı ve korkusuz bir avukattı. Firmanın genç yıldızıydı, mucizelerin adamıydı. Bir gece geç saatlerde çalışırken muhteşem köşe ofisinin önünden geçtiğim sırada masif meşe masasının üzerinde gözüme çar çarpan... Çerçevelenmiş alıntıyı hala hatırlıyorum. Winston Churchill'e aitti ve sanki Julian'ı anlatıyor gibiydi. Bugün kaderimizin efendisi olduğumuza bize verilen görevin gücümüzü aşmadığına ve onun ızdırap ve zahmetlerinin gücümüzün ötesinde olmadığına eminim. Kendimize inandığımız ve kazanmak için yenilmez bir iradeye sahip olduğumuz sürece zafer bize uzak olmayacaktır. Julian bu sözleri hareketleriyle destekledi. Sert, kararlı ve kaderi olduğuna inandığı başarıya ulaşmak için günde 18 saat çalışmaya istekli biriydi. Büyük babasının çok önemli bir senatör, babasının da federal mahkemede saygı duyulan bir yargıç olduğu kulağıma gelmişti. Zengin bir aileden geldiği ve Armeni bürünmüş omuzlarında çok büyük beklentilerin yükü olduğu açıktı. Ama şunu itiraf etmeliyim ki, o kendiyle yarışıyordu. İşleri kendi tarzıyla halletmeye kararlıydı ve bunu gösteriye dönüştürmeyi seviyordu. Julia'nın şok edici mahkeme gösterileri sürekli gazetelerin ön sayfalarında yer alıyordu. Zenginler ve ünlüler saldırgan bir tarafı da olan üstün bir hukuk taktikçisine ihtiyaç duyduklarında üzerine üşüşüyorlardı. İş dışındaki yaşantısında da aynı şekilde iyi tanınıyordu gece geç saatlerde kentin en şık restoranlarına seksi genç modellerle yaptığı ziyaretler ya da yıkım ekibi olarak adlandırdığı gürültücü bir borsacılar grubuyla yaptığı pervasız içki alemleri firmada efsane haline gelmişti. O yaz o merak uyandırıcı cinayet davasında birlikte çalışmak için neden beni seçtiğini hala anlayabilmiş değilim. Onun da okuduğu Harvard Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştum. Ama kesinlikle firmadaki en parlak stajyer değildim ve soy ağacımda soylu biri de yok. Babam deniz kuvvetlerinde kısa bir süre görev yaptıktan sonra tüm yaşamını bir bankada güvenlik görevlisi olarak geçirdi. Anne annemse alelade bir şekilde Bronx'ta büyüdü. Fakat daha sonra Tüm cinayet davalarının anası olarak anılacak bu davada onun hukuki yardımcısı olma ayrıcalığını kazanmak üzere çok çok kulis yapan diğerleri, diğerleri yerine beni seçti. Açlığımdan hoşlandığını söylemişti. Tabii ki kazandık ve karısını vahşice öldürmekle suçlanan işletme yöneticisi müvekkilimiz artık özgürdü. Karmaşık vicdanının izin verdiği ölçüde. O yaz çok şey öğrenmiştim. Bunlar... Var olmadığı halde makul şüphenin nasıl ortaya çıkarılabileceği üzerine verilen derslerden öte bir şeydi. Her iyi avukat bunu yapabilirdi. Bu kazanma psikolojisi hakkında verilen bir dersti ve bir ustayı iş başında izlemek için ele her zaman geçmeyecek bir fırsattı. Bunları bir sünger gibi içime çekmiştim. Julia'nın tavsiyesi üzerine ortak olarak firmada kaldım ve aramızda çabucak kalıcı bir arkadaşlık gelişti. Onun birlikte çalışması en kolay avukat olmadığını söyleyebilirim. Onun altında çalışmak çoğunlukla hüsranı pratik etmek gibiydi ve bazı geceler geç saatlerde karşılıklı bağrışmalardan fazlasına neden oluyordu. Ya onun istediğini yapacaktım ya da çekip gidecektim. Bu adam asla yanılıyor olamazdı. Ancak huysuz dış görünüşünün altında kesinlikle insanları önemseyen birisi vardı. Ne kadar meşgul olursa olsun her zaman Jenny'nin hukuk fakültesine başlamadan önce evlenmemize rağmen hala gelinim dediği kadının hatırını sorardı. Sonraki yaz Julian asistanından maddi sıkıntı içinde olduğumu öğrenin öğrendiğinde cömert bir burs almamı sağlamıştı. Şüphesiz en iyilerle rekabet edebilirdi ve mücadele etmeyi kesinlikle seviyordu ama arkadaşlarını asla ihmal etmezdi. Asıl sorun Julian'ın İşe takıntılı olmasıydı. İlk birkaç yıl uzun çalışma saatlerini, bunu firmanın iyiliği için yapıyorum diyerek ve bir ay ara verip Cayman adalarına gitmeyi planladığını söyleyerek gerekçelendiriyordu. Gelecek kış mutlaka, ancak zaman geçtikçe, Julian'ın mükemmelliğinin ünü yayıldı ve iş yükü de artmaya devam etti. Davalar giderek daha büyük ve daha iyi oldu ve Julian asla mücadeleden kaçacak biri olmadığı için kendini, daha da çok zorlamaya devam etti. Huzurlu olduğu nadir dakikalarında bir dosya üzerinde çalışmadığı için kendisinin suçlu hissetmesi yüzünden birkaç saatten fazla uyuyamadığını itiraf etmişti. Kısa süre içinde daha fazla itibara, daha fazla üne ve daha fazla paraya duyduğu açlığın onu tükettiğini açıkça fark etmiştim. Beklendiği gibi Julian inanılmaz derecede başarılı oldu. Çoğu kimsenin Sadece düşleyebileceği her şeyi elde etti. Yıldızlaşan mesleki şöhretle, yedi basamaklı bir gelir, ünlülerin tercih ettiği bir semtte olağanüstü bir malikane, özel bir jet, tropikal bir adada yazlık bir ev ve sahip olduğu en değerli şey, garaj yolunun ortasına park ettiği parlak kırmızı bir Ferrari. Ancak her şey yüzeyde göründüğü kadar sessiz ve sakin değildi. Yaklaşmakta olan felaketi seziyordum. Sebebi sezgilerimin firmadaki herkesten daha kuvvetli olması değildi. Sadece onunla en çok vakit geçiren kişi bendim. Sürekli bir aradaydık. Çünkü sürekli çalışıyorduk. İşler asla yavaşlayacak gibi görünmüyordu. Ufukta her zaman öncekinden daha büyük, bomba gibi bir dava vardı. Hiçbir hazırlık Julian için yeterli değildi. Tanrı aşkına, yargıç şu soruyu ya da bu soruyu sorarsa ne olurdu? Araştırmamız mükemmelin altında olsa ne olurdu? Ya ağzına kadar dolu bir mahkeme salonunun ortasında bir sürprizle karşılaşıp, bir çift otomobil farının ışığına yakalanan bir geyik gibi bakılırsa? Bu yüzden kendimizi sınıra kadar zorluyorduk ve ben de onun küçük, iş merkezi dünyasının içine çekilmiştim. Aklı başında insanlar evlerinde aileleriyle vakit geçirirken, biz saatin iki kölesi, Çelik ve camdan bir anı, an, anıtın 64. katında dünyayı elimizde tuttuğumuzu düşünerek başarının aldatıcı bir uyarlamasıyla körleşmiş halde canımızı dişimize takmış çalışıyorduk. Julian'la daha çok zaman geçirdikçe onun kendini daha derine gömmeye çalıştığını görebiliyordum. Bir tür ölüm arzusu varmış gibiydi. Hiçbir şey onu tatmin etmiyordu. Sonunda evliliği yıkıldı. Artık babasıyla konuşmuyordu. Herhangi birinin isteyebileceği her, tür, her türlü mal varlığına sahip olduğu halde aradığı şey her neyse onu hala bulamamıştı. Bu durum duygusal, fiziksel ve ruhsal açıdan kendini gösteriyordu. 53 yaşına geldiğinde 70'lerinin sonlarında gibi görünüyordu. Genelde yaşama önüme çıkan herkesi ezer geçerim prensibiyle yaklaşması ve özelde dengesiz yaşam tarzının getirdiği muazzam stres nedeniyle, Yüzü kırışıklık içindeydi. Pahalı Fransız restoranlarında geç saatlerde yenen akşam yemekleri, kalın kübo proları ve ardı ardına içtiği konyak onu utanç verici şekilde şişmanlatmıştı. Kendini sürekli hasta ve yorgun hissediyordu ve bundan çok şikayetçiydi. Espri anlayışını yitirmişti ve artık gülmüyordu. Julia'nın bir zamanlar sahip olduğu coşkulu ruh hali ölümcül bir kasvet havasına bürünmüştü. Şahsen onun tüm yaşam amacını yitirdiğini düşünüyordum. Belki de en üzücü olan şey mahkeme salonunda da odaklanamamasıydı. Bir zamanlar yaptığı güzel, etkili ve nefes kesen kapanış konuşmalarıyla orada bulunan herkesin gözünü kamaştırırken, şimdi saatlerce konudan konuya atlıyor, mahkemenin gözünde davayla çok az ilişkili olan ya da hiç olmayan anlaşılmaz durumlardan bahsediyordu. Bir zamanlar karşı tarafın avukatının itirazlarına incelikle yanıt verirken artık sergilediği alaycı tavırla bir zamanlar onun bir hukuk dahisi olduğunu düşünen yargıcın bile sabrını sınıyordu. Çünkü Julia'nın yaşam ışığı sönmeye başlamıştı. Sorun yalnızca onu mezara erken götürecek olan, kendini zorlayarak koşturduğu yaşamı değildi. Sorunun daha derinlerde olduğunu hissediyordum. Bu manevi bir şey gibi görünüyordu. Neredeyse her gün yapıyor olduğu şey için hiç tutku duymadığını ve kendini boşlukta hissettiğini söylüyordu. Her ne kadar ailesinin sosyal konumu nedeniyle zorla seçmiş olsa da Julian daha genç bir avukatken hukuku gerçekten sevdiğini söylemişti. Hukukun karmaşaları ve zihinsel meydan okumaları onu büyülemiş ve ona enerji vermişti. Hukukun sosyal değişimi etkileme gücü ona esin kaynağı olmuş ve onu büdülemişti. O zamanlar sadece koneti kıtlı zengin bir çocuk değildi. Kendini gerçekten bir iyilik gücü başkalarına yardım etmek için becerilerini kullanan bir sosyal iyileştirme aracı olarak görüyordu. Bu hayali yaşamına anlam katmıştı. Ona bir amaç vermiş ve umutlarını alevlendirmişti. Julia'nın çöküşünde mesleğiyle olan solmuş bağlantısından fazlası vardı. Ben firmaya katılmadan önce büyük bir trajedi yaş yaşamıştı. Ortaklarından birine göre Julia'nın başına kimseye bahsedilmeyecek bir şey gelmişti. Fakat kimseden daha fazlasını duymadım. Ritz Carlton'ın barında devasa ofisinden çok daha fazla zaman geçiren düşük çeneli yaşlı Harding bile bunu bir sır olarak saklayacağına yemin ettiğini söylemişti. Bu derin ve karanlık sır her neyse Julia'nın içine düştüğü girdakta payı olduğunu düşünüyordum. Kesinlikle merak etmiştim ama en çok da ona yardım etmek istiyordum. O sadece akıl hocam değildi. En iyi arkadaşımdı. Ve sonra olan oldu. Ağır bir kalp krizi. Dahi Julian Mantle'ı bir pazartesi sabahı, daha önce tüm cinayet davalarının anasını kazandığımız yedi numaralı mahkeme salonunun tam ortasında yere serdi ve onu ölümle yüz yüze getirdi. İkinci bölüm Esrarengiz Ziyaretçi Tüm firma çalışanlarının katıldığı acil bir firma toplantısındaydık. Hepimiz ana solana sıkıştığımız için ciddi bir sorun olduğunu anlayabiliyordum. Toplanan kalabalığa ilk konuşan yaşlı Harding oldu. Korkarım çok kötü haberlerim var. Julian Mantle dün Atlantik Havayolları davasıyla ilgili konuşması sırasında mahkeme salonunda ciddi bir kalp krizi geçirdi. Şimdi yoğun bakım servisinde. Ama doktorları durumunun kontrol altına alındığını ve iyileşeceğini söylediler. Ancak Julian hepinizin bilmesi, bilmesi gerektiğini düşündüğüm bir karar verdi. Ailemizden ayrılmaya karar vererek avukatlığı bıraktı. Firmaya dönmeyecek. Şok geçirmiştim. Payına yeterli miktarda sorun düştüğünü biliyordum. Ama bırakacağını asla düşünmemiştim. Ayrıca beraber yaşadığımız onca şeyden sonra, bunu ondan kişisel olarak duyma nezaketini hak ettiğimi düşünüyordum. Onu hastanede görmeme bile izin vermemişti. Her uğradığımda hemşireye uyuduğu için rahatsız edilmemesi talimatını vermiş oluyordu. Telefonlarıma yanıt vermeyi bile reddetti. Belki ona unutmak istediği yaşamını hatırlatıyordum. Kim bilir. Ancak size bir tek şey söylemeliyim. Kırılmıştım. Tüm bunlar üç sene önce olmuştu. En son Julia'nın bir tür keşif gezisi için Hindistan'a gittiğini duydum. Ortaklardan birisine yaşamını sadeleştirmek istediğini, bazı cevaplar aradığını ve onları bu mistik ülkede bulmayı umduğunu söylemişti. Malikanesini, uçağını ve özel adasını sattı. Hatta Ferraris'ini bile. Hintli bir yogi olarak Julian Mental düşündüm. Adalet gerçekten garip çalışıyor. Bu üç yıl içinde çok çalışan genç bir avukattan, bıkkın, biraz kötümser ve daha yaşlı bir avukata dönüşmüştüm. Eşim Jenny ile bir ailemiz vardı. Sonunda kendi anlam arayışıma başladım. Sanırım sebebi çocuğumuzun olmasıydı. Bu dünyayı ve benim onun içindeki rolümü görme biçimimi kökten değiştirmişti. Bunu babam, John ölüm döşeğindeyken ofisinde biraz daha fazla zaman geçirmiş olmayı asla dilemeyeceksin dediğinde çok iyi şekilde ifade etmişti. Ben de evde daha fazla vakit geçirmeye başladım. Biraz sıradan olsa da oldukça keyifli bir varoluş biçimini belimsedim. Rotary kulübüne katıldım. Ortaklarımı ve müşterilerimi memnun etmek için cumartesi günleri golf oynamaya başladım. Ancak size şunu söylemeliyim ki, kendimle baş başa kaldığım zamanlarda sıkça Julia'nı düşünüyor, beklenmedik şekilde birbirimizden koptuktan sonra başına neler geldiğini merak ediyordum. Belki de çok farklı bir ülke olan ve Julia'nınki kadar huzursuz bir ruhun bile evi kabul edebileceği Hindistan'a yerleşmişti. Ya da belki Nepal'de seyahat ediyor, caymanlar da su altına dalıyordu. Kesin olan bir şey vardı, mesleğine geri dönmemişti. Hukuktan, kendi kendini sürgün ettikten sonra hiç kimse ondan bir kart bile almamıştı. Yaklaşık iki ay önce kapımın çalınmasıyla birlikte bazı sorularımın ilk yanıtları da içeri girdi. Yorucu bir günde zeki asistanım Cenevi Kapıdan küçük fakat şık döşenmiş ofisime başını uzattığında son muvekkilimle görüşmemi yeni tamamlamıştım. Burada seni görmek isteyen biri var John. Acil olduğunu ve seninle konuşmadan gitmeyeceğini söylüyor. Çıkmak üzereyim Cenevim diye cevap verdim sabırsızlıkla. Hamilton dosyasını bitirmeden önce bir şeyler atıştıracağım. Şu an kimseyi görecek vaktim yok. Ona herkes gibi randevu almasını söyle ve sana daha fazla sorun çıkarırsa güvenliği ara. Ama seni gerçekten görmesi gerektiğini söylüyor. Hayırı yanıt olarak kabul etmiyormuş. Bir an güvenliği kendim çağırmayı düşündüm. Fakat gerçekten muhtaç durumdaki biri olabileceğini düşünerek daha makul bir tavır takındım. Tamam onu içeri gönder diyerek geri adım attım. Ofisimin kapısı yavaşça açıldı. Kapı ardına dayandığında otuzlu yaşlarının ortalarında gülümseyen bir adam göründü. Uzun boylu, ince ve kaslıydı. Canlılık ve huzur yayıyordu. Bana hukuk fakültesinde birlikte okuduğum o mükemmel çocukları hatırlattı. Mükemmel ailelerden gelen, mükemmel evleri, arabaları, mükemmel ciltleri olan. Fakat ziyaretçimde genç ve iyi görünüşünden fazlası vardı. Altta yatan huzuru ona neredeyse ilahi bir hava katıyordu. Ve gözleri. Delici mavi gözleri ilk tıraşı konusunda kaygılı bir gencin, Taze ve esnek cildine değen bir jilet gibi beni bölüp geçiyordu. İşimi elimden almaya niyetli bir başka hızlı avukat daha. Ulu tanrım, neden öylece orada durmuş bana bakıyor? Umarım geçen hafta kazandığım büyük boşanma davasında temsil ettiğim kadının eşi değildir. Belki güvenliği çağırmak o kadar da aptalca bir fikir değildi diye düşündüm kendi kendime. Genç adam sevdiği bir öğrencisini izleyen bu da gibi gülümseyerek bana bakmaya devam etti. Dayanılmaz sessizlik içinde geçen uzun bir aradan sonra şaşırtıcı derecede etkileyici bir ses tonuyla konuştu. ''Tüm konuklarına böyle mi davranırsın Can, sana mahkemede başarılı olma ilmi hakkında bildiğim her şeyi öğreten kişiye bile meslek sırlarımı kendime saklamalıydım.'' dedi. Kalın dudaklarında beliren kocaman bir gülümsemeyle. ''Julian bu sen misin? İnanamıyorum. Gerçekten sen misin?'' Ziyaretçimin yüksek sesli kahkahası kuşkularımı doğruladı. Önümde duran genç adam uzun süredir kayıp olan Hintli yogi Julian Mantle'dan başkası değildi. İnanılmaz değişimi karşısında şaşkına dönmüştüm. Eski me meslektaşımın hayaleti andıran görünüşü, hastalıklı öksürüğü ve cansız gözleri artık yoktu. Tescilli markası haline gelen yaşlı görünüşü ve hastalıklı hali kaybolmuştu. Aksine karşımda duran adam son derece sağlıklı görünüyordu. Kırışıksız cildi ışıltılar saçarak parlıyordu. Parlak gözleri olağanüstü bir canlılığa açılan bir pencere gibiydi. Belki daha da hayret verici olan, Julian'dan yayılan huzurdu. Oturmuş onu öylece izlerken kendimi tamamen rahat hissettim. Artık önde gelen bir hukuk firmasının A tipi, kıdemli ortağı olan sinirli adam değildi. Aksine karşımda değişimin genç, yaşam dolu ve gülümseyen bir insan modeli duruyordu. Üçüncü Bölüm Julian Mantel'in Mucizevi Dönüşümü İyileşmiş ve yenilen, yenilenmiş Julian Mantel karşısında hayrete düşmüştüm. Sadece birkaç yıl önce yorgun ve yaşlı bir adam gibi görünen biri, şimdi nasıl olur da böyle canlı ve yaşam dolu olabilir diye sordum içimden inanamayarak. Gençlik çeşmesinden büyülü bir iksir mi içti? Bu olağanüstü dönüşümün nedeni ne olabilir? İlk konuşan Julian oldu. Bana aşırı rekabetçi Hukuk dünyasının yalnızca fiziksel ya da duygusal açıdan değil, manevi açıdan da çöküşüne neden olduğunu anlattı. Hızlı yaşantı ve bitmeyen istekler onu yıpratmış ve hızla tüketmişti. Vücudunun çökmüş, aklının pırıltısını yitirmiş olduğunu itiraf etti. Geçirdiği kalp krizi daha derinde yatan sorunun yalnızca bir belirtisiydi. Bu birinci sınıf avukatın üzerindeki sürekli baskı ve tüketici çalışma temposu, en önemli ve belki de en insani varlığını yitirmesine de yol açmıştı, ruhunu. Doktoru, ya hukuktan ya da yaşamından vazgeçmesi konusunda kesin bir uyarıda bulunduğunda, gençliğinde sahip olduğu ve hukuk daha az keyifli hale gelip daha çok işe dönüştükçe sönmüş olan yaşam ateşini tekrar canlandırmak için altın bir fırsat gördüğünü söyledi. Julian, tüm mal varlığını nasıl sattığını ve Hindistan'a, antik kültürü, ve mistik gelenekleriyle onu daima büyülemiş olan bu ülkeye gidişini anlattıkça heyecanı belirgin bir şekilde artıyordu. Küçük bir köyden başka bir küçük köye bazen yürüyerek bazen trenle yolculuk ederken yeni gelenekleri öğrenmiş, zamanın akışını durduran güzelliklere tanık olmuş, Hindistan'ın sıcaklık ve şefkat yayan insanların yaşamın gerçek anlamına dair tazeleyici bakış açısına giderek artan bir sevgi beslemişti. Bu insanlar çok az şeye sahip oldukları halde batıdan gelen bu yorgun misafire evlerini ve kalplerini açmışlardı. Bu büyüleyici ortamda günler haftaları kovaladıkça Julian yavaş yavaş kendisini belki de çocukluğundan beri ilk kez yeniden canlı ve toparlanmış hissetmeye başlamıştı. Doğal merakı ve yaratıcı zekası heves ve yaşam enerjisiyle birlikte geri dönmüştü ve tekrar gülmeye başlamıştı. Bu egzotik ülkede geçirdiği her an çok keyifli olsa da Julian bana bunun çok çalışmaktan yorulmuş bir zihni dinlendirmek için yapılan basit bir tatilden ibaret olmadığını anlattı. Bu uzak ülkede geçirdiği zamanı benliğinin kişisel yolculuğu olarak tanımlıyordu. Çok geç olmadan gerçekten kim olduğu ve yaşamın nelerden ibaret olduğunu bulmak konusunda kararlıydı. Bunun için ilk yapması gereken şey bu kültürün daha değerli, daha tatmin edici, ve aydınlanmış bir yaşam üzerine olan antik bilgelik birikimleriyle bağlantıya geçmekti. Anlattıklarım kulağa çok tuhafken gelsin istemem can ama içimden bir emir aldım. Bir ses bana kaybettiğim kıvılcımı yeniden ateşlemek için manevi bir yolculuğa başlamamı söylüyordu dedi Julian. Bu benim için olağanüstü bir özgürleşme dönemiydi. Araştırdıkça yüzyıldan uzun yaşayan ve ilerleyen yaşlarına karşın gençlik dolu, enerjik ve canlı bir yaşam sürdüren Hint bilgeleri hakkında daha fazla şey duyuyordu. Yolculuklar yaptıkça zihin kontrolü ve manevi uyanış sanatında ustalaşmış, yaşlanmayan yogiler hakkında daha çok şey öğreniyordu. Gördükleri çoğaldıkça insan doğasının bu mucizelerinin ardındaki dinamikleri daha iyi anlamaya ve felsefesini kendi yaşamına uygulamayı umuyordu. Yolculuğunun ilk aşamalarında Julian, tanınmış ve çok saygı duyulan birçok öğretmenle tanışmıştı. Her birinin ona yürekten kucak açtıklarını, varlıklarını çevreleyen yüce konularda derin düşüncelerini ve sessizlik içinde geçirdikleri yaşamları boyunca edindikleri bilgi hazinelerini kendisiyle paylaştıklarını anlattı. Julian, Hindistan'ın mistik doğa güzellikleri üzerine yayılmış, asırların bilgeliğinin asil bekçileri olarak yükselen tarihi tapınakların güzelliklerinden de bahsetti. Çevresini saran kutsallıktan ne kadar etkilendiğini itiraf etti. Bu yaşamımın büyülü bir dönemiydi can. Sonunda Rolex'ine kadar her şeyini satmış ve geri kalan her şeyi doğunun sonsuz geleneklerine doğru atıldığı macerada sürekli yanında bulundurduğu büyükçe bir sırt çantasına yerleştirmiş, yorgun ve yaşlı bir avukattım. Ayrılmak zor muydu diye sordum merakımı yenemeyerek. Aslında yaşamım boyunca yaptığım en kolay şeydi. Çalışmaya ve tüm dünyevi işlere elveda demek bana gayet doğal göründü. Albert Camus, geleceğe yönelik gerçek cömertlik şu an mevcut olan her şeyden vazgeçmeyi içerir der. Eh, benim yaptığım da tam olarak buydu. Değişmem gerektiğini biliyordum. Bu yüzden kalbimi dinlemeye ve bunu çok etkili bir biçimde yapmaya karar verdim. Geçmişimin yüklerini geride bıraktığımda yaşamım daha kolay ve anlamlı hale geldi. Yaşamın büyük zevklerini kovalamak için bu kadar çok zaman harcamayı bıraktığım anda ay ışığında gökte dans eden yıldızları izlemek veya güzel bir yaz sabahı güneş ışınlarıyla yıkanmak gibi küçük hazlardan mutluluk duymaya başladım. Üstelik Hindistan zihinsel açıdan o kadar uyarıcı bir yer ki geride bıraktıklarım nadiren aklıma geldi. Bu egzotik kültürün bilge ve alimleriyle ilk karşılaşmalar ilginç olsa da Julia'nın açlık duyduğu bilgiyi ona vermemişti. Yaşam kalitesini değiştireceğini umarak aradığı bilgelik ve pratik teknikler yolculuğunun bu ilk günlerinde ondan kaçmaya devam etmişti. Ve bu durum Julia'nın Hindistan'daki 7. ayında yaşadığı ilk gerçek kırılmasına kadar devam etmişti. Himalayaların eteklerinde uyur gibi duran antik ve gizemli kent Kaşmir'deyken Yogi Krishnan adlı biriyle karşılaşma şansını yakalamıştı. Saçları tamamen tıraştı bu ufak tefek adam da önceki yaşamında bir avukattı ve ona sıkça dişlerini göstererek gülüyordu. O da modern yeni delhinin karakteristik hızlı yaşam tarzından bıkarak maddi servetinden vazgeçmiş ve daha sade bir dünyaya çekilmişti. Köy tapanağında hademelik yapan Krişnan daha geniş bir yaşam şeması içerisinde kendini tanımaya ve varoluş amacını bulmaya geldiğini söylemişti. Yaşamımı büyük bir havalı matkap gibi çalışarak geçirmekten yorulmuştum. Görevimin başkalarına yardım etmek ve bir şekilde bu dünyayı daha iyi bir yer yapmaya katkıda bulunmak olduğunu kavradım. Şimdi vermek için yaşıyorum demişti Juliana. Günlerimi ve gecelerimi bu tapınakta geçiriyor, sade fakat doygunluk veren bir yaşam sürüyorum. Öğrendiklerimi buraya dua etmeye gelen herkesle paylaşıyorum. Muhtaç olanlara hizmet ediyorum. Ben bir rahip değilim. Sadece kendi ruhunu bulmuş biriyim. Julian bir avukatken yogaya dönüşen bu adama kendi öyküsünü anlatmıştı. Ün ve ayrıcalıktan oluşan önceki yaşamından, servet açlığı ve çalışma saplantısından bahsetmişti. Yaşamının parlak ışığı, dengesiz yaşam tarzının rüzgarıyla sönmeye başladığında, yaşadığı iç karışıklığı ve ruhsal krizi büyük bir samimi samimiyetle ortaya sermişti. Ben de bu yoldan geçtim dostum. Senin hissettiğin acıyı ben de hissettim. Ancak her şeyin bir nedeni olduğunu öğrendim demişti Yogi Krishnan, sempatiyle. Her olayın bir amacı ve her yenilgiden alınacak bir ders vardır. Başarısızlığın kişisel mesleki hatta manevi anlamda da olsa kişisel gelişimin temeli olduğunu kavradım. Bu sana içsel büyüme ve ruhsal kazanımlar sağlar. Geçmişinden asla pişmanlık duyma. Bunun yerine ona bir öğretmenmiş gibi sarıl. Julian bu sözleri dinledikten sonra büyük bir sevinç duyduğunu söyledi. Belki de aradığı akıl hocasını Yogi Krishnan'da bulmuştu. Kendisine daha dengeli, büyülü ve memnun edici bir yaşam yaratmanın sırlarını öğretmesi için kendi manevi yolculuğunda daha iyi bir yaşamın yolunu bulmuş, eskiden başarılı bir avukat olan birisinden daha iyisi olabilir miydi? Yardımına ihtiyacım var Krishnan. daha verimli ve dolu bir yaşam sürmeyi öğrenmem gerek. Sana bu yolda yardım etmek bana onur verir, dedi Yogi. Ancak sana bir öneride bulunabilir miyim? Elbette. Bu küçük köydeki bu tapınağın bakımı için çalıştığım süre boyunca, Himalayalarda yaşayan gizemli bir grup bilgiye ilişkin söylentiler duydum. Efsaneye göre, insanın yaşam kalitesini büyük ölçüde iyileştiren bir çeşit sistem keşfetmişler. Üstelik bunun yalnızca fiziksel anlamda değil, zihin, vücut ve ruhun potansiyelini serbest bırakmaya yönelik kutsal ve... Ebedi bir prensipler ve teknikler bütün olduğu söyleniyor. Julian çok etkilenmişti. Bu mükemmel görünüyordu. Bu bilgeler tam olarak nerede yaşıyor? Kimse bilmiyor ve itiraf etmeliyim ki ben aramaya başlamak için fazla yaşlıyım. Ancak sana söylemem gereken bir şey var. Onları bulmayı pek çok kişi denedi ve çoğu başarısız oldu. Hem de trajik sonuçlarla. Himalayaların yüksek kesimleri akla gelmeyecek kadar tehlikelidir. En iyi dağcılar bile Doğal engeller karşısında çaresiz kalır. Ama aradığın mükemmel sağlık, kalıcı mutluluk ve ruhsal tatminin altın anahtarlarıysa ulaşmak istediğin bu bilgeliğe sahip olan ben değilim. Onlar. Julian vazgeçen biri değildi. Yogi Krishnanı biraz daha sıkıştırdı. Onların nerede yaşadıkları konusunda hiçbir fikrim olmadığına emin misin? Sana tüm söyleyeceğim köyün yerlileri arasında Sivana'nın büyük bilgeleri olarak bilindikleri. Onların mitolojisinde Sivana aydınlanma vahası anlamına gelir. Bu bilgeler yapıları ve etkileri açısından kutsal kabul edilirler. Onları nerede bulabileceğini bilseydim sana söylemeyi görev bilirdim. Ancak inanki bilmiyorum. Aslında kimse bilmiyor. Ertesi sabah Hindistan güneşinin ilk ışıkları renkli ufukta dans etmeye başladığında Julian kayıp Sivana topraklarına yapacağı yolculuk için hazırlanmıştı. İlkin dağlara tırmanmasına yardım etmesi için bir şerpa rehber tutmayı düşündü. Ancak tuhaf bir biçimde içgüdüleri ona bunu bunun tek başına yapılması gereken bir yolculuk olduğunu söylüyordu. Böylelikle belki de yaşamında ilk kez aklının zincirlerinden kurtuldu ve sezgilerine güvendi. Güvende olacağını hissetti. Bir şekilde aradığını bulacağını biliyordu. Görevine duyduğu coşkuyla tırmanmaya başladı. İlk birkaç gün kolaydı. Kimi zaman patikalarda yürürken belki yontmak için ağaç parçası arayan ya da bu gerçek üstü yerin cennete ulaşacak gibi görünen zirvesine tırmanmaya cesaret eden herkese sunduğu mabedi arayan aşağıdaki köyün neşeli sakinlerinden birine rastlıyordu. Diğer zamanlarda yalnız yürüyor bu süreyi sessizce yaşamında nereye geldiğini ve şimdi nereye gitmekte olduğunu düşünerek geçiriyordu. Aşağıdaki köyün doğal ihtişamı bu fevkalade tuvalinde küçük bir benek haline gelmesi uzun zaman almadı. Himalayaların tepelerini kaplayan kar krallığı kalbinin daha hızlı çarpmasına ve nefesinin uzun süre kesilmesine neden oldu. Çevresindeki doğayla bir olduğunu hissetti. Ona karşı iki arkadaşın birbirlerinin en içten düşüncelerini dinleyip şakalarına gülerek geçirdikleri yıllardan sonra hissedebilecekleri türden bir yakınlık hissetti. Temiz dağ havası zihnini açtı ve ruhuna enerji verdi. Dünyayı birçok kez dolaşmış olan Julian her şeyi gördüğünü düşünmüştü ama böyle bir güzelliği daha önce hiç görmemişti. O büyülü anda içine çektiği bu güzellikler doğanın senfonisine mükemmel bir övgüydü. Kendini bir anda sevinçli, neşeli ve tasasız hissetti. İşte burada aşağıdaki köyün sırtlarında Julian sıradanlığın kozasından yavaşça sıyrıldı ve olağanüstülüğün topraklarını keşfe başladı. Orada yukarıdayken aklımdan geçenleri hala hatırlıyorum dedi Julian. Yaşamın nihayetinde, yaşamın nihayetinde seçimlerden ibaret olduğunu düşünüyordum. Kişinin kaderi yaptığı seçimlerle kendini ortaya koyuyordu ve ben yaptığım seçimin doğru olduğunu hissediyordum. Yaşamımın bir daha asla aynı olmayacağını ve harika belki de mucizevi şeyler yaşayacağımı biliyordum. Bu olağanüstü bir uyanıştı. Julian bana Himalayaların nadiren ayak basılan kesimlerine tırmandıkça bir gerilim hissetmeye başladığını anlattı. Ama bu olumlu bir heyecandı. Sanki yıl sonu balosundaymışım ya da heyecanlı bir davadan önce mahkeme salonunun basamaklarında medya tarafından izleniyormuşum gibi. Bir rehber ya da haritadan yararlanmasam da yolum açık ve kesindi. Az kullanılan bir patika beni yükseklere bu dağların en ücra yamaçlarına doğru götürüyordu. Beni yavaşça hedefime yönlendiren bir çeşit iç pusulaya sahip gibiydim. İstesem de tırmanmayı bırakabileceğimi sanmıyordum. Julian heyecanlanmıştı. Sözcükler ağzından yağmurdan sonra dağdan akan coşkun bir dere gibi dökülüyordu. Onu Sivana'ya götürmesi için dua ettiği rotada iki gün sonra yürüyen Julian'ın düşünceleri önceki yaşamı üzerine dönmüştü. Önceki dünyasını şekillendiren baskı ve gerginlikten tamamen kurtulduğunu hissetse de Bundan sonraki günlerini avukatlık mesleğinin Harvard Hukuk Fakültesinden beri sunduğu entelektüel mücadele olmaksızın geçirip geçiremeyeceğini gerçekten merak ediyordu. Ardından düşünceleri şehir merkezinde parıldayan bir gök gökdelende bulunan meşe kaplı ofisine ve çok düşük fiyata sattığı yazlık evine döndü. En göz alıcı semtlerdeki en iyi restoranlara birlikte sıkça gittiği eski arkadaşlarını düşündü. Değerli Ferrarisini de düşündü ve motorunu çalıştırınca otomobili yırtıcı bir kükremeyle canlandığında kalbinin nasıl heyecanla dolduğunu. Bu gizemli yerin derinliklerine doğru ilerledikçe geçmiş üzerine düşünceleri içinde bulunduğu anın hayret verici mucizeleriyle dağılıyordu. O, doğanın sunduğu mucizeleri içine sindirirken şaşırtıcı bir şey oldu. Göz ucuyla patikanın biraz ilerisinde, Tuhaf şekilde uzun, dalgalanan kırmızı bir cübbesi ve lacivert bir başlığı olan bir başka yolcunun durduğunu fark etti. Julian'ın ulaşması yedi tehlikeli gün süren bu ıssız yerde başka birini gördüğüne çok şaşırmıştı. Herhangi bir uygarlıktan kilometrelerce uzakta olduğu ve nihai hedefi olan Sivanan'ın nasıl bulunacağını bilmediği için kendi gibi seyahat ettiğini düşündüğü bu yolcuya seslendi. Yolcu yanıt vermedi ve yürümekte olduğu yola daha hızlı devam etti. Hatta arkasını dönüp onu duyduğunu gösterme nezaketini bile göstermedi. Gizemli yolcu az sonra koşmaya başlamıştı. Kırmızı cübbesi, rüzgarlı bir sonbahar günü bir çamaşır ipinde sallanan ince pamuklu örtüler gibi arkasında zarifçe dans ediyordu. Julian, ''Lütfen dostum, Sivanayı bulmak için yardımına ihtiyacım var.'' diye seslendi. Yedi gündür az miktarda su ve yiyecekle yolculuk ediyorum. Sanırım kayboldum. Yolcu aniden durdu. Tamamen sessiz ve hareketsiz halde beklerken Julian ona temkinli bir şekilde yaklaştı. Başını oynatmıyordu, elleri hareket etmiyordu ve ayakları yerinde duruyordu. Julian başlığın altındaki yüzü göremiyordu. Fakat yolcunun elinde tuttuğu sepetin içindekilere baka kaldı. Bunlar Julian'ın ömrü boyunca gördüğü en zarif ve en güzel çiçeklerdi. Julian yaklaştıkça yolcu elindeki sepeti sanki hem o güzel şeylere duyduğu sevgiyi hem de bu bölgede ancak çöldeki bir şebnem çiçeği kadar ender rastlanabilecek uzun boylu bir batılıya karşı duyduğu güvensizliği göstermek istermiş gibi daha sıkı kavradı. Julian yolcuyu büyük bir merakla süzdü. Bir an parlayan güneş başlığın altında bir erken yüzü olduğunu ortaya çıkardı. Fakat Julian böyle birini daha önce hiç görmemişti. En azından aynı yaşlarda olmalarına rağmen bu adamın Julian'ı hipnotize Julian edici, sanki sonsuza kadar durup bakmasına yol açacak çarpıcı bir çehresi vardı. Gözleri kendilerin kedilerinkine benziyordu ve o kadar derin bakıyordu ki Julian bakışlarını kaçırmak zorunda kaldı. Esmer ve parlak cildi esnek ve düzgündü. Güçlü, kuvvetli görünüyordu. Adamın elleri onun genç olmadığı gerçeğini açığa vurmasına rağmen öylesine bir gençlik ve canlılık saçıyordu ki Julian gördükleri karşısında bir sihirbazın gösterisini ilk kez izleyen bir çocuk gibi büyülenmişti. Bu Sivana'nın büyük bilgelerinden biri olmalı diye düşündü kendi kendine. Keşfinden duyduğu heyecana engel olamıyordu. Adım Julian Mantle. Buraya Sivana bilge, bilgelerinden ders almak için geldim. Onları nerede bulabileceğimi biliyor musunuz diye sordu. Adam batıdan gelen bu yorgun ziyaretçiye düşünceler içinde baktı. Dinginliği ve huzuru aydınlanmış ve gerçek bir melek gibi görünmesine neden oluyordu. Adam yavaşça neredeyse fısıldayarak konuştu. Bilgeleri araman bir dostum? Kendisini daha önce atlatan gizemli bilgelerden birini bulduğuna gerçekten inanan Julian ona kalbini açtı ve bu, yol, bu yolcuya kendi yolculuğunu anlattı önceki yaşamından ve atlattığı ruhsal bunalımdan, sağlık ve enerjisini mesleğinde kazandığı geçici başarılar uğruna nasıl feda ettiğinden söz etti. Manevi ilerlerini kabarık bir banka hesabına nasıl değiştiğini ve hızlı yaşa genç öl yaşam biçiminin verdiği aldatıcı zevkleri anlattı. Gizemli Hindistan'daki seyahatlerinden ve yine iç denge ve kalıcı huzur bulma umuduyla eski yaşamına veda eden, Yeni denhili eski avukat Yogi Krişnan'la nasıl tanıştığından bahsetti. Yolcu sessiz ve hareketsiz kalmayı sürdürüyordu. Julian aydınlanmış yaşamın kadim ilkelerini öğrenmek için yanıp tutuştuğunu, neredeyse saplantılı bir arzu duyduğunu söylediğinde tekrar konuştu. Adam bir elini onun omzuna koyarak hafifçe, eğer gerçekten daha iyi bir yolun bilgeliğine, bilgeliğine ulaşmayı kalpten istiyorsan sana yardım etmek görevimdir. ''Aslında ben gerçekten de bulmak için bu kadar uzağa geldiğin o bilgelerden biriyim. Tebrikler. Kararlılığına hayran kaldım. Gerçekten iyi bir avukat olmalısın.'' dedi. Sonra ne yapacağını düşünerek kararsızlıkla bir an durak, duraklayıp ''İstersen konuğum olarak benimle tapınağımıza gelebilirsin.'' diyerek devam etti. ''Bu dağların gizli bir bölgesinde ve varmamız saatlerce sürecek.'' Orada kardeşlerim seni sevgiliyle, sevgiyle karşılayacaktır. Atalarımızın yüzlerce yıllık mirası olan ilkeleri ve stratejileri sana öğretmek için hep birlikte çalışacağız. Seni özel dünyamıza götürmeden ve yaşamını daha fazla mutluluk, güç ve amaçla dolduracak bilgi birikimimizi paylaşmadan önce senden bir söz almalıyım dedi Bilgi. Bu ebedi gerçekleri öğrendiğinde, Batıdaki yurduna dönmeli ve sana sunulan bilgeliği ihtiyacı olan herkesle paylaşmalısın. Bu büyülü dağlarda inzivada olsak da dünyanızın içinde bulunduğu kargaşadan haberdarız. İyi insanlar yollarını kaybediyor. Hak ettikleri umudu onlara vermelisin. Daha önemlisi düşlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak araçları onlara sunmalısın. Tam olarak yapmanı istediğim şey bu. Julian bilgenin koşullarını derhal kabul etti değerli mesajlarını batıya ileteceğine söz verdi. İki adam, Patika'dan daha yükseklere, Kayıp Sivana köyüne doğru yola çıktıklarında, Hindistan güneşi batmaya başlamıştı. Ateşten kırmızı küre, uzun ve yorucu bir günün ardından, büyülü uykusuna yatıyordu. Julian bana, bir şekilde kardeşçe bir sevgi hissettiği, o yaşlanmayan, Hintli ile birlikte, bulmak için çok zaman harcadığı mucizeler ve gizemlerle dolu o yere yürüdüğü anın, görkemini asla unutamayacağını anlattı. Bu kesinlikle hayatımın hatırlanmaya en değer anıydı, dedi. Julian her zaman yaşamın birkaç önemli anla biçimlendirildiğine inanmıştı. Bu da onlardan biriydi. Ruhunun derinliklerinde, bunun sonraki yaşamının, öncekinden çok daha fazla anlamlı bir yaşamın başlangıcı olduğunu hissetmişti. Dördüncü Bölüm Sivana Bilgeleriyle Büyülü Bir Karşılaşma Uzun saatler boyunca otlarla kaplı ve karmaşık patika yollarda yürüdükten sonra iki yolcu gür, yeşil bir vadiye vardı. Vadinin bir yanında tepeleri karla kaplı himalayalar, alana sanki generallerinin dinlendiği yeri koruyan kötü hava şartlarına maruz kalmış askerler gibi koruma sağlıyordu. Diğer yanda çam ağaçlarından oluşan sık bir orman bu büyüleyici düş ülkesine doğanın mükemmel bir armağanıydı. Bilge Julian'a baktı ve nezaketle gülümsedi. Sivana'nın nirvanasına hoş geldin. Ardından ikisi az kullanılan başka bir patikayı takip ederek vadinin tabanını oluşturan gür ormanın içine girdiler. Çam ve sandal ağaçlarının kokusu serin ve taze dağ havasına karışıyordu. Julian şimdi ağrıyan ayaklarını dinlendirmek ve topra toprağı kaplayan nemli yosunları hissedebilmek için yalın ayak yürüyordu. Ağaçların arasında sanki küçük cennet parçasının güzelliği ve görkemi içinde dans ediyormuş gibi duran rengarenk orkidelen orkideleri ve diğer güzel çiçekleri görünce şaşırmıştı. Julian uzaktan yumuşak ve kulağını dinlendiren nazik konuşmaları duyuyordu. Ses çıkarmadan bilgeyi izlemeye devam etti. İki adam 15 dakika kadar yürüdükten sonra bir açıklığa vardılar. Karşısında görmüş geçirmiş ve nadiren şaşıran Julian Mentali bile asla hayal edemeyeceği bir manzara duruyordu. Bütünüyle yalnızca güllerden inşa edilmiş gibi görünen bir köy. Köyün merkezinde Julian'ın Tayland ve Nepal'e yaptığı seyahatlerde gördüklerine benzer bir tapınak vardı. Ancak bu çok renkli dallar ve kurdelelerle birbirine tutturulmuş kırmızı, pembe ve beyaz çiçeklerden yapılmıştı. Geri kalan alana saçılmış küçük kulübeler bilgelerin sade evleri olmalıydı. Bunlar da güllerden yapılmıştı. Julia'nın dili tutulmuştu. Köyde yaşayan bilgelerse, Julia'nın şimdi adının Yogi Raman olduğu, olduğunu söyleyen yol arkadaşına benziyordu. Yogi Raman ona Sivana bilgelerinin en yaşlısı ve bu grubun lideri olduğunu açıkladı. Bu düşsel koloninin vatandaşları şaşırtıcı biçimde genç görünüyordu ve denge, ve bir kararlılık içinde hareket ediyorlardı. Hiçbiri konuşmuyordu. Bunun yerine sessizce görevlerini yerine getirmeyi seçerek bu yerin dinginliğine saygı gösteriyorlardı. Sayısı yaklaşık on kadar olan bu adamlar Yogi Rama'nınkine benzer kırmızı cübbeler giymişlerdi ve, kö ve köye geldiklerinde Julian'a sakince gülümsediler. Hepsi de sakin, sağlıklı ve derin bir mutluluk içinde görünüyordu. Modern dünyada çoğumuzun sıkıntısını çektiği gerginlik yaratan şeyler sanki burada hoş karşılanmayacaklarını sezmiş ve daha davetkar yerlere harekete geçmişlerdi. Yeni bir yüz görmeden uzun yıllar geçirmiş olmalarına rağmen misafir kabulü konusunda kontrollüydüler. Onları bulmak için bu kadar uzun yol kat etmiş birine selamlarını sunmak için sadece başlarına eğdiler. Kadınlar da aynı derecede etkileyiciydi dalgalanan pembe ipek sarıları içinde ve beyaz lotuslarda süslenmiş simsiyah saçlarıyla meşgul bir şekilde, sıra dışı bir çeviklikle köyde dolaşıyorlardı. Ancak bu, toplumumuzda insanların yaşamlarını istila eden türden çılgınca bir meşguliyet hali değildi. Aksine, onlarınki sakin, rahat ve zarifti. Kimileri tapınakta zen'i andıran bir odaklanma, odaklanmayla, festival için yapıldığı anlaşılan hazırlıklarla uğraşıyordu. Kimileri de yakacak odun ve zengin renklerle işlenmiş, duvarlara asıl, asılan türden kilimler taşıyordu. Hepsi verimli bir hareketlilik içindeydi. Hepsinin mutlu olduğu anlaşılıyordu. Nihayetinde Sivana bilgelerinin yüzleri yaşam tarzlarının gücünü ortaya koyuyordu. Kesinlikle yetişkin oldukları halde hepsi de çocuksu bir nitelik yayıyor, gözleri gençlik enerjisiyle parlıyordu. Hiçbirinin yüzünde kırışıklık yoktu. Saçları ağarmamıştı. Hiçbiri yaşlı görünmüyordu. Yaşadıklarına inanmakta güçlük çeken Juliana, sonradan bilgelerin sahip olmaktan büyük keyif aldıkları, eşsiz hazine olan, ideal sağlığın anahtarlarından olduğunu öğreneceği, taze meyveler ve egzotik sebzelerden oluşan bir yemek ikram ettiler. Yemekten sonra Yogi Raman, kalacağı yere kadar Juliana eşlik etti. Bu küçük bir yatak ile boş bir günlüğün bulunduğu, Çiçeklerle bezeli bir kulübeydi. Burası onun gelecekteki evi olacaktı. Julian daha önce Sivana'nın büyülü dünyası gibi bir yer görmemiş olduğu halde bir şekilde kendisini evine uzun zaman öncesinden hatırladığı bir cennete dö dönmüş gibi hissetti. Güllerden yapılmış olan bu köy neden sonra çok yabancı gelmemişti. Sezgileri ona buraya ait olduğunu söylemişti. En azından bir süre için. Burası, bukutsal mekan, mesleği ruhunu çalmadan önce sahip olduğu, yaşam ateşinin yeniden canlanacağı, incinmiş olan ruhunun yavaşça iyileşmeye başlayacağı yerdi. Julia'nın Sivana bilgeleri arasındaki sadelik, huzur ve denge dolu yaşamı işte böyle başlamıştı. Yakında daha iyi şeyler olacaktı. 5. Bölüm Bilgelerin Spirtüel Öğrencisi Büyük düşler kuranlar, düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar. Alfred Lord Whitehead Saat sekiz olmuştu ve hala yarınki duruşma için hazırlanmalıydım. Ama bu müthiş Hintli bilgelerle karşılaşıp onların öğrencisi olduktan sonra yaşamı etkileyici bir biçimde değişen eski hukuk savaşçısının deneyimleri beni büyülemişti. Ne kadar şaşırtıcı ve ne kadar olağanüstü bir dönüşüm diye düşündüm. Julia'nın uzak dağlardaki o saklı yerde öğrendiği sırlar benim yaşam kalitemi de yükseltip içinde yaşadığımız dünyayı algılayışımı yenileyebilir mi diye düşündüm. Julian'ı dinledikçe kendi ruhumun da paslanmış olduğunu fark ediyordum. Gençliğimde yaptığım her şeyde ortaya koyduğum o fevkalade tutkuya ne olmuştu? O zamanlar en basit şeyler bile içimi keyifle doldururdu. Belki benim de kaderimi keşfetme zamanım gelmişti. Yolculuğuna duyduğum heyecanı ve bilgelerden öğrendiği aydınlanmış yaşam sistemini öğrenme arzumu hisseden Julian, öyküsünü hızlıca anlatmaya devam etti. Uzun yıllar boyunca mahkeme salonlarındaki mücadelelerde gelişen keskin zekasıyla öğrenmeye duyduğu arzusunun birleşmesi onu Sivan'a topluluğunun sevilen bir üyesi yapmıştı. Bilgeler, Julian'a duydukları sevginin bir işareti olarak sonunda onu Topluluklarının onur konuğu kabul etmiş ve ona geniş ailelerinin ayrılmaz bir parçası gibi davranmışlardı. Julian, kendini kontrol etme ustalığını kazanmak üzere, akli, bedensel ve ruhsal eğitim çalışmalarına dair bilgilerini artırma hevesiyle neredeyse her anını Yogi ramandan bir şeyler öğrenmeye çalışarak geçirmişti. Aralarında yalnızca birkaç yaş fark olduğu halde bu bilge, Julian için öğretmenden çok bir baba haline gelmişti. Bu adamın birçok yaşamın bilgeliğini biriktirdiği daha da iyisi bunları Julian'la paylaşmak istediği açıktı. Şafaktan önce Yogi Raman bu hevesli öğrencisinin yanına oturtup zihnini hayatın anlamına ilişkin bilgilerle dolduruyor, daha canlı, yaratıcı ve doyurucu bir yaşam sürmek konusunda ustalaştığı az bilinen teknikleri öğretiyordu. Julian'a herkesin daha uzun yaşamak, genç kalmak, ve çok daha mutlu olmak için kullanabileceğini söylediği kadim ilkeleri öğretiyordu. Julian ayrıca Batı dünyasındaki yaşamını şekillendiren, krizler karmaşasına dönmesini önleyecek olan, kişisel bilgelik ve kendi sorumluluğunu alma çifte disipl disiplinini de öğrenmişti. Haftalar, ayları kovaladıkça zihninin derinliklerinde uykuda bulunan bir hazineyi, daha ulu amaçları gerçekleştirmek için uyanmayı bekleyen, eşsiz potansiyelinin varlığını anlamaya başlamıştı. Bazen öğretmen ve öğrencisi birlikte öylece oturup parlak Hindistan güneşinin çok aşağılardaki koyu yeşil çayırlarda doğuşunu izliyordu. Bazen sessizce meditasyon yaparak dinginlikle gelen armağanların mutluluğunu yaşıyorlardı. Kimi zamanda ormanlarında dolaşarak felsefi konuları tartışıyor ve birbirlerinin varlığından duydukları mutluluğu paylaşıyorlardı. Julian kişisel gelişimine dair ilk işaretin Sivana'da geçirdiği üç kısa haftanın ardından geldiğini söyledi. En sıradan şeylerdeki güzelliği fark etmeye başlamıştı. İster yıldızlı bir gece, ister yağmurdan sonra örümcek ağı üzerindeki dambaların büyülü ahengi olsun, Julian her şeyi özümsüyordu. Yeni yaşam biçiminin ve bununla ilişkili yeni alışkanlıklarının üç dünyasında büyük bir etki göstermeye başladığını da söyledi. Bana bilgelerin ilke ve tekniklerini uygulamaya başladığı ilk ay içinde, batıda yaşadığı uzun yılların olumsuz etkilerinden sıyrılmaya, derin bir dinginlik ve iç huzuru kazanmaya başladığını anlattı. Her geçen gün daha neşeli ve içten biri olmuş, daha enerjik ve yaratıcı duruma gelmişti. Julia'nın davranışlarındaki bu değişiklikleri fiziksel canlılık ve manevi güç izlemişti. Eski aşırı kilolu vücudu güçlü ve ince bir görünüm kazanırken, adeta yüzünün karakteri haline gelmiş olan hastalıklı solgunluk yerini mükemmel sağlık pırıltılarına bırakmıştı. Gerçekten kendisini her şeyi yapabilirmiş, her şey olabilirmiş ve hepimizin içinde bulunduğunu öğrendiği sonsuz potansiyeli açığa çıkarabilirmiş gibi hissediyordu. Yaşama sarılmaya başlamış ve onu her yönden çevreleyen kutsallığı görmeye başlamıştı. Bu gizemli bilgeler topluluğunun, Kadim sistemi mucizelerini göstermeye başlamıştı. Julian sanki kendi öyküsüne inanmazmış gibi bir an duraksa, durakladıktan sonra filozofça bir tavır takındı. Çok önemli bir şeyi kavradım Can. Dünya bu benim iç dünyamı da kapsıyor. Çok özel bir yer. Ayrıca dışarıdaki başarının kendi üç dünyanda başarılı olmadıkça hiçbir anlamı olmadığını da anladım. İyi durumda olmak ile hali vakti yerinde olmak arasında çok büyük bir fark var. Sıkı bir avukat olduğum zamanlarda iç ve dış dünyalarını iyileştirmeye çalışan insanlara gülerdim. Yaşamana bak diye düşünürdüm. Ancak kişinin kendisini bulması ve düşlerini yaşayabilmesi için kendini kontrol etmesinin yanı sıra zihnine, vücuduna ve ruhuna da sürekli özen göstermesinin zorunlu olduğunu öğrendim. Kendine bile özen göstermezken başkalarına nasıl gösterebilirsin? Kendin iyi hissetmezken nasıl iyilik yapabilirsin? Kendimi sevemezsem başkalarını da sevemem, dedi. Julian aniden şaşkın ve huzursuz göründü. Daha önce kalbimi kimseye böyle açmamıştım. Bunun için özür dilerim can. O dağlarda... Öyle bir arınma, evrenin güçlerine dair öyle bir aydınlanma yaşadım ki, bildiklerimi başkalarının da öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Julian geç olduğunu fark ederek çabucak gitmesi gerektiğini söyleyip veda etti. Şimdi gidemezsin Julian dedim. Himalayalarda edindiğim bilgeliği ve batıya taşımak için öğretmenlerine söz verdiğin mesajı duymayı gerçekten çok istiyorum. Beni merakta bırakamazsın, dayanamayacağımı biliyorsun. Kesinlikle geri döneceğim dostum, beni bilirsin. Bir kez güzel bir öykü anlatmaya başlarsam duramam. Ama senin yapılacak işlerin ve benimle ilgilenmem gereken özel konular var. O halde tek bir şey söyle, Sivana'da da öğrendiğin yöntemler benim için de işe yarar mı? Öğrenci hazır olduğunda öğretmen ortaya çıkar diye yanıtladı çabucak. Sen ve toplumumuzdaki diğer birçok kişi elde etme ayrıcalığına sahip olduğum bilgelik için hazırsınız. Bilgelerin felsefesinden hepimiz haberdar olmalıyız. Bundan hepimiz faydalanabiliriz. Hepimiz onların doğal hali olan mükemmelliği tanımalıyız. Sabırlı ol. Seninle yarın bu saatte evinde buluşacağım. Yaşamına daha fazla canlılık katmak için bilmen gereken her şeyi anlatacağım. Anlaştık mı? Evet, sanırım bunca yıl onsuz yaşadıysam 24 saat daha beklemek beni öldürmez diye yanıtladım hayal kırıklığıyla. Böylece doğunun aydınlanmış yogisine dönüşmüş olan usta avukat beni cevaplanmamış sorular ve karmaşık düşünceler içinde bırakarak gitti. Ofisimde sessizce otururken dünyanın gerçekten ne kadar küçük olduğunun farkına vardım. Henüz parmaklarımı bile daldırmadığım bilgi denizini düşündüm. Yaşamdan tekrar zevk almaya başlamanın ve gençliğimde sahip olduğum merak duygusuna tekrar kavuşmanın nasıl olacağını düşündüm. Kendimi daha canlı hissetmeyi ve yaşamama dizginlenmemiş bir enerji katmayı çok istiyordum. Belki ben de avukatlığı bırakmalıydım. Belki benim içinde gelen yüce bir çağrı vardı. Aklımda bu ağır düşüncelerle ışıkları söndürdüm. Ofisimin kapısını kilitledim. Dışarıya başka bir sıcak yaz gecesinin içine yürüdüm. 6. Bölüm Kişisel Değişimin Bilgeliği Ben bir yaşam sanatçısıyım. Sanat eserimse yaşamımdır. Suzuki Julian sözünü tutarak ertesi akşam bana geldi. Saat 7.15 civarı eşimin Architectural Digest dergisinden çıkmış gibi görünmesine sebep olduğuna inandığı çirkin pembe panjurları olan kapkot tarzı evimin ön kapısının hızlıca dört kez vurulduğunu duydum. Julian önceki güne göre oldukça farklı görünüyordu. Hala sağlık saçıyor ve harikulade bir dinginlik hissi veriyordu. Bana rahatsızlık hissi veren üzerine giydiği şeydi. Esnek vücudunun üzerine süsle işlemeli, mavi bir başlığı olan uzun, kırmızı bir cübbe giymişti. Terletici bir temmuz akşamı olduğu halde Julian mavi başlığı kafasına geçirmişti. ''Selamlar dostum'' dedi coşkuyla. ''Selamlar'' Öyle şaşkın şaşkın bakma. Ne giymemi bekliyordun? Armani mi? Önce ikimiz de gülümsedik. Sonra kıkırdamalar kahkahalara dönüştü. Julian çok önceleri beni eğlendiren espri anlayışından kesinlikle bir şey kaybetmemişti. İkimiz dağınık ama dinlendirici oturma odamda biraz rahatladıktan sonra gözlerimi boynunda sallanan ahşap tesbih boncuklardan yapılmış süslü kolyeden alamadım. Bunlar nedir? Gerçekten güzeller.'' Bundan daha sonra bahsederim dedi. Boncukları baş parmağı ve işaret parmağı arasında ovalayarak. Bu gece konuşacak çok şeyimiz var. O halde başlayalım. Bugün görüşeceğimiz için o kadar heyecanlıydım ki ofisteki işlerimin çok azını yapabildim. Beklediği işareti alan Julian hemen kişisel dönüşümü ve bu sayede sahip olduğu mutluluk hakkında daha fazla şey açıklamaya başladı. Öğrendiği, Zihnin kontrolüne ve karmaşık toplum, toplumumuzda birçoklarını tüketen kaygı alışkanlığını silmeye yönelik kadim tekniklerden bahsetti. Yogi Raman ve diğer keşişlerin onunla da paylaştığı daha amaçlı ve doyurucu bir yaşam sürmeye dair bilgelikten söz etti. Hepimizin içinde derinlerde saklı olduğunu söylediği gençlik ve enerji kaynağını ortaya çıkarmaya yönelik bir dizi yöntemden bahsetti. Sözlerinin gerçekliğine inanmakla birlikte biraz şüpheci olmaya başlamıştım. Bir eşek şakasının kurbanı mıydım? Ne de olsa bu Harvard mezunu avukat bir zamanlar firmada yaptığı muzipliklerle tanınırdı. Öte yandan öyküsü biraz gerçek dışıydı. Şöyle bir düşününce ülkenin en tanınmış avukatlar, avukatlarından biri havlu atıyor, tüm mallarını satıyor ve spritüel bir yolculuk için Hindistan'a gidiyor. Himalayalardan geriye bilge bir kahin olarak dönüyor. Bu gerçek olamazdı. Haydi ama Julian, benimle alay etmeyi bırak. Tüm bu öykü senin şakalarından biri gibi kokmaya başladı. Bahse girerim, bu cübbeyi ofisimin olduğu caddedeki kostüm dükkanından kiraladın dedim. En çekingen gülümseyişimle. Julian inanmayacağımı biliyormuş gibi hemen cevap verdi. Mahkemede görüşünü nasıl ispat edersin? İnandırıcı deliller sunarım. Doğru, sana sunduğum delile bak, düzgün, kırışıksız cildime bak, fiziğime bak, sahip olduğum enerjiyi hissedemiyor musun, ne kadar huzurlu olduğuma bak, eminim değiştiğimi görebilirsin. Doğru noktaya parmak basmıştı. Bu adam yalnızca birkaç yıl önce onlarca yıl daha yaşlı görünüyordu. Estetik cerraha gitmedin değil mi? Hayır dedi gülümseyerek. Onlar sadece dış görünüşle ilgilenir. Benim içten iyileşmeye ihtiyacım vardı. Dengesiz ve karmaşa dolu yaşam tarzım beni büyük bir strese sürüklemişti. Yaşadığım şey bir kalp krizinden çok daha fazlasıydı. Özümde bir kırılmaydı. Ama hikayen o kadar gizemli ve alışılmamış ki. Julian devam etmeme rağmen sükunetini ve sabrını korudu. Yanındaki sehpanın üzerinde duran çaydanlığı görüp fincanıma çay doldurmaya koyuldu. Bardağı ağzına kadar doldurdu. Ama sonra da doldurmaya devam etti. Çay fincanının kenarlarından tabağa ve oradan da eşimin çok değerli İran halısının üzerine dökülmeye başladı. Önce sessizce izledim ama sonra dayanamadım. ''Julian ne yapıyorsun? Fincanım taşıyor. Ne kadar denesen de daha fazla dolduramazsın.'' diye bağırdım sabırsızca. Uzun bir süre bana baktı. ''Lütfen yanlış anlama. Sana, sana saygı duyarım Can. Bu her zaman böyleydi.'' Ama tıpkı bu fincan gibi sen de kendi fikirlerinle dolmuş görünüyorsun. Peki, önce fincanını boşaltmadan daha fazla nasıl alabilirsin? Bu sözlerin doğruluğuyla çarpılmıştım. Haklıydı. Muhafazakar hukuk dünyasında geçirdiğim uzun yıllar boyunca hep aynı şeyleri düşünen, aynı insanlarla her gün aynı şeyleri yaparak fincanımı ağzına kadar doldurmuştum. Eşim Jenny, bana hep yeni insanlarla tanışmamız, ve yeni şeyler keşfetmemiz gerektiğini söylerdi. Keşke biraz daha maceracı olsaydın can derdi. Hukukla ilgili olmayan bir kitabı en son ne zaman okuduğumu hatırlayamıyordum. İşim benim yaşamımdı. İçinde yetiştiğim verimsiz dünyanın yaratıcılığımı körelttiğini ve görüşümü sınırladığını fark etmeye başladım. Tamam ne demek istediğini anlıyorum diye itiraf ettim. Belki avukat olarak geçirdiğim onca yıl beni hayli kuşkucu yaptı. Seni dün ofisimde gördüğüm andan itibaren içimden bir şey bana dönüşümünün gerçek olduğunu ve bunda benim için de alınması gereken bir ders olduğunu söylüyor. Belki sadece buna inanmak istemedim. Can, bu senin yeni yaşamının ilk gecesi. Senden sadece seninle paylaşacağım bilgelik ve stratejiler hakkında derinlemesine düşünmeni ve bunları bir ay süreyle inanarak uygulamanı istiyorum. Bu yöntemleri etkilerine derinden güvenerek uygula. Varlıklarını binlerce yıldır koruyor olmalarının bir nedeni var. İşe yarıyorlar. Bir ay uzun bir zaman gibi görünüyor. Geri kalan yaşamının her anını çok büyük ölçüde iyileştirmek için 672 saatlik içsel bir çalışma. Bu oldukça kazançlı bir alışveriş. Sence de öyle değil mi? Kendine yatırım yapabileceğin en iyi yatırımdır. Bu sadece senin yaşamını değil, çevrendekilerin yaşamını da iyileştirecek. Nasıl yani? Başkalarını yalnızca kendini sevme sanatında ustalaştığında gerçekten sevebilirsin. Başkalarının kalplerine sadece kalbini kendine açtığında ulaşabilirsin. Dengeli ve canlı hissettiğinde daha iyi bir insan olmak için çok daha iyi bir konumda olursun. Bir ay oluşturan bu 672 saat içinde ne olmasını ummam gerekiyor diye sordum iştenlikle. Zihninin ve bedeninin çalışma biçiminde ve hatta ruhunda seni şaşırtacak değişiklikler fark edeceksin. Şu anda ve belki de tüm yaşamında sahip olduğundan daha fazla enerji, istek ve içsel uyum hissedeceksin. İnsanlar gerçekten de sana daha genç ve mutlu göründüğünü söyleyecek. Kalıcı bir iyi olma ve denge hissi yaşamına süratle geri gelecek. Bunlar Sivana sisteminin yararlarından sadece birkaçı. Vay! Bu gece duyacaklarının tümü yaşamını iyileştirmek için tasarlanmıştır. Yalnızca kişisel ve mesleki anlamda değil, manevi olarak da. Bilgelerin tavsiyeleri 5000 bin yıl önce olduğu gibi şimdi de güncelliğini koruyor. Bu yalnızca iç dünyanı zenginleştirmekle kalmayacak, dış dünyanı da geliştirecek ve yaptığın her şeyde daha verimli olmanı sağlayacak. Bu ilim gerçekten gördüğüm en büyük güç. Oldukça net, kolay ve... Ve üstelik yaşam laboratuvarında yüzyıllardır test ediliyor. En önemlisi de herkes için işe yarıyor. Bu bilgiyi seninle paylaşmadan önce senden bir söz vermeni istemeliyim. Ne söyleyeceğini tahmin edebiliyordum. Bedava yemek yoktur dedi sevgilen, derdi sevgilenmem. Bana Sivan bilgeleri tarafından öğretilen strateji ve becerilerin gücünü ve bunların yaşamına kazandırdığı çarpıcı sonuçları bir kez gördüğünde. Bu bilgeliği ondan yararlanabilecek olan diğerlerine aktarmayı görev kabul etmelisin. Senden tüm istediğim bu. Kabul edersen Yogiraman'la yaptığım anlaşmayı yerine getirmeme yardımcı olacaksın dedi. Tamamıyla kabul ettim ve Julian kutsal kabul ettiği sistemi bana öğretmeye başladı. Julian'ın aralarında kaldığı süre içinde ustalaştığı teknikler farklılık gösterse de Sivana sisteminin kalbinde yedi temel erdem kendine liderlik etme Kişisel sorumluluk ve manevi aydınlanma için anahtarları içeren yedi temel ilke bulunuyordu. Julian bana, Sivana'da geçirdiği birkaç ayın ardından yedi temel erdemi kendisiyle ilk olarak Yogi Raman'ın paylaştığını anlattı. Berrak bir gecede diğerleri derin uykuya çekildiğinde Raman, Julian'ın kaldığı kulübenin kapısını yavaşça vurmuştu. Düşüncelerini nazik bir kılavuzun sesiyle dile getirmişti. Seni günlerce yakından izledim, Julian. Yaşamını iyiliklerle doldurmayı derinden isteyen iyi bir insan olduğuna inanıyorum. Geldiğin günden beri kendini geleneklerimize açtın ve onları kendininmiş gibi benimsedin. Birçok yeni alışkanlık edindin ve bunların yararlı etkilerini gördün. Yaşama şeklimize saygılı oldun. Bizim insanlarımız bu sade, huzurlu yaşamı yüzyıllardır sürdürüyor ve yöntemlerimiz çok az kişi tarafından biliniyor. Dünyanın aydınlanmış yaşama ilişkin felsefemizi duyması gerek. Bu gece Sivana'daki üçüncü ayının arifesinde sistemimizin içsel ile işleyişine ilişkin öğretilerini sadece senin yararlanabilmen için değil, geldiğin yerlerde yaşayan herkesin yararlanabilmesi için seninle paylaşacağım. Seninle her gün tıpkı oğlumla küçük bir çocukken yaptığım gibi oturacağım. O ne yazık ki birkaç yıl önce öldü, zamanı gelmişti. Ve ben gidişini sorgulamıyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamandan keyif aldım ve anılarımızı yaşatıyorum. Şimdi seni oğlum olarak görüyorum ve sessiz bir düşünüşle geçen uzun yıllar boyunca öğrendiklerimin senin içinde yaşamaya devam edeceğini bilme, bilmek bana mutluluk veriyor. Julian'a baktım ve gözlerinin kapalı olduğunu gördüm. Sanki ona sunulan bilgilerle yıkandığım masalsı topraklara geri dönüyormuş gibiydi. Yogi Raman bana iç huzur, mutluluk ve ruh zenginliğiyle dolu bir yaşam için gerekli yedi erdemden söz edilen bir öykü anlattı. Bu öykü her şeyin özüydü. Şimdi senin oturma odanda yaptığım gibi gözlerimi kapatmamı istedi. Sonra zihnimde şu sahneyi canlandırmamı söyledi. Muhteşem, verimli ve yeşil bir bahçenin ortasında oturuyorsun. Bu bahçe gördüğün en olağanüstü çiçeklerle bezenmiş. Ortam son derece sessiz ve sakin. Bu bahçenin duysal hazlarını içine çek ve tüm zamanını bu doğal vahada geçirebileceğini düşün. Çevrene baktığında bahçenin ortasında altı kat yüksekliğinde kırmızı bir deniz feneri görüyorsun. Fenerin giriş kapısının büyük bir gürültüyle açılması üzerine bahçenin sessizliği aniden bozuluyor. Dışarıya üç metre boyunda 350 kilo ağırlığında bir Japon sumo güreşçisi fırlıyor. Dahası var diye güldü Julian. Bu Japon sumo neredeyse tamamen çıplak, özel bölgelerini örten ince pembe bir kablo var. Sumo güreşçisi bahçede dolaşırken birinin yıllar önce bıraktığı altın bir kronometre buluyor. Kronometreyi alırken kayıyor ve büyük bir gürültüyle yere düşüyor. Bilincini yitiriyor. Yerde sessiz ve hareketsiz yatıyor. Sen tam son nefesini verdiğini düşünürken, güreşçi belki de orada açan sarı güllerin güzel kokusuyla uyanıyor. Enerjisini toplayıp ayağa zıplıyor ve bir içgüdüyle soluna bakıyor. Gördükleri karşısında şaşkınlığa kapılıyor. Bahçenin en uzak ucundaki çalılığın içinden geçen, milyonlarca parlak elmasla kaplı uzun bir patika görüyor. Sanki bir şey güreşçiye bu patikayı izlemesini söylüyor ve o da kendine duyduğu güvenle böyle yapıyor. Patika onu tükenmeyen sevinç ve sonsuz mutluluk yoluna götürüyor. Julian, Himalayaların yüksek tepelerinde aydınlanmanın meşalesini ilk elden görmüş olan bir bilgenin yanında oturur halde bu tuhaf masalı dinledikten sonra hayal kırıklığına uğramıştı. Açıkçası dünyasını yerinden sarsacak bir şeyler duymayı onu harekete geçirecek, hatta belki gözyaşlarına boğacak bir bilgi edinmeyi ummuştu. Bunun yerine tüm dinlediği bir suma güreşçisi ve deniz feneriyle ilgili aptal bir öyküydü. Yogiraman ümitsizliğini fark etmiş, ona sadeliğin gücünü asla görmezlikten gelme demişti. Bu öykü belki senin beklediğin kadar karmaşık olmayabilir demişti Bilgi. Ama mesajında evreni dolduracak kadar duyarlılık, amacında saflık var. Geldiğin günden beri bilgilerimizi seninle nasıl paylaşacağımı uzun uzun düşündüm. Önce sana aylarca bir dizi erdeme anlatmaya karar verdim. Fakat bu klasik yaklaşımın senin aradığın ve edineceğin bilgi, bilgeliğin büyülü doğasına uymadığını fark ettim. Sonra tüm erkek ve kız kardeşlerimden felsefemizi öğretmeleri için her gün seninle biraz zaman geçirmelerini istedim. Ancak bu da anlatmak istediğimizi öğrenmenin en iyi yolu değildi. Uzun süre düşündükten sonra tüm Sivana sistemi ve onun yedi erdemini paylaşmak için çok yaratıcı ve bir o kadar da etkili olduğunu düşündüğüm bir yol buldum. İşte o yol, bu gizemli öykü. Bilgi ekledi. Önce önemsiz, hatta çocukça görünebilir. Ancak seni temin ederim, öykünün her öğesi parlak bir yaşam için ebedi bir ilkeyi barındırıyor ve derin bir anlamı var. Bahçe, deniz, deniz feneri, sumo güreşçisi, pembe kablo, kronometre, güller, elmaslarla kaplı dolan bahçılı patika aydınlanmış bir yaşam için gerekli yedi ebedi erdemdir. Ve seni yine temin ederim ki bu küçük öykü ve onun temsil ettiği temel gerçekleri hatırlarsan yaşamını en üst seviyeye çıkarmak için gereken her şeyi yanında taşıyor olacaksın. Senin ve ulaştığın herkesin yaşam kalitesini büyük ölçüde iyileştirmek için gerekli bilgi ve stratejilerin tümüne sahip olacaksın. Bu bilgileri her gün uygularsan zihinsel, duygusal, fiziksel ve manevi açıdan değişeceksin. Lütfen bu öyküyü zihninin derinlerine yaz ve kalbinde taşı. Onu yalnızca koşulsuz olarak benimsediğinde çarpıcı bir değişiklik yaratacaktır. Çok şükür Can, dedi Julian. Onu benimsedim. Carl Jung, Görüşünüz yalnızca kalpten bakabildiğinizde berraklaşır. Dışarı bakan düş kurar, içe bakanlar uyanır der. O çok özel gecede kalbimin derinliklerine baktım ve yüzyılların zihni zenginleştirmeye, vücudu geliştirmeye ve ruhu beslemeye ilişkin sırlarını kavradım. Şimdi bunları seninle paylaşma sırası bende. Yedinci bölüm Harikulade renkli bir bahçe Çoğu insan, Fiziksel, entelektüel veya ahlaki açıdan sahip olduğu potansiyelin çok azını kapsayan dar bir çemberde yaşar. Hepimiz hayal bile etmediğimiz şeyler için kullanabileceğimiz yaşam hazine hazinelerine sahibiz. William James Hikayede bahçe zihni simgeliyor dedi Julian. Ona özen gösterir, besleyip sürersen tıpkı verimli ve zengin bir bahçe gibi beklentilerinin çok ötesinde güzel çiçekler açar. Ama yabani otların kök salmasına izin verirsen, kalıcı huzur ve derin iç denge senden hep uzaklaşacaktır. John, sana basit bir soru sorayım. Bana eskiden hep sözünü ettiğin arka bahçene gelip değerli petunyalarının üzerine zehir boşaltsaydım dehşete de kapılırdın değil mi? Elbette. Aslında çoğu bahçıvanın bahçesini gururlu askerler gibi korur ve kirlenmesine asla izin vermez. Fakat Çoğu kimsenin kendi verimli bahçeleri olan zihinlerine her gün soktukları zihin atıklara bak, endişeler ve kaygılar, geçmişlerindeki sıkıntılar, geleceğe dair karamsarlıklar ve kendi iş dünyalarını alt üst eden kendi yarattıkları korkular. Sivana bilgelerinin binlerce yıldır var olan yerel dilinde kaygıyı simgeleyen harf, ölülerin yakıldığı ateşi simgeleyen harfe çarpıcı şekilde benzer. Yogi Raman bana bunun basit bir rastlantı olmadığını söylemişti. Kaygılar zihin gücünün büyük kısmını tüketir ve er ya da geç ruha zarar verir. En verimli şekilde yaşamak için bahçenin kapısında bir koruyucu gibi durmalı ve yalnızca en iyi bilgilerin içeri girmesine izin vermelisin. Olumsuz düşünceler taşıma lüksüne gerçekten sahip değilsin, bir tekine bile. Bu dünyadaki en keyifli, dinamik ve doygun insanlar, yaratılışları açısından senden ve benden hiç farklı değil. Hepimiz etten ve kemikten ibaretiz. Hepimiz aynı evrensel kaynaktan geliyoruz. Ancak yalnızca var olmak dışında bir şeyler yapanlar, insani potansiyellerinin ateşini canlı tutarlar. Ve yaşamın büyülü dansının zevkini çıkaranlar, sıradan yaşamları olan bizlerden farklı şeyler yapıyorlar. Yaptıkları bu şeyler arasında en önemlisi, dünyalarındaki her şeye karşı, pozitif bir bakış açısı benimsemektir. Julian, bilgeler bana ortalama bir insanın zihninden bir günde ortalama 60 bin düşünce geçtiğini söylemişti diye ekledi. Beni gerçekten şaşırtan şey, bu düşüncelerden %95'inin bir önceki günkülerle aynı oluşuydu. Ciddi misin diye sordum. Çok ciddiyim. Fakirleştirilmiş düşünme şeklinin zorbalığıdır bu. Her gün çoğu olumsuz olmak üzere, Aynı şeyleri düşünen insanlar kötü zihinsel alışkanlıklara kapılırlar. Yaşamlarındaki tüm iyi şeylere odaklanmak ve bunları daha iyi hale getirme yollarını düşünmek yerine geçmişlerinin tutsağı olurlar. Kimileri başarısız ilişkileri ve maddi problemleri nedeniyle kaygılıdır. Diğerleri mükemmel olmayan çocuklarına öfkelidir. Bir kısmı daha da önemsiz konuları kara kara düşünür. Bir tezgahtarın onlara davranışı veya iş arkadaşlarının yaptığı kötü niyetli bir yorum gibi. Zihinlerini bu biçimde çalıştıranlar, yaşam güçlerini talan eden endişelerin peşine takılırlar. Zihinlerinin mucizeler gerçekleştirme ve tüm duygusal, fiziksel ve hatta manevi beklentilerini karşılamaya yönelik muazzam potansiyelinin önüne set çekerler. Bu insanlar zihin yönetiminin yaşamın yönetimi olduğunu asla anlayamazlar. Düşünme şeklin alışkanlıktan kaynaklanır. Bu kadar basit, dedi Julian inançla. Çoğu kimse zihninin büyük gücünü hiç fark etmez. En deneyimli düşünürlerin bile zihinsel kapasitelerinin yalnızca yüzde birini kullandıklarını öğrendim. Sivana'da bilgiler düzenli olarak zihinsel kapasitelerinin gizli potansiyelini keşfetmeyi denerlerdi. Aldıkları sonuçlar çarpıcıydı. Yogi Raman, düzenli ve disiplinli çalışmayla zihnini, kalp atışlarını yavaşlatabilecek şekilde geliştirmişti. Hatta kendisini haftalarca uyanık kalab kalabilecek şekilde eğitmişti. Hedef olarak bunları seçmeni tavsiye, tavsiye ediyor değilim. Doğanın en büyük armağanı olan zihinsel gücün neleri başarabileceğini görmeye başlamanı tavsiye ediyorum. Zihinsel gücümü açığa çıkarabileceğim bir takım egzersizler var mı? Kalp atışlarımı yavaşlatabilmek bir kokteyl partisinde kesinlikle çok sükse yapardı dedim, düşüncesizce. Şimdi bunları düşünme Can dedi. Daha sonra denemen için sana bu kadim teknolojinin gücünü gösterecek bazı pratik teknikleri öğreteceğim. Şimdi önemli olan zihinsel ustalığın çalışmayla geldiğini anlaman. Ne fazla ne de eksik. Çoğumuz ilk nefes aldığımız andan itibaren aynı hammaddeye sahibiz. Daha fazlasını elde eden ve daha mutlu olan kimseleri diğerlerinden ayıran, bu ham maddeleri işlemek için kullandıkları yöntemdir. Kendini iş dünyanı değiştirmeye adadığında yaşamın bir çırpıda sıradanlıktan uzaklaşarak olağanüstü bir boyut kazanır. Öğretmenim o an daha da heyecanlanmış görünüyordu. Zihnin mucizeleri ve bu mucizelerin getireceği sayısız erdemden söz ettikçe gözleri parlıyordu. Biliyorsun can, her şeyi, her şey hesaba katıldığında üzerinde mutlak bir şekilde gemen olduğumuz tek bir şey var çocuklarımız mı dedim iyi niyetle gülümseyerek. Hayır dostum, zihinlerimiz hava durumunu, trafiği ya da çevremizdekilerin duygularını kontrol edemeyebiliriz. Ama bu olaylar karşısındaki tavrımızı kesinlikle kontrol edebiliriz. Herhangi bir durum karşısında ne düşüneceğimizi belirleme gücüne hepimiz sahibiz. İnsanı insan yapan biraz da bu yetenektir. Görüyorsun, Doğu'ya yaptığım seyahatlerde öğrendiğim dünyevi bilgeliğin Temel değerlerinden biri, aynı zamanda en yalın olanlarından biridir. Julian sanki paha biçilmez bir armağan verecekmiş gibi durdu. Peki nedir bu? Nesnel gerçeklik veya gerçek dünya diye bir şey yok. Hiçbir şey mutlak değil. En büyük düşmanının yüzü, en iyi arkadaşının yüzü olabilir. Birine trajedi olarak görünen bir hadise, bir başkasına sınırsız fırsat sunabilir. Hep neşeli ve iyimser olan insanları sürekli bedbaht olanlardan ayıran şey, yaşam koşullarının nasıl yorumlandığı ve işleme tabi tutulduğudur. Julian bir trajedi nasıl trajediden başka bir şey olabilir? Hemen örnek vereyim. Kalkutada seyahat ederken Malika Çant adında bir öğretmenle tanıştım. Öğretmeyi seviyordu ve öğrencilerine kendi çocukları gibi davranıyor, onların potansiyellerini büyük bir şefkatle besliyordu. Daimi düsturu, kendine duyduğun güven, zekandan üstündür idi. Çevresinde, vermek için yaşayan, gereksinimi olan herkese fedakarca yardım eden biri olarak tanınıyordu. Ne yazık ki kuşaklar boyu, çocukların mutlu gelişimle sessizce tanıklık etmiş olan sevgili okulu, bir gece bir kundakçının çıkardığı yangına teslim olmuştu. Çevresindekiler bu büyük kayıp için uzun üzüntü duydu. Ama... Zaman geçtikçe öfkeleri kayıtsızlığa dönüştü ve kendilerine okula gitmeseler de çocukları için fark etmeyeceğini söylemeye başladılar. Peki ya Malika? O farklıydı. İyimserliğini sonsuza kadar koruyacak biri varsa bu Malika'ydı. Çevresindeki herkesin tersine meydana gelen şeyde bir fırsat gördü. Öğrencilerinin ailelerine yeterli zaman ayırırlarsa her tersliğin eş değer bir yarar sağladığını görebileceklerini anlatmıştı. Bu yaşanan olay gizli bir armağandı. Küle dönen okul eski ve yıpranmıştı. Çatı akıyordu. Zemin üzerinde koşuşturan binlerce küçük ayağın baskısı altında evri bürü olmuştu. Bu, topluluk olarak el ele verip, gelecek yıllarda daha birçok çocuğa hizmet verecek, çok daha iyi bir okul inşa etmek için bir şanstı. Böylelikle, arkalarında 64 yıllık bir dinamoyla kolektif kaynaklarını doğru şekilde kullanıp, Zorluklar karşısında öngörünün gücüne örnek teşkil eden, pırıl pırıl yeni bir okul inşa etmeye yetecek kadar para topladılar. Bu bir bardağın yarısını boş görmek yerine yarısı dolu görmeye ilişkin eski özdeyiş gibi. Bu güzel bir bakış açısı, başına ne gelirse gelsin, buna vereceğin tepkiyi seçme kapasitesine sahipsin. Her koşulda pozitife, arama alışkanlığı geliştirirsen, yaşam kaliten en yüksek düzeyine ulaşacaktır. Bu tüm doğa yasalarının en muhteşemlerinden biridir. Ve her şey zihnini daha verimli kullanmakla mı başlıyor? Kesinlikle can, maddi ya da manevi anlamda yaşamdaki tüm başarılar omuzlarının arasındaki yaklaşık bir buçuk kiloluk kütleyle başlıyor. Veya daha kesin olarak her gün, her dakika ve her saniye zihninde oluşan düşüncelerle. Dış dünya iç dünyadaki durumu yansıtır. Düşüncelerini ve yaşamındaki olaylara tepki verme biçimini kontrol etmekle kaderini kontrol etmeye başlarsın. Bu çok anlamlı Julian. Sanırım yaşamım o kadar dolu ki bu şeyleri düşünecek zamanı hiç bulamadım. Hukuk fakültesindeyken en yakın arkadaşım Alex ona ilham veren kitaplar okumayı severdi. Bunların ezici çalışma temposuna karşı onu motive ettiğini ve enerji verdiğini söylerdi. Bir keresinde Çince'de kriz anlamına gelen simgenin iki alt simgeden oluşan bir karakterle yazıldığını söylemişti. Bunlardan biri tehlike, diğeri fırsat anlamına gelmekteydi. Sanırım eski Çinliler bile eğer arayacak cesaretim varsa, en karanlık koşulların aydınlık bir yanı olduğunu biliyorlarmış. Yogi Raman bana şöyle anlatmıştı. Yaşamda hatalar yoktur, yalnızca dersler vardır. Olumsuz deneyim diye bir şey de yoktur. Yalnızca kendi bilgeliğini kazanma yolunda olgunlaşmak, öğrenmek, ve ilerlemek için fırsatlar vardır. Sıkıntılardan güç doğar, acı bile mükemmel bir öğretmen olabilir. Acı mı diye itiraz ettim. Kesinlikle acının üstesinden gelmek için önce onu yaşaman gerekir. Ya da başka bir deyişle bir dağın zirvesinde olmanın keyfini önce eteklerinde yürümeden nasıl sürebilirsin? Söylemek istediğimi anlıyor musun? Kişi iyiden zevk almak için kötüyü tanımalıdır. Evet ama sana olayları iyi ya da kötü biçimde değerlendirmeyi bırakmanı öneririm. Bunun yerine basitçe onları yaşa ve onlardan ders al. Her olay sana dersler sunar. Bu küçük dersler iç ve dış gelişimini ateşleyecektir. Bunlar olmadan bir düzlükte takılı kalırsın. Kendi yaşamını düşün. Çoğu kimse en büyük gelişimi karşılaştığı en büyük güçlüklerle kazanmıştır. Beklenmedik bir sonuçla karşılaştığında ve biraz hayal kırıklığı yaşadığında, doğa yasalarının bir kapıyı kaparken her zaman bir başkasını açtığını unutma. Julian heyecanla kollarını yukarı kaldırdı. Cemaatine vaaz veren güneyli bir rahip gibiydi. Bu ilkeyi bir kez kalıcı olarak yaşamına geçirdiğinde ve zihnini her olayı olumlu ve sana güç veren bir şekilde sokacak biçimde geliştirdiğinde kaygıyı sonsuza dek kovacaksın geçmişinin tutsağı olmayı bırakacaksın. Bunun yerine geleceğinin mimarı olacaksın. Tamam bu kavramı anladım. Her deneyim hatta en kötüsü bile bana bir ders verir. Bu nedenle zihnime her olaydan bir şey öğrenmek için açık tutmalıyım. Böylelikle daha güçlü ve mutlu olacağım. Bu mütevazi orta sınıf avukatın bir şeyleri iyileştirmek için yapabileceği başka neler var? Her şeyden önce geçmişinin değil, Hayal gücünün görkemini sonuna kadar yaşamalısın. Bunu bir daha tekrarlar mısın? Tüm söylediğim zihninin, vücudunun ve ruhunun saklı güçlerini serbest serbest bırakmak için önce hayal gücünü geliştirmen gerektiği. Görüyorsun ki her şey her zaman iki kez yaratılıyor. Önce zihninin atölyesinde ve sonra gerçeklikte. Bu süreci proje hazırlama olarak adlandırıyorum. Çünkü dış dünyada yaptığın her şey iç dünyanda, Zihninin verimli ekranında bir proje olarak başlıyor. Düşüncelerini kontrol etmeyi ve tam bir beklenti içindeki bu dünyevi varoluştan istediklerini zihninde güçlü bir şekilde canlandırmayı öğrendiğinde içinde uyumakta olan güçler harekete geçecektir. Hak ettiğine inandığın büyülü yaşamı var etmek için zihninin gerçek potansiyelini açığa çıkarmaya başlayacaksın. Bu geceden itibaren geçmişini unut. Mevcut koşullarının toplamında toplamından daha fazlasına gücünün yeteceğini, düşleme cesaretini göster. En iyiyi bekle. Sonuçlar seni şaşırtacak. Şimdi Can, hukuk alanında geçirdiğim onca yıl boyunca çok fazla şey bildiğimi düşünürdüm. Yıllarımı en iyi okullarda eğitim görüp, elime geçen tüm hukuk kitaplarını okuyarak, en başarılı örneklerin yanında çalışarak harcadım. Kesinlikle hukuk oyununda kazanan bendim. Ancak şimdi anlıyorum ki, Yaşam oyununda kaybediyordum. Yaşamın büyük zevklerinin peşinde koşmakla o kadar meşguldüm ki küçük mutlulukların tümünü elimden kaçırdım. Babamın bana okumamı söylediği muhteşem kitapların hiçbirini asla okumadım. Güçlü arkadaşlıklar kurmadım. Müzikten zevk almayı hiç öğrenemedim. Bunları söylemişken gerçekten şanslı biri olduğumu da düşünüyorum. Geçirdiğim kalp krizi benim için bir dönüm noktasıydı. Buna kişisel bir uyanış çağrısı da denebilir. İster inan, İster inanma, bu bana daha zengin, daha ilham verici bir yaşam sürmek için verilen ikinci bir şanstı. Malika Çant gibi ben de acı verici deneyimlerimde fırsat tohumlarını gördüm. Daha önemlisi bunları geliştirme cesaretini buldum. Julia'nın dışarıda gençleşirken içeride daha bilge biri haline geldiğini görebiliyordum. Bu akşamın eski bir arkadaşla yapılan enteresan bir konuşmadan daha fazlası olduğunu Fark etmiştim. Bu gece benim dönüm noktam ve açıkça yeni bir başlangıç şansıydı. Zihnim hayatımdaki kötü şeyler üzerine düşünmeye başlamıştı. Kuşkusuz mükemmel bir ailem ve saygı gören bir avukat olarak düzenli bir işim vardı. Ancak kendimle baş başa kaldığım anlarda eksik bir şeyler olduğunu düşünüyordum. Yaşamımı kuşatmaya başlayan bu boşlukları doldurmalıydım. Çocukken büyük düşler kurardım, sıklıkla kendimi kahraman bir sporcu veya büyük bir iş adamı olarak hayal ederdim. Ne istersem olabileceğime, yapabileceğime veya elde edebileceğime gerçekten inanıyordum. Güneşle yıkanan batılı sahilinde geçirdiğim gençliğimde neler hissettiğimi de hatırlıyorum. Mutluluk, küçük sevkler halinde gelirdi. Eğlence, muhteşem bir akşamda çıplak yüzmek veya ormanda bisiklete binmekti. Yaşama karşı büyük bir merak duyuyordum. Bir maceracıydım. Geleceğimin getirebileceklerinin sınırı yoktu. Doğrusu bu tür bir özgürlük ve mutluluğu 15 yıldır hissetmiyordum. Peki ne olmuştu? Belki de düşlerimi bir yetişkin olup yetişkinlerin davranması gerektiği gibi davranmaya başladığımda kaybetmiştim. Onları belki de hukuk fakültesine başlayıp bir avukatın konuşması gerektiği gibi konuşmaya başladığımda yitirmiştim. Ne olursa olsun o akşam Julian, Yanımda oturmuş ve bir fincan soğuk çay eşliğinde bana kalbini açarken para kazanmak için bu kadar çok zaman harcamayı bırakıp bir yaşam yaratmak için çok daha fazla zaman ayırmaya karar verdim. ''Seni yaşam üzerine düşünmeye sevk ettim gibi görünüyor.'' dedi Julian. ''Bir değişiklik olarak hayallerini düşünmeye başla. Tıpkı küçük bir çocuk olduğun zamanlardaki gibi.'' Jonas Salk, ''Düşlerim ve kabuslarım vardı. Düşlerim sayesinde kabuslarımın üstesinden geldim.'' diyor. Düşlerinin tozunu alcan, yaşama tekrar saygı göstermeye başla ve onun tüm mucizelerini gör, zihninin isteklerini gerçekleştirme gücünü fark et. Bunu bir kez yaptığında evren yaşamına mucizeler katmak için senin yanında olacak. Sonra Julian cübbesinin derinlerine uzanarak küçük bir kart çıkardı. Bu kenarlarının aşınmasından uzun süredir kullanılmakta olduğu anlaşılabilecek yaklaşık olarak Kartvizit boyutlarında bir karttı. Bir gün yogi romanla sessiz bir patika boyunca yürürken ona en beğendiği filozofun kim olduğunu sordum. Bana yaşamında pek çok şeyden ilham aldığını ve bunun için tek bir kaynak göstermenin güç olduğunu söyledi. Ancak kalbinin derinliklerinde taşıdığı bir alıntı vardı. Derin düşünceler içinde geçen yaşamı boyunca saygı duyduğu tüm değerleri içinde barındıran sözlerdi bunlar. Bilinmeyen topraklardaki bu muhteşem yerde Doğu'nun bu bilgi, bilgili bilgesi onu benimle paylaştı. Bu sözleri ben de kalbimin derinlerine kazıdım. Bize her gün ne olduğumuzu ve ne olabileceğimizi hatırlatıyor. Sözler büyük Hint filozofu Patanjali'ye ait. Onları her sabah meditasyona başlamadan önce sesli şekilde tekrarlamanın günümün geri kalanı üzerinde çok güçlü bir etkisi olmuştur. Unutma Can Sözcükler gücün sesle vücut bulan biçimidir. Sonra Julian bana kartı gösterdi. Alıntı şöyleydi. Büyük bir amaçtan, sıra dışı bir fikirden etkilendiğinizde tüm düşünceleriniz zincirlerini koparır. Zihniniz sınırlarını aşar. Bilinciniz her yönde genişler. Ve kendinizi yeni, mükemmel ve şaşırtıcı bir dünyada bulursunuz. Uyuyan güçler, yetenekler ve beceriler canlanır ve daima hayal ettiğinizden daha büyük biri olduğunuzu keşfedersiniz. O sırada fiziksel canlılıkla zihinsel hareketliliğin arasındaki bağlantıyı gördüm. Julia'nın sağlığı mükemmeldi ve ilk tanıştığımız zamanki halinden çok daha genç görünüyordu. Enerji doluydu, canlılığı, heyecanı ve iyimserliği sınır tanımıyordu. Yaşam biçiminde pek çok değişiklik yaptığını görebiliyordum. Ancak muhteşem dönüşümün başlangıç noktasının zihinsel zindelik olduğu açıktı. Dışarıdaki başarı gerçekten içeride başlıyordu ve Julian Mental düşüncelerini değiştirmekle yaşamını değiştirmişti. Bu pozitif, huzurlu ve enerji dolu tavrı gerçekten nasıl geliştirebilirim Julian? Bunca yıllık rutin yaşantımdan sonra sanırım zihin kaslarım biraz hamlaştı. Şöyle bir düşününce zihnimin bahçesinde dolaşan düşlerim üzerinde çok az kontrolüm var dedim samimiyetle. Zihin mükemmel bir hizmetkar. Ancak berbat bir efendidir. Olumsuz düşünen biri haline gelirsen bu, zihnine özen göstermediğin ve iyiliğe odaklanması için eğitmeye zaman ayırmadığın içindir. Winston Churchill, büyüklüğün bedeli düşüncelerinizin her birinden sorumlu olmaktır der. O halde aradığın hayat dolu düşünce biçimini zihnine yerleştireceksin. Unutma, aklın da vücudundaki diğer kasların gibidir. Kullanırsın ya da kaybedersin. Zihnimi çalıştırmazsam zayıflayacağını mı söylüyorsun? Evet, şu açıdan bak. Daha fazlasını kaldırabilmek için kol kaslarını güçlendirmek istersen onları çalıştırmalısın. Bacak kaslarını güçlendirmek istersen çaba harcaman gerekir. Benzer biçimde zihnin de ancak izin verdiğin ölçüde harika şeyler yapabilir. Onu verimli kullanmayı öğrendiğinde istediğin her şeyi yaşantına katabilirsin. Ona doğru özeni gösterirsen, sen için mükemmel sağlığı yaratır. Bunu isteyecek görüye sahipsen, doğal hali olan huzur ve dinginliğe kavuşursun. Sivana bilgeleri, yaşamındaki sınırlar sadece kendi benliğinin yarattıklarından ibarettir derler. Bunu anladığımı sanmıyorum, Julian. Aydınlanmış düşünürler, düşüncelerinin kendi dünyalarından ve kişinin yaşam kalitesinin, Düşüncelerinin zenginliğinden kaynaklandığını bilirler. Daha huzurlu ve daha anlamlı bir yaşam sürmek istiyorsan, daha huzurlu ve daha anlamlı şeyler düşünmelisin. Bana kestirme bir çözüm öner Julian. Ne demek istiyorsun diye sordu Julian, bronzlaşmış parmaklarını parlak desenli cübbesinin önünde gezdirerek. Anlattıklarından dolayı çok heyecanlandım. Ama ben sabırsız biriyim. Zihnimin çalışma biçimini değiştirmek için, şu anda burada kendi oturma odamda kullanabileceğim bir egzersiz veya teknikler yok mu? Kestirme çözümler işe yaramaz. Tüm kalıcı iç değişimler zaman ve çaba ister. Kişisel değişimin kaynağı sürekliliktir. Yaşamında büyük değişiklikler yapmanın yıllar süreceğini söylemiyorum. Seninle paylaştığım stratejileri yalnızca bir ay boyunca her gün özenle uygularsan sonuçlar karşısında şaşkınlığa düşeceksin. Kapasitenin en üst düzeylerine çıkacak ve mucizevi bir boyuta geçeceksin. Ancak bu hedefe ulaşmak için sonuca takılı, takılı kalmamalısın. Onun yerine kişisel gelişim ve olgunlaşma sürecinin keyfini çıkarmalısın. Kaderin bir oyunu sonuca ne kadar az odaklanırsan sonuç o kadar çabuk gelecektir. Nasıl yani? Bu büyük bir öğretmenden ders almak için evinden çok uzaklara giden gencin klasik öyküsüne benziyor. Bilge yaşlı adamla karşılaştığında gencin ilk sorusu senin kadar akıllı olmam ne kadar sürecek olmuş. Yanıt çabuk gelmiş 5 yıl. Bu çok uzun bir süre demiş genç adam. Peki ya iki kat çok çalışırsam? O halde 10 yıl demiş usta. 10 bu çok daha uzun. Peki ya her gün ve gece çalışırsam her saat? 15 yıl demiş Bilge. Anlamıyorum diye yanıtlamış genç. Amacıma ulaşmak için daha fazla enerji harcayacağıma söz verdiğimde sen daha da uzun süreceğini söylüyorsun. Neden? Cevabı basit demiş Bilge. Bir gözünü hedefe sabitlersen geriye sana yolculuğunda kılavuzluk edecek yalnızca bir gözün kalır. Ne demek istediğinizi iyi anladım sayın rehber dedim saygılı bir ifadeyle. Benim yaşam öyküme benziyor. Sabırlı ol. Hazırlanır ve beklersen tüm aradıklarını kesinlikle bulabileceğin bilgisiyle yaşa. Fakat ben hiç şanslı biri olmadım Julian. Sahip olduklarımı hep sabırla elde ettim. Şans nedir dostum diye yanıtladı Julian kibarca. Hazırlık ve fırsatın evliliğinden başka bir şey değildir. Sonra usulca ekledi. Bana Sivana bilgeleri tarafından aktarılan kesin yöntemleri sana öğretmeden önce birkaç önemli ilkeyi anlatmalıyım. Öncelikle zihinsel ustalığın temelinde Odaklanmanın bulunduğunu hiçbir zaman unutmamalısın. Ciddi misin? Biliyorum beni de şaşırtmıştı. Ama bu doğru. Zihin olağanüstü şeylerin üstesinden gelebilir. Bunu öğrendin. Bu arzu veya düşlere sahip olduğun gerçeği bunları gerçekleştirebilecek kapasiteye de sahip olduğun anlamına gelir. Bu Sivana bilgelerine göre bilinen en büyük evrensel gerçeklerden biridir. Ancak zihin Gücünü açığa çıkarmak için önce onu kontrol altına almayı ve elindeki işe odaklanmayı öğrenmelisin. Zihnini tek bir amaca odakladığında yaşamında olağanüstü armağanlarla karşılaşacaksın. Odaklanmış bir zihne sahip olmak neden bu kadar önemli? Soruna güzel bir yanıt bulacağın bir bilmece sorayım sana. Diyelim ki kış ortasında bir ormanda kayboldun. Çaresiz bir biçimde kendini sıcak tutmaya çalışıyorsun. Sır çantanda sadece arkadaşının gönderdiği bir mektup, bir kutu ton balığı ve gözlerin bozulmaya başladığı için yanında taşıdığım bir büyüteç var. Şans eseri yakacak kuru odun buluyorsun. Ancak hiç kibritin yok. Nasıl ateş yakarsın? Yüce Tanrım, Julian beni faka bastırmıştı. Yanıtın ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Pes ediyorum dedim. Çok basit. Mektubu odunların arasına koy ve büyüteci üzerine tut. Güneş ışınları odaklanacak ve odunlar birkaç saniye içinde tutuşacaktır. Peki ya ton balığı? Ah onu sadece çok açık olan çözümü saklamak üzere dikkatini dağıtmak için kullandım diye yanıtladı Julian gülümseyerek. Ancak bu örnekten çıkarılacak ders şu. Yalnızca mektubu odunların arasına yerleştirmek çözüm olmaz. İkinci aşama olarak güneş ışınlarını odaklamak için büyüteci kullanırsan ateş yanacaktır. Bu benzetme zihin içinde geçerlidir. Onun muazzam gücünü belirli, anlamlı amaçlar için kullanırsan kişisel potansiyelini kolayca ateşler ve şaşırtıcı sonuçlar alırsın. Ne gibi diye sordum. Bu soruyu yalnızca sen cevaplayabilirsin. Aradığın nedir? Daha iyi bir baba olmak ve daha dengeli, doyurucu bir yaşam mı istiyorsun? Daha fazla manevi tatmin mi arıyorsun? Eksikliğini hissettiğin macera ve eğlence mi? Bunu biraz düşün. Sonsuz mutluluğa ne dersin? Büyük oyna ya da evinde otur diyerek güldü. Küçük başlamak gibisi yoktur. Eh onu da yapabilirsin. Nasıl? Sivana bilgeleri mutluluğun sırlarını 5000 bin yıldan uzun süredir bilmekteydi. Şanslıyım ki bu armağanı benimle paylaşmak istediler. Bunu duymak ister misin? Hayır sanırım önce garajı duvar kağıdıyla kaplayacağım. Ha? Elbette sonsuz mutluluğun sırrını öğrenmek istiyorum Julian. Sonuçta herkesin aradığı bu değil mi? Doğru, işte anlatıyorum ama önce bir fincan çay istesem zahmet olur mu? Haydi ama oyalanma. Tamam, mutluluğun sırrı basit. Yapmayı gerçekten sevdiğin şeyin ne olduğunu bul ve tüm enerjini bunu yapmaya yönlendir. Dünyadaki en mutlu, en sağlıklı ve hoşnut insanların kimler olduğunu araştırırsan, her birinin yaşamdaki tutkularını keşfetmiş ve günlerini bununla uğraşarak geçiren kişiler olduğunu göreceksin. Bu karar bir şekilde başkalarına da hizmet eder. Zihin gücünü ve enerjini sevdiğin bir uğraş üzerinde yoğunlaştırdığında yaşamına zenginlikler dolar. Tüm arzuların kolay ve incelikli bir biçimde yerine gelir. O halde basitçe sana heyecan veren şeyi bul ve onu yap. Eğer peşine düşmeye değecekse diye yanıtladı Julian. Değmek kavramını nasıl tanımlarsın? Dediğim gibi can tutkuların bir şekilde başkalarının yaşamını iyileştirmeli veya onlara da hizmet etmelidir. Viktor Frank bunu şu sözleriyle benim yapabileceğimden daha zarif bir biçimde ifade eder. Mutluluk gibi başarı da kovalanamaz. O bir sonuç olmalıdır. Üstelik bu yalnızca kişinin kendini büyük bir amacı adamasının planlanmamış yan etkisi olarak ortaya çıkar. Bir kez yaşama amacının ne olduğunu bulduğunda dünya canlanacak her sabah sınırsız bir enerji ve heves hazinesiyle uyanacaksın. Tüm düşüncelerin belirlediğin hedefine odaklanacak. Kaybedecek zamanın olmayacak. Böylelikle değerli zihinsel gücün değersiz düşüncelere harcanmayacak. Kaygı alışkanlığını otomatik olarak silecek. Çok daha verimli ve üretken olacaksın. İlginç bir biçimde görevini gerçekleştirmen için sana bir şekilde kılavuzluk eden bir iç dengeye Kavuştuğunu da derinden hissedeceksin. Bu muhteşem bir his. Bunu seviyorum dedi. Julian neşeyle. Şaşırtıcı. İyi hissetmeye başlamak kısmından hoşlandım. Gerçekten samimi olmak gerekirse Julian çoğu gün yataktan çıkmak istemiyorum. Bu trafikle, sinirli müvekkillerle, hırslı rakiplerle ve aralıksız negatif etkilerle mücadele etmekten çok daha iyi görünüyor. Bütün bunlar beni çok yoruyor.'' İnsanların neden bu kadar çok uyuduklarını biliyor musun? Neden? Çünkü gerçekten yapacak başka bir şeyleri yoktur da ondan. Güneşle uyanan insanların tümü ortak bir özelliğe sahiptir. Delilik mi? Çok komik. Tabii ki hayır. Onların tümünün kendi iç potansiyellerini alevlendirecek esintileri vardır. Onlar... Kendi öncelikleriyle hareket ederler ama sağlıksız ve takıntılı bir biçimde değil. Bu daha az yorucudur ve ılımlıdır. Ve bu insanlar yaşamda yaptıkları, işe duydukları istek ve sevgiyle anı yaşarlar. Dikkatleri tamamen ellerindeki işe yönelmiştir. Bu nedenle enerji sızıntısı olmaz. Bu insanlar rastlama şansını bulabileceğin en sağlıklı ve canlı bireylerdir. Enerji Sızıntısı bu kulağa biraz henüz keşfedilmemiş bir kavram gibi geliyor Julian. Bunu Harvard Hukuk Fakültesi'nde öğrenmediğine eminim. Doğru, bu kavramın öncüleri Sivana bilgeleridir. Yüzyıllardır var olmasına rağmen ilk geliştirildiği zamanlarda olduğu gibi bugün de çok önemlidir. Çoğumuz gereksiz ve sonu gelmeyen kaygılarla tükeniriz. Bu doğal canlılığımızı ve enerjimizi alıp götürür. Hiç bisikletin iç lastiğini görmüş müydün? Elbette. Tam olarak şişirildiğinde seni istediğin yere kolayca götürebilir. Ancak sızıntılar varsa lastik sonunda söner ve yolculuğun aniden son bulur. Zihninde böyle iş görür. Kaygılar değerli zihinsel enerjinin potansiyelinin tıpkı o iç lastikten kaçan hava gibi boşalmasına yol açar. Kısa sürede hiç enerjin kalmaz. Seni tükenmiş bir halde bırakarak yaratıcılık, iyimserlik ve motivasyonun senden uzaklaşır. Bu hissi biliyorum. Günlerimi çoğunlukla karmaşı içinde geçiriyorum. Aynı anda her yerde olmam gerekiyor ve kimseyi memnun edemiyormuş gibi görünüyorum. Böyle günlerde çok az fiziksel iş yapsam da tüm kaygılarım günün sonunda beni tamamen tükenmiş bir duruma getiriyor. Eve döndüğümde tek yapabildiğim kendime bir bardak viski doldurup televizyonun uzaktan kumandasına sarılmak oluyor. Kesinlikle. ''Sana bunu yapan şey aşırı stres. Ancak amacını bulduğunda yaşam çok daha kolay ve doyurucu olacak. Ana hedefinin ve kaderinin ne olduğunu keşfettiğinde yaşamın boyunca bir tek gün daha çalışmak zorunda kalmayacaksın.'' ''Erken emeklilik mi?'' ''Hayır.'' dedi Julian. Seçkin bir avukat olduğu günlerde ustalaştığı anlamlı ses tonuyla. ''İşin sana eğlence gibi gelecek.'' Öncelikle tutkumu ve amacımı aramak üzere işimden vazgeçmek biraz riskli olmaz mı? Demek istiyorum ki bir ailem ve sorumluluklarım var. Dört insanın sorumluluğunu taşıyorum. Mesleğini hemen yarım bırakmandan bahsetmiyorum. Ancak risk almaya başlamalısın. Şöyle bir silkelen. Örümcek ağlarından kurtul. Üzerinden daha az geçilmiş yolları dene. Çoğu kimse kendi güvenli alanlarına hapsolmuş halde yaşar. Yogi Raman kendim için yapabileceğim en iyi şeyin düzenli olarak bu alanın ötesine geçmek olduğunu bana açıklayan ilk insandı. Kalıcı kişisel milgeliğe ve kendi do kendi doğuştan sahip olduğun şeyleri anlamaya giden yol budur. Peki nedir bu şeyler? Zihnin, vücudun ve ruhun. O halde hangi riskler riskleri almam gerekiyor? Alışa geldiğin gibi olmayı bırak. Yaptıklarını hep istediğin gibi yapmaya başla. Aktör olmak için hukuku bırakan avukatlar ve caz müzisyeni olmak için istifa eden muhasebeciler tanıyorum. Bunu yaparak çok zamandır kendilerinden uzak olan derin mutluluğu buldular. Artık yılda iki tatil ve caymanlarda yazlık bir evin masraflarını karşılamaya güçleri yetmiyorsa ne olmuş? Hesaplı risk almanın çok getirisi olacaktır. Böyle devam ederek nereye varabilirsin? Söylemek istediğini anlıyorum. O halde düşünmek için kendine zaman ver. Burada olmanın gerçek nedenini keşfet, sonra bunu gerçekleştirmek için gereken cesareti göster. Kusura bakma Julian, ancak tüm yaptığım zaten düşünmek. Aslında benim sorunum biraz da fazla düşünüyor olmamdan kaynaklanıyor. Zihnim hiç durmuyor. İçi zihinsel gevezelikle dolu. Bu beni kimi zaman çıldırtıyor. Sana önerdiğim şey farklı. Tüm Sivan'a bilgeleri her gün Yalnızca nerede oldukları değil, nereye gidecekleri konusunda da sessizce düşünmek için zaman ayırırlar. Her gün amaçlarını ve yaşamlarını nasıl sürdürdüklerini düşünürler. En önemlisi, bir sonraki günü nasıl daha iyi kılabilecekleri hakkında derin ve samimi bir düşünme içine girerler. Her gün artan iyileşmeler sonunda pozitif bir değişikliğe yol açan kalıcı sonuçlar verir. O halde yaşamım hakkında düşünmek için zaman ayırmalıyım. Evet, her gün 10 dakika odaklanmış halde düşünmenin bile yaşam kaliten üzerinde büyük etkisi olacaktır. Söylediklerini anlıyorum Julian. Sorun şu ki gün bir kez başladığında yemek için bile 10 dakika zaman bulamıyorum. Dostum, düşüncelerini ve yaşamını iyileştirmek için zamanın olduğunu so olmadığını söylemek, benzin almak için durmaya zamanının olmadığını, çünkü arabayı sürmekle meşgul olduğunu söylemek gibi bir şey. Bu sonunda. Seni yolda bırakacaktır. Evet biliyorum. Hey benimle bir takım teknikleri paylaşacaktın Julian dedim. İşittiğim bilgeli bilgeliği uygulamak için birkaç pratik yol öğrenmek umuduyla. Zihnini ustalaştırmak için diğerlerinin üzerinde yükselen bir teknik var. Bu onu bana büyük bir inanç ve güvenle öğreten Sivana bilgelerinin en sevdiklerinden biri. Bunu yalnızca 21 gün uyguladıktan sonra yıllardır olduğundan daha enerjik, hevesli ve canlı hissetmeye başlamıştım. Bu teknik binlerce yıldan daha eski. Gülün kalbi olarak adlandırılıyor. Biraz daha anlatsana. Bu egzersizi gerçekleştirmek için tüm ihtiyacın taze bir gül ve sessiz bir yer. Doğal ortam en iyisi ama sessiz bir oda da yeterli olacaktır. Gülün merkezine doğru gözlerini ayırmadan bakmaya başla. Bu onun kalbidir. Yogi Raman bana bir gülün yaşama çok benzediğini söylemişti. Yolunda ilerlerken dikenlerle karşılaşırsın. Ancak eğer inançlıysan ve düşlerine güveniyorsan sonunda dikenleri aşarak çiçeğin görkemli güzelliğine ulaşırsın. Güle bakmaya devam et. Renklerine, dokusuna ve şekline dikkat et. Güzel kokusunu içine çek ve yalnızca Önünde duran bu mükemmel varlığı düşün. yeni zihnine başka düşünceler girecek ve dikkatini gülün kalbinden uzaklaştıracak. Bu eğitimsiz bir zihnin işaretidir. Ama üzülmen gereksiz. İlerleme çabuk gelecektir. Basitçe dikkatini tekrar odaklandığı varlığa yönelt. Kısa sürede zihnin gelişecek ve disiplin kazanacak. Hepsi bu mu? Kolay görünüyor. Güzelliği de burada can diye yanıtladı Julian. Ancak etkili olması için bu merasimin her gün gerçekleştirilmesi gerek. İlk birkaç gün bu egzersizi 5 dakika bile sürdürmek sana zor gelebilir. Çoğumuz o kadar çılgın bir hızla yaşıyoruz ki, gerçek dinginlik ve sessizlik yabancı ve rahatsız edici bir şey gibi geliyor. Sözlerimi duyan çoğu kişi oturup bir çiçeği seyredecek zaman, zamanı olmadığını söyleyecektir. İşte bu insanlar sana çocukların kahkahalarından veya Yağmurda yalın ayak yürümekten keyif alacak zamanları olmadığını söyleyecek olanlardır. Böyle işler için çok meşgul olduklarını anlatırlar. Arkadaşlık kurmak için bile zamanları yoktur. Çünkü arkadaşlık da zaman ister. Böyle çok insan tanıyor olmalısın. Ben de onlardan biriydim dedi Julian. Sonra sustu ve keskin bakışlarını büyük annemin, eşim ve bana verdiği varlığıyla evimizi ısıtan duvar saatine dikerek hareketsiz kaldı. ''Yaşamlarını böyle geçirenleri düşündüğümde babamın eserlerinden çok hoşlandığı eski bir İngiliz romancının sözlerini hatırlarım. Kişi, saat ve takvimin gözlerini yaşamın her anının bir mucize ve bir gizem olduğu gerçeğine kör etmesine izin vermemelidir.'' derdi. ''Kararlı ol ve gülün kalbini özümsemek için uzun ve daha uzun zaman ayır.'' diye devam etti Julian derin bir ses tonuyla. Bir ya da iki hafta sonra bu egzersizi dikkatin başka objelere kaymaksızın 20 dakika sürdürebiliyor olacaksın. Bu zihin kalesinin kontrolünü geri almakta olduğunun ilk işareti olacak. Sonra neye odaklanmasını emredersen ona odaklanacak. Ardından senin için olağanüstü şeyler yapabilen mükemmel bir hizmetkar olacak. Unutma ki ya sen zihnini yönetirsin ya da o seni yönetir.'' Daha açık bir ifadeyle çok daha dingin olduğunu hissedeceksin. Toplumun büyük kısmının yakasına yapışan kaygı alışkanlığını silmede kayda değer bir ilerleme sağlayacak, daha fazla enerji ve iyimserliğin keyfini çıkaracaksın. Daha önemlisi seni çevreleyen birçok armağanı takdir etme yetisiyle birlikte yaşamına giren mutluluk hissini fark edeceksin. Her gün ne kadar meşgul olursan ol ve ne kadar güçlükle karşılaşırsan karşılaş, gülün kalbine dön. Burası senin vahandır, senin sessiz sığınağındır. Huzur adamdır, sessizlik ve dinginlikte bir güç olduğunu asla unutma. Dinginlik, yaşayan her şeye nüfuz etmiş olan evrensel zekanın kaynağıyla bağlantı için bir basamaktır. Duyduklarım karşısında şaşkınlığa düşmüştüm. Böylesine sade bir stratejiyle yaşam kalitemi büyük ölçüde iyileştirmem gerçekten mümkün olabilir miydi? Sende gördüğüm çarpıcı değişiklikte günün kalbinden fazlası olmalı diyerek merakımı dile getirdim. Evet, bu doğru. Aslında yaşadığım dönüşüm son derece etkili birçok stratejiyi uyumlu bir şekilde kullanmamın sonucu olarak ortaya çıktı. Endişeye kapılma. Bunlar da sana biraz önce anlattığım egzersiz kadar basit ve aynı şekilde güçlü. Senin için anahtar zihnini fırsatlarla dolu bir yaşam sürme fikrini açmaktır. Julian bu bilgi pınarını Sivana'da öğrendiği sırları açıklamaya devam etti. Zihni ve kaygı ömrünü tüketen diğer negatif etkilerden kurtarmakla, özellikle işe yarayan bir teknikle Yogi Rama'nın karşı düşünce olarak adlandırdığı kavrama dayanır. Doğanın görkemli yasaları altında öğrendim ki, zihin belirli bir anda yalnızca bir düşünceyi barındırabilir. Bunu kendin dene can, doğru olduğunu göreceksin. Denedim ve doğruydu. Herhangi biri bu az bilinen gerçeği kullanarak kısa sürede pozitif bir zihin yapısı kazanabilir. Süreç çok açıktır. Zihninin odak noktasını istemediğin bir düşünce işgal ettiğinde onu hemen moralini düzeltici bir başkasıyla değiştir. Sanki zihnin dev bir görüntü oynatıcı ve zihnindeki her düşüncede bir görüntüymüş gibi. Olumsuz bir görüntü ekrana geldiğinde bunu olumlu bir tanesiyle değiştirmek için geçiş düğmesine bas. Boynumdaki bu tespihe benzer kolye işte burada devreye giriyor diye ekledi Julian artan bir heyecanla. Olumsuz bir düşünceye kapıldığımı her fark ettiğimde bu kolyeyi alır ve bir boncuğunu çıkarırım. Bu kaygı boncukları sırt çantamda taşıdığım bir kapta birikir. Hep birlikte bana zihinsel ustalık yolunda hala kat etmem gereken çok mesafe olduğunu ve zihnimi dolduran düşüncelere karşı sorumluluğumu ince bir biçimde hatırlatırlar. Hey bu gerçekten harika, gerçekten pratik bir uygulama. Buna benzer bir şeyi hiç duymamıştım. Bana karşı düşünce felsefesi hakkında daha çok şey anlat. İşte sana gerçek yaşamdan bir örnek. Diyelim ki mahkemede kötü bir gün geçirdin. Yargıç, yasayı yorumlama şeklin konusunda seninle aynı düşüncede değil. Karşı taraf son, derecede, son derece saldırgan ve müvekkilin performansından hiç memnun değil. Eve dönüp kasvet içerisinde koltuğa gömülüyorsun. Birinci adım, sözün ettiğimiz olumsuz düşüncelere kapıldığının farkına varmaktır. Kendini bilmek, kendini kontrol etme ustalığında bir basamaktır. İkinci adım, iç karartıcı düşüncelerin zihninde dolması ne kadar kolaysa, bunların keyifli olanlarla değiştirebilmenin o kadar kolay olduğunun bir an önce farkına varmandır. Yani kasvetin karşıtını düşünmelisin, neşeli ve enerjik olmaya yoğunlar, mutlu olduğunu hisset. Belki gülümsemeye bile başlayabilirsin. Vücudunun neşeli ve heyecanlı olduğun zamanlarda yaptığın gibi hareket ettir. Dik otur, derin nefes al ve zihnin gücünü pozitif düşünceler için eğit. Hislerinin dakikalar içinde belirgin biçimde değiştiğini fark edeceksin. Hatta daha önemlisi karşı düşünce pratiğini sürdürür ve bunu alışkanlık haline getirip zihnini ziyaret eden her olumsuz düşünceye uygularsan haftalar içinde artık bunların etkisinin kalmadığını göreceksin. Nereye varmak istediğimi anlayabiliyor musun? Julian açıklamasını sürdürdü. Düşünceler canlı yaşayan şeylerdir. Küçük enerji paketleri diyelim istersen. Çoğu kimse düşünme biçimi üzerinde düşünmez. Fakat düşünce tarzının kalitesi, yaşam kaliteni belirler. Düşünceler tıpkı içinde yüzdüğün göl veya üzerinde yürüdüğün cadde gibi maddi dünyanın parçalarıdırlar. Zayıf zihinler zayıf davranış biçimlerine yol açar. Günlük pratiklerle herkesin geliştirebileceği güçlü, disiplinli bir zihin mucizeler gerçekleştirebilir. Dokdolu bir yaşam sürmek istiyorsan, en değerli varlıklarına gösterdiğin özeni düşüncelerine de göster. İçindeki çalkantıları gidermek için çok çalış. Ödülleri çok fazla olacaktır. Düşünceleri asla yaşayan varlıklar olarak görmemiştim, Julian, diye yanıtladım. Bu keşfe hayran kalarak. Ama onların dünyamdaki her unsuru etkilediğini görebiliyorum. Sivana bilgeleri insanların yalnızca satvik veya başka bir deyişle saf düşünceler barındırması gerektiğini inanırlar. Onlar bu düzeye az önce seninle paylaştığım tekniklerin yanı sıra doğal beslenme olumlu ifadeleri tekrarlama ve mantralar ya da onların deyimiyle bilgelik dolu kitaplar okuma ve çevrelerindekilerin aydınlanmış kişiler olmasına her zaman özen gösterme gibi pratiklerle ulaşmışlardır. Zihinlerinin tapınağına saf olmayan tek bir düşünce bile girse, kilometrelerce uzaktaki muazzam bir şelaleye yürüyüp dondurucu, dondurucu soğuğa dayanamaz hale gelene kadar bu buz gibi suyun altında kalarak kendilerini cezalandırırlardı. Bana bu bilgelerin akıllı kişiler olduklarını söylediğini düşünüyordum. Küçücük bir olumsuz düşünceye kapıldıkları için Himalayaların derinliklerinde dondurucu bir şelalenin altında beklemek bana aşırı bir tavır gibi geldi. Birinci sınıf bir hukuk savaşçısı olarak geçirdiği onca yılın sonucu olarak Julia'nın yanıtı yıldırım gibi geldi. Can, açık konuşacağım, gerçekten tek bir olumsuz düşünceye sahip olma lüksün dahi yok. Gerçekten mi? Gerçekten. Kaygı verici bir düşünce bir embriyo gibidir. ''Oluştuğunda küçüktür ama büyür ve daha çok büyür. Kısa süre sonra kontrolü eline alır.'' Julian bir an sustu ve sonra gülümsedi. Seyahatimde öğrendiğim felsefeye dair konuşurken fikrini yaymaya çalışan bir vaiz gibi göründüysem özür dilerim. Ben yalnızca birçok insanın tatminsiz, sönük ve mutsuz yaşamını iyileştirebilecek araçlar keşfettim. Günlük alışkanlıklarında günün kalbi tekniği ve karşı düşünce uygulamasını kapsayan birkaç küçük değişiklik insanlara sahip olmak istedikleri hayatı sağlayacaktır. Sanırım bunu bilmeyi hak ediyorlar. Yogi Raman'ın gizemli öyküsündeki bir sonraki imgiye geçmeden önce sana kişisel gelişiminde büyük yardımı olacak bir sırrı daha açıklamak istiyorum. Bu sır her şeyin önce zihinde sonra da gerçeklikte olmak üzere iki kez yaratıldığına ilişkin kadim ilkeye dayanıyor. Sana düşüncelerin birer varlık fiziksel dünyamızı etkilemek için gönderdiğimiz maddi olaklar olduğunu az önce söylemiştim. Dış dünyanda belirgin değişiklikler yapmayı umuyorsan değişime önce düşüncelerinin niteliğinde başlaman gerektiğini açıklamıştım. Sivana bilgelerinin, düşüncelerinin saf ve erdemli olmasını sağlamak için mükemmel bir yöntemleri vardı. Bu teknik, arzularını gerçeğe dönüştürmede son derece etkili ve bir o kadar da kolaydı. Yöntem herkes için işe yarar. Maddi servet peşinde olan genç bir avukat, daha zengin bir aile yaşantısı arayan bir anne veya daha çok satış yapmak isteyen bir pazarlamacı içinde işe yarayacaktır. Bu teknik, Bilgelerce gölün sırrı olarak adlandırılıyor. Öğretmenler sabahın erken saatlerinin faydalanabilecekleri büyülü unsurlar taşıdığına inanır ve bu uygulama için sabah saat 4'te uyanırlardı. Daha sonra bilgeler onları yaşadıkları bölgenin aşağılarına götüren bir dizi dar ve sert dağ yolunda ilerlerdi. Vardıklarında bir açıklığa ulaşana kadar muhteşem çam ağaçları ve egzotik çiçeklerin arasında zor seçilen bir patikada yürürlerdi. Açıklığın kenarında binlerce küçük beyaz lotus çiçeğiyle kaplı masmavi bir göl vardı. Gölün suyu göz alıcı biçimde kıpırtısız ve huzur vericiydi. Gerçekten de mucizevi bir manzaraydı. Bilgeler bana gölün atalarına asırlar boyunca arkadaşlık ettiğini anlattılar. Gölün sırrı neydi diye sordum sabırsızca. Julian bilgelerin gölün durgun sularına baktıklarını ve düşlerinin gerçekleşmesini gözlerinde canlandırdıklarını anlattı. Yaşamlarında geliştirmek istedikleri şey disiplinin erdemi ise canlandırdıkları bu resimde kendilerini şafakta uyanıp fiziksel egzersizlerini aksatmadan uygulayıp günlerini sessizlik içinde iradelerini kuvvetlendirmekle geçirirken görüyorlardı. Eğer daha çok neşe arıyorlarsa göle bakıp kendilerini zapt edilemez kahkalar atarken veya kardeşleriyle her karşılaşmalarında onları gülümserlikten görüyorlardı. Eğer arzuladıkları cesaretse bir kriz veya meydan okuma karşısında güçlü biçimde harekete geçtiklerini tasavvur ediyorlardı. Yogi Raman bir keresinde bana çocukluğunda yaşıtlarından daha ufak tefek olduğu için güven eksikliği yaşadığını anlatmıştı. Ona müşfik ve kibar davransalar da çevresel etkilerle güvensiz ve utangaç biri olmuştu. Bu zayıflığı ortadan kaldırmak için Yogi Raman bu eşsiz köşeye gelmiş ve gölü olmayı umduğu kişinin görüntüsünü yansıdan bir perde olarak kullanmıştı. Bazen kendisini uzun boylu, güçlü ve etkileyici bir sesle konuşan bir lider durumunda hayal etmiş, bazense yaşlandığında olmak istediği kişi gözünde canlanmıştı. Sonsuz bir içsel gücü olan karakter sahibi bir bilge, yaşamında sahip olmak istediği tüm erdemleri ilkin bu gölün yüzeyinde görmüştü. Aylar içinde Yogi Raman zihninde olacağını gördüğü kişi haline geldi. Görüyorsun can, zihin resimlerle işler. Resimler kendine bakışına etki eder ve kendine bakışın da hissediş, davranış ve başarma biçimini etkiler. Kendine bakışın sana başarılı bir avukat olmak için fazla genç, veya değişiklik yapmak için fazla yaşlı olduğunu söylüyorsa, bu amaçlarına asla ulaşamazsın. Kendine bakışın, amaçlarla, mükemmel sağlık ve mutlulukla dolu yaşamların, yalnızca seninkinden farklı yapıları olan insanlara özgü olduğunu söylüyorsa, bu kehanet sonunda senin gerçekliğin haline gelecektir. Ama zihninin perdesine ilham verici, canlı resimler yansıtırsan, yaşamında mükemmel şeyler olmaya başlar. Einstein bir keresinde, Düş gücü bilgiden daha önemlidir demiş. Her gün belirli bir süreyi birkaç dakika bile olsa yaratıcı düşünce pratiği için ayırmalısın. Kendini olmak istediğin kişi gibi gör. Bu ister büyük bir yargıç, ister güçlü bir baba, isterse toplumun önemli bir ferdi olsun. Gölün sırrını uygulamak için özel bir göl bulmam gerekiyor mu diye sordum safça. Hayır, gölün sırrı sadece bilgilerin zihne etki etmek için kullandıkları, ebedi tekniğe verdikleri bir ad. Gerçekten istersen bu yöntemi oturma odanda veya ofisinde bile uygulayabilirsin. Kapını kapat, telefonları beklet ve gözlerini yum. Birkaç derin nefes al. iki ya da üç dakika sonra rahatlamaya başladığını hissedeceksin. Sonra olmak istediğin, sahip olmak ve yaşamına katmak istediklerine dair tüm zihinsel resimleri gözünde camlandır. Dünyanın en iyi babası olmak istiyorsan kendini çocuklarınla oynayıp gülerken sorularına açık kalplilikle cevaplar verirken hayal et. Gergin bir durumda bile onlara incelikle ve sevgiyle davrandığını düşün. Benzer bir sahne gerçekliğin tuvalinde şekillendiğinde eylemlerine hakim olmanın provasını yap. Canlandırmanın büyüsü pek çok duruma uyarlanabilir. Bunu mahkemede daha etkili olmak, ilişkilerini kuvvetlendirmek ve kendini manevi açıdan geliştirmek için kullanabilirsin. Bu yöntemin sürekli kullanımı eğer senin için önemliyse, büyük maddi kazanç da sağlayacaktır. Zihninin istediğin her şeyi yaşamasına çekecek manyetik bir güç olduğunu bir an önce anlamalısın. Yaşamında bir eksiklik varsa bu düşüncelerinde de bir eksiklik olduğundandır. Zihin gözünde harika resimler canlandır. Tek bir olumsuz görüntü bile zihnini zehirleyecektir. Bir kez bu kadim tekniği yaşamına getirdiklerinden keyif almaya başladığında zihninin üstü potansiyelini kavrayacak ve içinde uyuyan yetenek ve enerji deposunun kapılarını açmaya başlayacaksın. Julian sanki yabancı bir dilde konuşuyor gibiydi. Bugüne değin zihnin maddi ve manevi bolluğu çeken manyetik gücünden söz edildiğini hiç duymamıştım. Hayal etmenin ve bunun için dünyamızın her unsuru üzerindeki büyük etkilerinden söz edildiğini de hiç işitmemiştim. Ama yine de içimde bir yerde Julian'ın söylediklerine inancım vardı. Bu adam karar verme ve zihinsel yetenekleri kusursuz biriydi. Bu adam hukuk alanında zekasıyla uluslararası saygınlık kazanmış biriydi. Bu adam şu anda yürümekte olduğum yolu çoktan kat etmiş ve geriye dönmekte olan bir insandı. Julian doğuya seyahatinde bir şeyler keşfetmişti. Bu kesindi. Onun fiziksel canlılığına, belirgin, dinginliğine ve gözle görülür değişimle bakınca öğütlerini dinlemek akıllıca bir davranış olurdu. Üzerinde düşündükçe duyduklarım bana daha anlamlı geliyordu. Kuşkusuz zihnin çoğumuzun halen kullandığından çok daha fazla potansiyeli vardı. Yoksa bir anne nasıl olur da altında sıkışan çocuğunu kurtarmak için yerinden kalkmayacak bir otomobili kaldırabilirdi? Savaş sanatı ustaları tuğla yığınlarını ellerinin bir darbesiyle nasıl kırabilirlerdi? Doğulu yogiler irade gücüyle kalplerini nasıl yavaşlatabilir veya büyük acılarla nasıl gözlerini bile kırpmadan başa çıkabilirlerdi? Belki bendeki asıl sorun her varlığın sahip olduğu armağanlara olan inançsızlığımdı. Bu akşam karşımda oturan Himalayalarda bir keşişe dönüşmüş bu eski milyoner avukat belki de yaşamımı daha yüksek düzeylere çıkarmam için bir uyanış çağrısıydı. Ama Julian, bu egzersizleri ofisimde yapmak diye cevap verdim. İş arkadaşlarım bu halimle yeterince tuhaf biri olduğumu düşünüyor zaten. <gülüyor> Yogi Raman ve birlikte yaşadığı tüm bilgeler, kuşaklar boyu onlara aktarılan bir deyişi sıklıkla kullanırlardı. İkimiz için de önemli olduğunu söyleyebileceğim bu akşamda, bunu sana aktarmak benim için bir ayrıcalık olacaktır. Sözler şöyle. Başka bir insandan üstün olmanın asil bir tarafı yoktur. Gerçek asalet, önceden olduğundan daha üstün biri haline gelmekte yatar. Bütün bunlarla varmak istediğim nokta, yaşamını iyileştirmek ve hak ettiğim biçimde yaşamak istiyorsan, kendinle yarışman gerektiği, başkalarının senin hakkında söyledikleri önemli değildir. Senin kendin hakkında söylediklerin önemlidir. Yaptığın şeyin doğru olduğunu biliyorsan, başkalarının yargıları hakkında, kaygılanmamalısın. Kendi vicdanına ve kalbine göre doğru olduğunuz, olduğu sürece istediğin her şeyi yapabilirsin. Doğru olanı yapmaktan asla utanç duyma. Düşüncenin doğru olup olmadığına karar ver ve ona bağlı kal. Ve Tanrı aşkına kendi değerlerini asla başkalarının değerleriyle ölçme. Yogi Raman başka birinin hayalleri hakkında düşünerek geçirdiğin her saniyeyi kendinden çalmış olursun derdi. Gece yarısını yedi dakika geçmişti. Açıkçası azıcık bile yorgunluk hissetmiyordum. Bunu Julian'la paylaştığımda bir kere daha gülümsedi. Şimdi aydınlanmış yaşamanın ilkelerinden birini daha öğrendin. Yorgunluk büyük ölçüde zihnin bir yaratısıdır. Yönelimleri ve düşleri olmadan yaşayan insanların yaşamına yorgunluk hükmeder. Sana bir örnek vereyim. Hiçbir öğleden sonra ofisinde sıkıcı dava raporlarını okurken zihnin konudan uzaklaştığı, Kendini uykunu hissettiğin oldu mu? Ara sıra diye yanıtladım. Bunun benim için çalışma biçimi olduğunu açığa çıkarmamaya çalışarak elbette çoğumuz çalışırken uykumuzun geldiğini hissedebiliriz. Ama o sırada bir arkadaşın arar ve akşam top oynamaya gitmeyi veya golf maçında ona yardım etmeni isterse eminim yaşama dönüyorsundur. Yorgunluğundan eser kalmıyordur. Bu doğru bir değerlendirme oldu mu? Evet, yeterince doğru sayın avukat. Julian kendini kaptırdığını farkındaydı. O halde yorgunluk sıkıcı işlerle uğraşırken zihin tarafından bir koltuk değneği gibi kullanma amacıyla yaratılan kötü bir alışkanlıktan başka bir şey değildir. Bu akşam açıkça görülüyor ki öykümden etkilendin ve bana açıklanan ilmi öğrenmeye isteklisin. İlgin ve zihinsel odaklanışın sana enerji veriyor. Bu akşam zihnin ne geçmişte ne de gelecekte tamamen şu anda konuşmamıza odaklanmış durumda. Zihnini sürekli, anı yaşamaya yöneltirsen, sınırsız enerjiye sahip olursun. Saat kaçı gösterirse göstersin. Başımı sallayarak onayladım. Julia'nın bilgeliği açıktı ve ben anlattıklarının çoğuna yabancıydım. Sanırım Sadu'yu o kadar da müşterek değildi. Babamın ben büyürken söylemeyi adet edindiği, yalnızca arayanlar bulur sözü üzerinde düşündüm. Keşke benim var Bölüm 7 Uygulama Özeti Julia'nın bilgeliğinin özü. Sembol, bahçe. Erdem, zihninizin hakimi olun. Bilgelik, zihninizi geliştirin. Beklentilerinizin ötesinde çiçekler açacaktır. Yaşam kaliteniz, düşüncelerinizin kalitesi tarafından belirlenir. Hata yoktur, sadece dersler vardır. Engelleri, kişisel gelişim ve manevi zenginleşme için fırsat olarak görün. Teknikler, gülün kalbi, Karşıt düşünce, gölün sırrı, alıntı. Mutluluğun sırrı basittir. Gerçekten yapmayı sevdiğiniz şeyi bulun ve tüm enerjinizi onu gerçekleştirmeye yöneltin. Bunu yaptığınızda yaşamınız zenginleşir ve tüm arzularınız kolayca ve fazlasıyla gerçekleşir. Ferrarisini satan bilge. 8. Bölüm İç Ateşinizi Uyandırmak Kendinize güvenin. Tüm hayatınız boyunca yaşamaktan haz duyacağınız yaşam biçimini yaratın. Olasılığın küçük içsel kıvılcımlarını körükleyip başarı alevlerine dönüştürerek kendinizi olabilecek en yüksek seviyeye taşının. Foster MacLean Yogi Raman'ın Himalayaların tepesinde Küçük mistik öyküsünü benimle paylaştığı gün aslında pek çok açıdan bugün oldukça benziyordu dedi Julian. Gerçekten mi? Sohbetimiz akşam başladı ve gece geç saatlere kadar devam etti. İkimizin arasında öyle bir kimya vardı ki neredeyse havada elektrik çıtırtıları duyuluyordu. Sana daha önce de söylediğim gibi, Raman'la ilk karşılaştığım andan itibaren onun hiç sahip olmadığım erkek kardeşim olduğunu hissettim. Bu gece burada karşımda oturmuş, yüzündeki meraklı ifadeye bakarken aynı enerjiyi ve bağı hissediyorum. Arkadaş olduğumuz zamandan beri seni her zaman küçük kardeşim olarak düşündüğümü de söyleyeyim. Gerçeği söylemek gerekirse sende kendimden çok fazla şey gördüm. Müthiş bir avukattın Julian. Ne kadar etkili olduğunu hiçbir zaman unutmayacağım. Geçmişinin müzesini dolaşmaya hiç ilgi duymadığı açıktı. Can, Yogi Raman'ın öyküsündeki unsurları anlatmaya devam etmek istiyorum. Ama bunu yapmadan önce bir şeyi vurgulamam gerekiyor. Şu ana değin, eğer istikrarlı biçimde uygularsan, sen de kişisel değişim için mucizeler yaratabilecek son derece etkili bir stratejiyi öğrendin. Bu gece sana kalbimi açacağım ve bildiğim her şeyi sana anlatacağım. Çünkü bu benim görevim. Ancak senin de bu tip bir rehberlik arayan kişilere bu ilme aktarmanın ne kadar önemli olduğunu tam olarak anladığından emin olmak istiyorum. Oldukça büyük sorunları olan bir dünyada yaşıyoruz. Olumsuzluklar dünyayı istila etmiş ve toplumumuzdaki birçok kişi dümensiz gemiler gibi savruluyor. Ve bu zavallı ruhlar onları kayalık kıyılara çarpmaktan koruyacak bir deniz feneri arıyor. Bir anlamda kaptanlık görevini üstlenmelisin. Senin Sivana bilgelerinin mesajını ona ihtiyacı olan herkese ulaştırmayı kabul edeceğine güveniyorum. Biraz düşündükten sonra Juliana bu görevi kabul edeceğim konusunda inançla söz verdim. Bunun üzerine tutkulu bir şekilde de devam etti. Tüm bu etkinliğin güzel yanı başkalarının yaşamlarını daha iyi duruma getirmeye çalıştıkça kendi yaşamının da en yüksek boyutlarına yükselmesidir. Bu gerçek olağanüstü yaşama ilişkin eski bir dünya görüşüne dayanmaktadır. Can kulağıyla dinliyorum. Temelde Himalayalardaki bilgeler, yaşamlarını basit bir kuralla yönlendirirler, en fazla kişiye hizmet eden, duygusal, fiziksel, zihinsel ve manevi açıdan en fazlasını elde eder. Bu, iç huzura ve dış doyuma giden yoldur. Eskiden başkalarını inceleyen kişilerin bilgi, Kendilerini inceleyen kişilerin ise aydınlanmış olduklarını okumuştum. Burada belki de ilk kez olarak kendisini, belki de en yüksek değerlerini bile gerçek anlamda tanıyan bir adam görüyorum. Yalın giysileri içinde ve yumuşak yüzünde taptaze bir buda gülümseyişiyle Julian Mantle her şeye sahip gibi duruyordu. İdeal sağlık, mutluluk ve evren kaleidoskopundaki çok önemli görevi ama hiçbir şey yoktu. Bu da bizi deniz fenerine getiriyor dedi Julian görevine odaklanarak. Bunun Yogi Rama'nın öyküsünde nereye oturacağını merak ediyorum. Açıklamaya çalışacağım diye cevap verdi. Duygusal dünyayı terk etmiş, avukatlıktan bilgeliğe ulaşmış bir kişiden çok iyi eğitilmiş bir profesör edasıyla. Artık zihnin verimli bir bahçe olduğunu ve ürün vermesi için onu her gün beslemen gerektiğini biliyorsun. Saf olmayan düşünce ve eylem çalılarının Zihin bahçeni ele geçirmesine asla izin verme. Zihninin kapısında nöbet tut. Sağlıklı ve güçlü kalmasını sağla. Eğer izin verirsen yaşamında mucizeler yaratacaktır. Duraksayarak söyledikleri üzerinde kısa bir süre düşünme, düşünmeme izin verdikten sonra devam etti. Bahçenin tam ortasında görkemli bir deniz feneri olduğunu hatırlıyorsundur. Bu sembol aydınlanmış bir yaşantı için sana kadim bir ilkeyi anımsatacak. Yaşamın amacı, amacını yaşatmaktır. Gerçekten aydınlanmış kişiler, yaşamdan duygusal, maddesel, fiziksel ve manevi açıdan ne istediğini bilen kişilerdir. Yaşamının her yönü için açıkça belirlenmiş öncelikler ve hedefler, deniz fenerinkine benzer, bir rol oynayarak sana denizde hava bozduğunda kılavuzluk eder ve sığınak sağlar. Gördüğün gibi Can, gittiği yönü değiştirdiği anda, Herkes yaşamında kökten değişiklikler yaratabilir. Fakat gittiğini bile bilemezsen vardığında oraya ulaştığını nasıl anlayabilirsin? Julian beni Yogiramanın bu prensibi onunla birlikte ele aldığı zamanlara götürdü. Bilgenin söylediklerini kelimesi kelimesini hatırlıyordu. Yaşam ne kadar tuhaf demişti Yogi Raman. Kişi daha az çalıştığında mutluluğu yakalama şansının da daha fazla olduğunu düşünebilir. Ancak mutluluğun gerçek kaynağı tek kelimeyle ifade edilebilir. Başarı. Kalıcı mutluluğa hedeflerine ulaşmak için sürekli çalışarak ve yaşamın amacı yönünde güvenle ilerleyerek ulaşılır. Bu, derinlerde bir yerde saklanan iç ateşini canlandırmanın sırrıdır. Başarı odaklı toplumunda binlerce mil uzağa seyahat edip Himalayalarda yaşayan bir grup mistik ile konuştuktan sonra mutluluğun ebedi sırrının Başarı olduğunu öğrenmenin kaderin bir oyunuymuş gibi göründüğünü anlıyorum. Ancak bu doğru. İşkolik keşişler dedim muzip bir ifadeyle. Tam tersi, bilgeler muazzam bir şekilde üretken insanlar olsalar da üretkenlikleri çılgınlık boyutlarında değildi. Daha çok barışçı, odaklanmış, zen tarzı bir üretkenlikti. Nasıl yani? Onların yaptığı her şeyin bir amacı vardı. Modern dünyadan uzaklaşmalarına ve son derece manevi bir varoluş içinde yaşamalarına karşın oldukça verimliydiler. Kimileri felsefi sorgulamalarını iletirken öbürleri zihinlerini güçlendiren ve yaratıcılıklarına meydan okuyan düşsel zengin ifadelerle dolu şiirler yazardı. Ancak kimileri de zamanlarını kadim lotus pozisyonunda aydınlanmış heykeller gibi oturup tam bir sessizlik içinde düşünerek geçirirlerdi. Sivana bilgeleri zamanlarını boşa harcamazlardı. Kolektif bilinçleri onlara yaşamlarının bir amacı olduğunu ve görevlerinin onu gerçekleştirmek olduğunu söylüyordu. Sözlerinin bende bıraktığı etkiyi görmek için bir süre sustu. Yogi Raman bana şöyle demişti. Burada zamanın akmıyormuş gibi göründüğü Sivana'da bir grup yalın hiçbir mal varlığı olmayan bilgenin neye ihtiyacı olabileceğini veya neyi başarmak isteyebileceklerini merak ediyor olabilirsin. Ancak başarının maddesel olması gerekmez. Kişisel olarak benim amaçlarım zihinsel huzura, benliğime hakim olmaya ve aydınlanmaya ulaşmaktır. Bu hedeflerime ulaşamadan yaşamım sona ererse, kendimi hedeflerimde başarısız olmuş ve tatmin olmamış hissederek öleceğime eminim. Julian Sivana'daki öğretmenlerinden birinin, İlk kez kendi ölümlülüğü hakkında konuştuğunu duymuştu. Yogiraman yüzümdeki ifadeden bunu anlamıştı. Sakin bir tavırla, endişelenmene gerek yok dostum dedi. Yüz yaşamın üzerindeyim ve çabuk ölmek gibi bir niyetim yok. Anlatmaya çalıştığım, yaşamın boyunca ulaşmak istediğin hedeflerini somut olarak bildiğin zaman, bunlar maddesel, duysal, fiziksel veya manevi olabilirler. Günleri, onların günlerini. Onları gerçekleştirmek için çaba göstererek geçirirsen sonunda ebedi mutluluğu yakalarsın. Senin yaşamın da benimki gibi keyifli olur ve muazzam gerçekliği tanırsın. Fakat önce yaşamının amacını bilmeli ve sonra da bu hayali tutarlı bir eylemlerle gerçe gerçeğe dönüştürmelisin. Biz bilgeler buna darma deriz. Sankritçe'de bu yaşamın amacı anlamına gelir. Yaşam boyu süren mutluluk darmanın gerçekleşmesiyle mi kazanılır diye sordum. Kesinlikle, darmadan iç uyum ve uzun süreli tatmin pınarları akar. Darma, bu dünyada yaşamını sürdüren, her birimizin destansı bir görevi olduğunu söyleyen eski bir ilkeye dayanır. Hepimize yaşamımızın bu görevini kolayca gerçekleştirmemiz için benzersiz yetenekler ve özellikler verilmiştir. Buradaki anahtar onları keşfetmek, ve bunu yaparken de yaşamın esas amacını keşfetmektir. Bu kez ben Julia'nın sözünü kestim. Daha önce risk almakla ilgili söylediğin şey gibi. Belki evet, belki hayır. Anlamadım. Hangi konuda en iyi olduğunu ve yaşam amacının özünü keşfetmek için birkaç risk almak zorundaymışsın gibi görünebilir. Birçok insan kendi varoluşunun gerçek amacını keşfettiği anda ilerlemesinin önünde engel oluşturan işinden ayrılır. Kendini inceleme, ve ruhu sorgulamada her zaman belirgin bir risk vardır. Aynı zamanda yoktur da. Çünkü kendini ve yaşamının görevini keşfetmenin hiçbir riski yoktur. Kendini bilme, aydınlanmanın DNA'sıdır. Bu çok iyi ve temel bir şeydir. Senin darman nedir Julian? Bunu gittikçe alevlenen merakımı gizlemeye çalışarak öylesine bir şeymiş gibi sordum. Benimki basit karşılık beklemeden başkalarına hizmet etmek. Unutma ki uyuyarak, dinlenerek veya zamanını bir aylak gibi geçirerek gerçek mutluluğu bulamazsın. Benjamin Disraeli'nin söylediği gibi, başarının sırrı amaçtaki istikrardır. Aradığın mutluluk, kendini başarmaya adadığın değerli amaçlara yönelmek ve sonra da onları daha iyiye götürmek için her gün çaba harcamakla elde edilir. Bu en önemli şeylerin hiçbir zaman az önemli şeylere feda edilmemesi gerektiğini söyleyen ebedi felsefenin doğrudan uygulanmasıdır. Yogirama'nın öyküsündeki deniz feneri sana her zaman açıkça tanımlanmış, belirli bir amaca yönelik anlamlı hedefler belirlemenin gücünü ve en önemlisi onları gerçekleştirmek için karakter gücüne sahip olmayı hatırlatacaktır. Sonraki birkaç saat boyunca Julian'dan son derece gelişmiş, potansiyelini tam olarak kullanan kişilerin yeteneklerini, araştırma, kişisel amaçlarını keşfetme, sonra da insani becerileri bu çağrıya yöneltmenin önemini anladıklarını öğrendim. İnsanlık için karşılık beklemeden kimileri hekim, kimileri de sanatçı olarak hizmet veriyordu. Kimileri iletişim konusunda yetenekli olduklarını keşfediyor ve öğretmen oluyor. Kimileri ise iş dünyası veya bilim alanında yenilikler yapma yönünde bir mirasları olacağını anlıyordu. Buradaki anahtar, kendi cesaret gerektiren görevini bulmak için disiplin ve hayal gücüne sahip olmak ve görevi gerçekleştirirken bunun diğer insanlara hizmet ettiğinden emin olmaktı. Bu bir hedef belirleme biçimi mi? Amaçlarını belirlemek başlangıç noktasıdır. Amaçlarının ve hedeflerinin haritasını çıkarmak, seni amacına ulaştıran yola yönelten yaratıcı özünü açığa çıkartır. İster inan, ister inanma, yogi raman ve diğer bilgeler, Amaçları konusunda çok hırslıydılar. Şaka yapıyorsun. Himalayaların derinliklerinde yaşayan, bütün gece meditasyon yapan ve gün boyunca da helif, hedef belirleyen son derece verimli bilgeler. Buna bayıldım. Can, her zaman sonuçlara bakarak karar ver. Bana bak. Kimi zaman aynaya baktığımda ben bile kendimi tanıyamıyorum. Bir zamanlar doyumsuz olan varlığımın yerini bolca macera, gizem ve heyecan içeren bir varoluş aldı. Yeniden gencim ve sağlığım ışık saçıyor. Gerçek anlamda mutluyum. Seninle paylaştığım bilgelik o kadar güçlü, o kadar önemli ve o kadar yaşam dolu ki sana karşı, ona karşı açık olmalısın. Öyleyim Julian, gerçekten öyleyim. Kimi teknikler biraz tuhaf gibi görünse de bana söylediğin her şey çok mantıklı. Yine de onları denemeye söz verdim ve deneyeceğim. Bu bilginin etkili olduğunu kabul ediyorum. Julian alç alçak gönüllülükle başkalarından daha uzağı görebilmişsem bunun nedeni harika öğretmenlerim domuzlarında yükselmiş olmamdır dedi. Sana başka bir örnek vereyim. Yogi Raman okçulukta bir uzman, gerçek bir ustaydı. İnsanın yaşamının evresinde açıkça tanımlanmış hedefler koymasının ve görevini gerçekleştirmesinin önemine ilişkin felsefesini göstermek için bana hiçbir zaman unutamayacağım bir gösteri yaptı. Oturduğumuz yerin yakınlarında heybetli bir meşe ağacı vardı. Bilge her zaman taşıdığı çelenkteki günlerden birini çıkardı ve onu ağacın gövdesine yerleştirdi. Sonra bizim gezindiğimize benzeyen uzak dağlara yaptığı yolculuklarda hiç yanından ayırmadığı kocaman çantasından üç şey çıkardı. Birincisi onun en sevdiği yayıydı. Harika kokulu ve sağlam bir sandal ağacından yapılmıştı. İkincisi bir oktu. Üçüncüsü beyaz bir mendildi. Yargıçları ve jüriyi etkilemek için giydiğim pahalı takımların cebine koyduğum cinsten bir mendil diye ekledi Julian. Özür diler gibi bir havada. Yogi Raman, Julian'dan mendili gözlerini kapatacak şekilde bağlamasını istemişti. Gülden ne kadar uzaktayım diye sormuştu Yogi Raman öğrencisine. 35 metre. Günlük yaşamında bu eski okçuluk sporunu yaparken beni hiç gözlemledin mi diye sormuştu. Bilge yanıtın ne olduğunu bilerek 100 metre mesafeden hedefi tam ortasından vurduğunuzu görmüştüm ve şu anki mesafeden tek bir hedefi bile ıskaladığınızı hatırlamıyorum demişti Julian saygıyla daha sonra gözleri mendille bağlanmış öğretmen ayaklarını yere sağlamca basıp tüm enerjisiyle yayını çekti ve oku fırlattı ok koca meca meşe ağacına gürültüyle çarptı hedefi utanç verici bir mesafe ile ıskalamıştı bana fevkalade yeteneklerinizden birini sergileyeceğinizi düşünmüştüm Yogi Raman. Ne oldu? Bu ücra köşeye tek bir nedenle geldik. Tüm dünyevi bilgeliğimi sana anlatmayı kabul etmiştim. Bugünkü gösteri, yaşamına açıkça tanım tanımlanmış hedefler koymanın ve tam olarak nereye gittiğini bilmenin önemi konusundaki tavsiyemi pekiştirmek içindi. Biraz önce gördüğün, hedeflerine ulaşmaya ve yaşamdaki amacını gerçekleştirmeye çalışan herhangi biri için en önemli prensibi net bir şekilde ortaya koyuyor. Göremediğin bir hedefi asla vuramazsın. İnsanlar tüm yaşamlarını refaha ulaşmanın tutkusuyla daha mutlu, daha dolu dolu geçirme hayalleri kurarak tüketirler. Ama darmalarını yaşamlarının gerçek anlamı üzerinde, Derin derin düşünüp amaçlarını bir kenara yazmak için ayda 10 dakika harcamanın önemini kavrayamazlar. Hedef koymak yaşamını muhteşem hale getirir. Dünyan zenginleşir. Daha haz verici, sihirli bir yer olur. Gördüğün gibi Julian, atalarımız bize zihinsel, fiziksel ve manevi dünyamızda arzu ettiklerimiz için açıkça tam, tanımlanmış hedefler koymanın onların gerçekleşmesi için kritik önem taşıdığını öğretmişlerdir. Senin geldiğin dünyada insanlar kendilerine finansal ve maddesel hedefler koyarlar. Bunda bir sorun yoktur. Tabii eğer buna değer veriyorsan. Ancak kendi kendinin efendisi olmak ve iç aydınlanmaya ulaşmak için başka alanlarda da sağlam hedefler belirlemen gerekir. Arzu ettiğim iç huzur, her gün hissettiğim enerji ve etrafımdaki herkese sunduğum sevgi açısından kendime açıkça tanımlanmış hedefler koyduğumu Söylersem şaşırır mısın? Hedef koymak sadece senin gibi maddesel anlamda çekici şeylerle dolu bir dünyada yaşayan seçkin avukatlar için değildir. İç dünyalarının olduğu kadar dış dünyalarının da kalitesini arttırmak isteyen herkesin bir parça kağıda yaşamdaki hedeflerini yazmaya başlamaları doğru bir şey olur. Bu yapıldığı anda bu hayalleri gerçeğe dönüştüren doğal kuvvetler iş başına geçer. Duyduklarımdan çok etkilenmiştim. Lisede futbol oynarken antrenörümüz bize sürekli her maçtan ne istediğimizi bilmenin önemini anlatırdı. Sonucun ne olacağını bilin. Onun kişisel ilkesiydi ve hiçbirimiz takımı zafere götürecek belirli bir maç planı kurulmadan sahaya çıkmayı hayal bile edemezdik. Yaşım ilerledikçe hayatım için bir oyun planı geliştirecek zamanı neden bulamadığımı merak ettim. Belki Julian ve Yogi da bununla ilgili söyleyecekleri vardı. Bir parça kağıda hedeflerini yazmanın nesi bu kadar özel, bu kadar basit bir eylem, nasıl böyle bir fark yaratabilir, diye sordum. Bu, Julia'nın hoşuna gitti. Merakım bana ilham veriyor, Can. İstek, ömür boyu başarılı bir yaşam sürmenin ana unsurlarından biridir. Ve her zerrende, hala buna sahip olmandan memnunum. Öncelikle, her birimiz ortalama bir günde yaklaşık 60 bin şey hakkında düşünürüz amaçlarını ve hedeflerini bir kağıda yazdığında bilinçaltına bir dikkat işareti gö göndermiş ve bu düşünceleri geri kalanını geri kalan 59999 düşünceden çok daha önemli olduğunu belirtmiş olursun bunun üzerine zihnin güdümlü bir füze gibi amacını gerçekleştirmek için tüm fırsatları araştırmaya başlar bu gerçek anlamda bilimsel bir süreçtir fakat çoğumuz bunu fark etmeyiz Ortaklarımın birçoğu hedef koyma konusunda çok iddialı. Düşündüğümde bu kişiler maddi açıdan tanıdığım en başarılı kişiler. Ancak bunların en değerli en dengeli kişiler olduğunu düşünmüyorum dedim. Belki de onlar doğru hedefleri koymuyorlar. Gördüğün gibi can, yaşam bize ondan istediğimiz şeyleri çoğunlukla verir. Çoğu insan kendini daha iyi hissetmek, daha enerjik olmak veya daha doyumlu da yaşamak ister. Fakat onlara ''Tam olarak ne istediklerini sorduğun zaman yanıt ver, veremezler. Hedeflerini koyduğun ve darmanı aramaya başladığın anda yaşamını değiştirmiş olursun.'' dedi Julian, söylediklerinin gerçekliğiyle gözleri parlayarak. ''Tuhaf bir ismi olan biriyle karşılaşıp sonra da o ismin her yerde, gazetelerde, televizyonda veya ofiste karşına çıktığını fark etmeye başladığın oldu mu hiç?'' Ya da yeni bir konuya, örneğin balık tutmaya merak sarıp da sonra her yerde balık tutmanın ne harika bir şey olduğu hakkında konuşmalar duyduğun oldu mu? Bu, Yogiramanın Joriki dediği ve odaklanmış zihin anlamına geldiğini öğrendiğim, geçerliliğini tüm çağlarda koruyan prensibine bir örnekten başka bir şey değil. Zihinsel enerjinin her zerresini kendini keşfetmeye odakla. Hangi konuda iyi olduğunu ve senin neyin mutlu edeceğini bul. Hukukçu olabilirsin fakat sabrın ve öğretme aşkını göz önüne alırsak aslında belki de öğretmen olmak için yaratıldın. Belki de hayal kırıklığına uğramış bir ressam veya heykeltıraşsın. Tutku duyduğun şey ne olursa olsun bul ve sonra da peşine düş. Artık gerçekten bunun üzerine düşünmeye başladım. Yaşamımın sonuna potansiyelimi ortaya çıkaracak ve başkalarına az da olsa yardım edecek özel bir deham olduğunu fark ettim. Fark edemeden gelmek çok acı olurdu. Doğru. Öyleyse bu andan itibaren yaşamdaki amacının tamamıyla bilincine var. Zihnini etrafını sarmış olan olasılıklara aç. Daha fazla keyif duyarak yaşamaya başla. İnsan, insan zihni dünyanın en büyük süzgecidir. Doğru kullanıldığında önemsiz şeyleri süzer ve sana sadece o sırada aradığın bilgiyi sunar. Tam da şu anda seninle oturma odanda otururken dikkat edem etmediğimiz binlerce olmasa da yüzlerce şey oluyor etrafımızda. Kıyıdaki ahşap iskelede kıkırdayarak yürüyen aşıkların sesi, arkandaki akvaryumun içindeki Japon balığının sesi, klima cihazından çıkan havanın sesi ve kalbinin sesi var. Kalbimin atışına odaklanmaya karar verdiğim anda onun ritmini ve özelliklerini fark etmeye başlarım. Benzer şekilde zihnini Yaşamının asıl amaçlarına odaklamaya başladığın zaman zihnin önemsiz şeyleri süzmeye ve sadece önemli olana odaklanmaya başlar. Gerçeği söylemek gerekirse sanırım artık amacımı keşfetme zamanım geldi. Beni yanlış anlama, yaşamımda bir sürü harika şey var fakat bunlar olmaları gerektiği kadar mutluluk verici değil. Dünyadan bugün ayrılsam büyük bir fark yarattığımı kesinlikle söyleyemem. Bu sana kendini nasıl hissettiriyor? Keyifsiz diye cevap verdim. Tam bir dürüstlük içinde. Yeteneğim olduğunu biliyorum. Aslında daha gençken çok iyi bir ressamdım. Bu tabii ki avukatlık daha güvenilir bir yaşam vaat edene kadardı. Resamlığı meslek olarak seçmek ister miydin? Bunun üzerinde çok fazla düşünmedim. Ama sana bir şey söyleyeyim. Resim yaptığım zaman sanki cennetteydim. Seni gerçekten heyecanlandırıyordu değil mi? Kesinlikle. Stüdyoda resim yaparken... Zamanın nasıl geçtiğini fark etmezdim. Tuvalde kendimi kaybederdim. Bu gerçek anlamda bir kendini bırakma haliydi. Sanki zamanın ötesine geçip başka bir boyuta kayardım. Can, bu, zihnin sevdiğin şeyi bulmaya odaklanma gücüdür. Got eder ki, bizi şekillendiren ve bize tarz kazandıran sevdiğimiz şeylerdir. Belki senin darman, dünyayı güzel görüntülerle aydınlatmaktır. En azından, her gün resim yapmaya zaman ayırarak işe başlayabilirsin. Gülümseyerek, bu felsefeyi yaşamımı değiştirmekten daha az gizemli konulara uyarlasam olmaz mı diye sordum. Bu iyi olabilir diye yanıtladı Julian. Ne gibi? Örneğin amaçlarımdan biri küçük bir amaç da olsa, beni belimde yedek bir otomobil lastiği varmış gibi gösteren fazla kilolarımdan kurtulmak. İşte işe nereden başlamam gerekir? Utanç duyma. Hedef koyma ve hedefe ulaşma sanatında ustalaşmak için küçük şeylerle başlaman gerekir. Binlerce millik bir yolculuk tek bir adımla başlar değil mi diye sordum. Sezgisel bir şekilde. Kesinlikle. Üstelik küçük amaçları gerçekleştirmek sana, seni daha büyük amaçları gerçekleştirmeye hazırlar. Yani sorunun yanıtına gelirsem büyük amaçlarını planlama sürecinde daha küçük hedefleri belirlemekte yanlış bir şey yoktur. Julian, Sivan'a bilgelerinin hedeflerine ulaşmak ve yaşamlarındaki amaçları gerçekleştirmek için beş aşamalı bir yöntem geliştirdiklerini söyledi. Bu basit, pratik bir yöntemdi ve işe yarıyordu. Birinci aşama, sonucu zihninde açık bir şekilde canlandırmaktı. Bu kilo vermekse, Julian her sabah kalktıktan sonra kafamda kendimi ince, dinç, canlı ve sınırsız enerjiyle dolu bir kişi olarak canlandırmam gerektiğini söyledi. Bu zihinsel imaj, ne kadar berrak olursa süreç o kadar etkili olacaktı. Zihinde sonsuz bir güç hazinesi olduğunu ve bu basit canlandırma eyleminin arzunun gerçekleşmesine giden kapıyı açacağını ekledi. İkinci aşamaysa kendim üzerinde kısmen de olsa pozitif bir baskı oluşturmaktı. İnsanların verdikleri kararlara bağlı kalamamalarının esas nedeni eski alışkanlıklarına geri dönmenin çok kolay olmasıdır. Baskı her zaman kötü bir şey değildir. Baskı büyük amaçlara ulaşmak için ilham verebilir. İnsanlar büyük başarıları genellikle arkalarını bir duvara yasladıklarında ve kendi içlerinde yatan insani potansiyeli kullanmaya zorlandıklarında elde ederler. Üzerimde bu pozitif baskıyı nasıl yaratabilirim diye sordum. Bu yöntemi daha erken kalkmaktan daha sabırlı ve sevecen bir baba olmaya kadar her şeye uyarlama olasılıklarını düşünmeye başlamıştım. Bunu yapmanın bir sürü bir sürü yolu var. En iyi yöntemlerden biri çevrendekilere bahsetmektir. Tanıdığın herkese kilo vereceğini veya roman yazacağını ya da hedefin neyse onu anlat. Hedefini insanlara anlattığın anda üzerinde bunu başarmak için çaba göstermen yönünde bir baskı oluşacaktır. Çünkü kimse başarısız görünmek istemez. Sivana'daki öğretmenlerim bu bahsettiğim pozitif baskıyı yaratmak için daha etkili yöntemler kullanıyordu birbirlerine eğer aldıkları kararlara uymazlarsa, örneğin bir hafta süreyle aç yaşayacaklarını ya da sabah dörtte kalkıp buz gibi bir çağlayana giderek kolları ve bacakları uyuşuncaya kadar suyun içinde duracaklarını söylüyorlardı. Bu, baskının iyi alışkanlıklar edinmek ve hedeflere ulaşmak için oluşturduğu güce abartılı bir örnek. Abartılı hafif kalıyor bence, ne kadar garip bir merasim bu. Abartılı ama son derece etkili. Buradaki önemli nokta zihnini, keyfi, iyi alışkanlıklar ve cezayı da kötü olanlarla ilişkiye geçmek konusunda eğittiğinde zayıflıkların hızla bir kenara atılacağıdır. İsteklerimin gerçekleşmesi için izlemem gereken beş aşama olduğunu söyledin. Geri kalan üçü nedir diye sordum sabırsızca. Evet can, birinci aşama sonucu kafanda berrak bir şekilde canlandırmaktır. İkinci aşama kararlılığını canlı tutacak pozitifi. Pozitif baskı yaratmaktır. Üçüncü aşama basit. Asla belirli bir süre koymadan hedef belirleme. Hedefine can vermek istiyorsan onu gerçekleştirmek için kesin bir tarih belirlemelisin. Bu mahkeme için davaya hazırlanman gibidir. Dikkatini her zaman duruşma tarihi belirlenmiş davalar yerine ertesi gün görülecek davalara verirsin. Evet bu arada diye devam etti Julian. Kağıda geçirilmemiş hedef hedef değildir. Git bir günlük al. Spiralde ucuz bir defter işini görür. Buna hayaller defteri adını ver ve onu tüm arzuların, amaçların ve hayallerinle doldur. Kendini ve nasıl biri olduğunu tanımaya başla. Kendimi tan tanımıyor muyum zaten? Çoğu insan tanımaz. İnsanlar güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, umutlarını ve rüyalarını anlamaya zaman, zaman ayırmazlar. Çinliler görüntüyü şu terimlerle ifade ederler. Kişinin yansıması üç türlü aynada oluşur. Bunlardan ilki senin kendini nasıl gördüğünü, ikincisi başkalarının seni nasıl gördüğünü ve üçüncü aynaysa gerçekleri yansıtır. Kendini tanıcan, gerçeği tanı. Hayaller defterini yaşamının farklı alanlarına ilişkin hedefler için farklı bölümlere ayır. Örneğin fiziksel zindelik hedefleri, finansal hedefler, Kişisel gelişim hedefleri, ilişkilerle ilgili veya sosyal hedefler ve belki de en önemlisi manevi hedefler için ayrı bölümler olabilir. Hey bu eğlenceli görünüyor. Kendim için şimdiye kadar hiç bu kadar yaratıcı bir şey yapmamıştım. Kendimi gerçekten daha fazla zorlamaya başlamalı mıyım? Aynı fikirdeyim. Öğrendiğin oldukça etkili diğer bir teknik. Hayaller defterini arzu ettiğin şeylerin ve becerilerini, yeteneklerini ve niteliklerini geliştirmiş olan öykündüğün kişilerin resimleriyle doldur. Sana ve yedek lastiğine geri dönecek olursak, kilo vermek ve fiziksel olarak çarpıcı görünmek istiyorsan, bir maraton koşucusunun ya da seçkin bir sporcunun resmini hayaller defterine yapıştır. Dünyanın en iyi kocası olmak istiyorsan, neden bunu temsil eden bir kişinin, örneğin babanın resmini defterinin, İlişkiler bölümüne yapıştırmayasın. Deniz kıyısında bir yazlık ev veya spor bir araba hayal ediyorsan, bu nesnelerin ilham verici resimlerini bul ve defterinde bunları kullan. Sonra defterine her gün göz at. Birkaç dakika bile yeter. Onunla dost ol. Sonuçlar seni şaşırtacak. Bu oldukça devrimci bir şey, Julian. Demek istediğim, bunlar yüzyıllardır var olan eski fikirler olmasına rağmen, tanıdığım herkes... Bugün günlük yaşamının kalitesini en azından bunların birkaçını uygulamaya, geç uygulamaya geçirerek arttırabilir. Eşim hayaller defteri edinmeye bayılırdı. Muhtemelen içini göbeğimin olmadığı fotoğraflarla doldururdu. O kadar da büyük değil dedi Julian rahatlatıcı bir ses tonuyla. Büyük bir gülümsemeyle peki o zaman neden Jenny bana bay hamur işi diye sesleniyor diye sordum. Julian gülmeye başladı ben de ona katıldım. Kısa süre sonra ikimiz de gülmekten yerde kıvranıyorduk. Hala kıkırdayarak, kendine gülemiyorsan kime güleceksin ki dedim. Çok doğru dostum. Önceki yaşam tarzıma zincirlenmişken esas problemlerimden biri yaşamı çok fazla ciddiye almaktı. Şimdi daha neşeli ve çocuk suyum. Ne kadar küçük olursa olsun yaşamın tüm nimetlerinin keyfini çıkarıyorum. Konu çok dağıldı, sana anlatacak çok fazla şeyim var ve hepsi de aynı anda aklıma üşüşüyor. Amaçlarına ulaşmak ve hedeflerini gerçekleştirmek için beş aşamalı yönteme geri dönelim. Sonucu zihninde merak bir şekilde canlandırdıktan, kendi üzerinde ufak bir baskı yarattıktan, son tarihi belirledikten ve amaçlarını bir deftere yazdıktan sonraki aşama, Yogi Rama'nın sihirli 21 kuralını uygulamaktır. Onun dünyasındaki eğitimli kadınlar ve erkekler her yeni bir davranışın bir alışkanlığa dönüşmesi için kişinin o eylemi birbirini izleyen 21 gün boyunca yapması gerektiğine inanırlar. 21 gün olmasının özelliğine, bilgeler yaşamlarının gidişatını yönlendiren yeni ve haz verici alışkanlıklar yaratmada mükemmel üstadlardı. Bir zamanlar, Yogyuraman bana kötü bir alışkanlığın bir kez edinildiğinde bir daha kurtulmanın mümkün olmadığını söylemişti. Ama gece boyunca bana yaşam tarzımı değiştirmem yönünde ilham verdin. Kötü alışkanlıklarımdan hiçbir zaman kurtulamazsam bunu nasıl başarabilirim? Kötü alışkanlıkların hiçbir zaman silinmeyeceğini söyledim. Yerlerine iyi alışkanlıkların koyulamayacağını söylemedim. Diye yanıtladı Julian kesin bir ifadeyle. Ah Julian! Her zaman bir semantik kralı olmuş, olmuşsundur. Ama sanırım neden söz ettiğini anlıyorum. Yeni bir alışkanlığı kalıcı bir şekilde yerleştirmenin tek yolu ona çok fazla enerji yöneltmek ve böylece eski alışkanlığın istenmeyen bir misafir gibi ortadan kaybolmasını sağlamaktır. Alışkanlık edinme 21 günde gerçekleşir. Bu yeni bir sinirsel iletinin kurulması için gereken süredir. Diyelim ki kaygı alışkanlığından kurtulmak ve daha huzurlu yaşamak için gülün kalbi tekniğini uygulamaya başlamak istedim. Bunu her gün aynı zamanda mı yapmak zorundayım? İyi bir soru. Sana söyleyeceğim ilk şey, hiçbir şeyi asla zorla yapmaman gerektiğidir. Bu gece seninle paylaştığım her şeyi gelişmen ve ilerlemen konusunda gerçekten ilgi duyan bir dostum olarak söylüyorum. Her strateji, yöntem ve teknik, etkinlik ve ölçülebilir sonuçlar açısından zaman testinden geçmiştir bu konuda sana güvence veririm ve kalbim bana bilgelerin yöntemlerini tümünü denemen için sana yalvarmamı söylese de aklım bana sadece görevimi yerine getirmemi bilgeliğimi seninle paylaşmamı ve uygulamayı sana bırakmamı söylüyor söylemek istediğim hiçbir şeyi yapmak zorunda olduğun için yapma bir şey yapmanın tek nedeni onu istemen ve senin için doğru olanın o olduğunu bilmendir Kulağa mantıklı geliyor. Endişelenme. Bir an bile bu bilgileri bana zorla vermeye çalıştığın hissine kapılmadım. Her neyse, bugünlerde bana zorla yutturabileceğin tek şey bir kutu çörek olabilir. Bu çok zor da olmaz, dedim şakayla karışık. Julian ihtiyatlı bir şekilde gülümsedi. Sağ ol dostum, şimdi sorunu yanıtlayayım. Sana önerim, gülün kalbi yöntemini her gün aynı yerde ve aynı saatte denemendir. Merasimin muazzam bir gücü vardır Her gün aynı yemeği yiyen Veya büyük bir maçtan önce Ayakkabılarının bağcıklarını Aynı şekilde bağlayan yıldız sporcular Merasimin gücünü devreye sokmuş olurlar Aynı törenlere katılan Aynı giysileri giyen kilise üyeleri de Merasimin gücünü kullanır Hatta büyük bir sunumdan önce Aynı yolda yürüyen Veya aynı şekilde konuşan iş adamları bile Merasimin gücünden yararlanır Gördüğün gibi Yaşamındaki günlük işlerine her gün aynı saatte, aynı şekilde yaptığın herhangi bir etkinliği yerleştirdiğinde hızla bir alışkanlığa dönüşecektir. Örneğin çoğu insan sabah kalktığında ne yaptığını bir an bile düşünmeden aynı şeyi yapar. Gözlerini açar, yataktan kalkar, banyoya gider ve dişlerini fırçalamaya başlarlar. Dolayısıyla 21 gün boyunca hedefine bağlı kalman ve yeni eylemini o günler içinde aynı saatte gerçekleştirmen sayesinde o bir alışkanlığa dönüşür. Kısa süre sonra yine alışkanlığını, bu meditasyon da olabilir, daha erken kalkmak ya da her gün bir saat erken kalkmak da olabilir, dişlerini fırçalamanla aynı kolaylık içerisinde gerçekleştirirsin. Amaçlarına ulaşmada ve hedef yolunda ilerlemede son aşama nedir? Bilgelerin yöntemindeki son aşama, yaşam yolunda ilerlemen kadar kolay bir yöntem. Anlatmanı bekliyorum dedim saygıyla. Sürecin keyfini çıkar. Sivana bilgeleri sıklıkla bu felsefeden söz ederlerdi. Kahkahasız veya sevgisiz geçen bir günün içinde yaşam olmayan bir gün olduğuna inanırlardı. Anladığımdan emin değilim. Söylemeye çalıştığım, amaçlarına ve hedefine giden yolda ilerlerken keyif almayı ihmal etme. Dizgin vurulmamış bir coşkuyla yaşamanın önemini hiçbir zaman unutma. Tüm canlı varlıklardaki mükemmel güzellikleri Görmeyi ihmal etme. İkimizin paylaştığı bugün ve şu an bize verilmiş bir hediyedir. Heyecanlı, neşeli ve meraklı olmayı sürdür. Yaşamdaki görevine ve karşılık beklemeden başkalarına hizmet etmeye odaklan. Evren, geri kalan her şeyi halledecektir. Bu, tabiatın en gerçek yasalarından biridir. Ve geçmişte yaşadıklarından asla pişmanlık duyma. Kesinlikle, bu evrende karmaşa yoktur. Başına gelen ve gelecek olan her şeyin bir amacı var. Sana söylediğim şeyi hatırla Her tecrübe dersler içerir. Önemsiz şeyleri büyütmeyi bırak. Yaşamının tadını çıkar. Bu kadar mı? Seninle paylaşacağım daha çok şey var. Yoruldun mu? En ufak bir yorgunluk hissetmiyorum. Aslında oldukça güdülenmiş hissediyorum. İnsanı oldukça iyi yönlendiriyorsun, Julian. Bilgilendirici reklamları düşünmüş müydün hiç? Anlamadım, dedi nazikçe. Boşver. Anlamsız espri yapma çabalarımdan biriydi. Tamam, Yogi Raman'ın öyküsüne devam etmeden önce hedeflerine ve hayallerine ulaşma konusunda kafana yerleştirmek istediğim son bir nokta var. Devam et. Bilgilerin saygı dolu ifadelerle dile getirdikleri bir kelime vardı. Söyle. Bu basit kelime onlar için derin bir anlam taşıyor gibi görünüyordu. Ve günlük konuşmalarına ayrı bir tat verirdi. Bahsettiğim sözcük tutku. Görevinin peşinde giderken ve hedeflerine ulaşırken bu kelimeyi sürekli olarak zihninde tutmalısın. Tutkunun yakıcı hissi hayallerin için en güçlü yakıttır. Biz toplum, toplumumuzda tutkuyu kaybettik. Bir şeyleri sevdiğimiz için yapmıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz çünkü kendimizi mecbur hissediyoruz. Bu perişanlığın formülüdür. Burada romantik bir tutkudan söz etmiyorum ki o da başarılı ve ilham dolu varoluşun başka bir yapı taşıdır. Benim bahsettiğim şey yaşama tutkusu. Her sabah enerji ve coşkuyla kalkmanın mutluluğunu yeniden elde et. Yaptığın her şeyi tutkunun ateşini kat. Dünyevi ve manevi ödülleri büyük bir hızla elde edeceksin. Çok kolaymış gibi konuşuyorsun. Öyle. Bu geceden itibaren yaşamının kontrolünü tamamıyla ele geçir. Sonsuza kadar kaderinin efendisi olmaya karar ver. Kendinle yarış. Kararlarını keşfet. O zaman ilham dolu bir yaşamın mutluluğunu sürebilirsin. Son olarak geçmişinde kalanlar ve gelecekte olacaklar içinde var olanlarla kıyasladığında hiçbir şeydir. Bunu hiç unutma. Sağ ol Julian. Bunu duymaya ihtiyacım vardı. Yaşamımda neyin eksik olduğunu bu geceye kadar fark edememişim. Gerçek bir hedeften yoksun bir şekilde amaçsızca vakit geçiriyormuşum. Her şey değişecek. Sana söz veriyorum. Bunun için sana minnettarım. Rica ederim dostum, ben sadece amacımı gerçekleştiriyorum. Bölüm 8 Uygulama Özeti Julia'nın bilgeliğinin özü Sembol, deniz feneri Erdem, amacınızın peşini bırakmayın. Bilgelik, yaşamın amacı, amacı olmayan bir yaşamdır. Yaşamdaki görevinizi keşfedip ardından onu gerçekleştirmeniz sonsuz mutluluk sağlar. Açıkça tanımlanmış kişisel, mesleki ve manevi hedefler belirleyin ve sonra da onları gerçekleştirme cesaretine sahip olun. Teknikler, kendini inceleme gücü, hedeflere ulaşmak için beş aşamalı yöntem. Alıntı, dizgin vurulmamış bir coşkuyla yaşamanın önemini hiçbir zaman unutma. Tüm canlı varlıklardaki öz güzellikleri görmeyi ihmal etme. Bugün ve içindeki her bir an, bize verilmiş bir hediyedir. Amaçlarına odaklanmaya devam et. Evren geri kalan her şeyi halledecektir. Dokuzuncu Bölüm Kadim Kişisel Liderlik Sanatı İyi insanlar kendilerini durmadan güçlendirirler. Konfüçyüz Zaman çabuk geçiyor dedi Julian. Kendine bir fincan daha çay doldurmadan önce. Yakında sabah olacak. Devam etmemi ister misin? Yoksa bir gece için bu kadarı yeterli mi? Elinde böyle bilgelik hazineleri tutan birinin öyküsünü anlatmayı yarıda bırakmasına izin vermem mümkün değildi. Başlangıçta öyküsü gerçek dışı görünmüştü. Ancak onu dinledikçe ve ona armağan edilen ebedi felsefeyi özümsedikçe anlattıklarına derinden inanır hale gelmiştim. Bunlar beş paralık bir satıcının kendi yüzeys yüzeysel fikirleri değildi. Anlattıkları gerçekti. Söylediklerini yapmıştı. Verdiği mesaj doğru geliyordu. Ona güveniyordum. Lütfen devam et Julian. Zamandan bol şeyim yok. Çocuklar bugün büyükannelerinde kalıyorlar ve Jenny de daha uzun süre uyanmayacak. Samimiyetimi hisseden Julian, Yogi Rama'nın daha verimli ve pırıltılı bir yaşam tarzı geliştirmeye yönelik bilgeliği tasvir etmek üzere ona anlattığı sembolik öyküyü açıklamaya devam etti. Sana öyküdeki bahçenin harikulade hazineler ve sınırsız zenginliklerle dolu verimli zihin bahçeni simgelediğini söylemiştim. Ayrıca deniz fenerinden ve onun amaçların gücünü ve yaşamın çağrısını keşfetmenin önemini nasıl temsil ettiğinden söz etmiştim. Öykünün devamında deniz fenerinin kapısının yavaşça açıldığını ve dışarıya 3 metre boyunda 350 kilo ağırlığında bir Japon sumo güreşçisi çıktığını hatırlayacaksın. Godzilla filmini andırıyor. Küçükken onları severdim. Ben de ama şimdi dikkatini dağıtmayayım diye yanıtladım. Sumo güreşçisi Sivana bilgelerinin yaşamı değiştiren sisteminde çok önemli bir unsurdur. Yogi, Yogi Raman bana asırlar önce Antik Doğu'da büyük öğretmenlerin Kaizen adlı bir felsefe geliştirip bunu zarif bir hale getirdiklerini anlatmıştı. Bu Japonca sözcük, sürekli ve bitmeyen iyileşme anlamına gelmektedir. Bu yükselen ve tam aydınlanmış bir varoluş yaşayan erkek ve kadınların markası gibiydi. Kayızen bilgelerin yaşamlarını nasıl zenginleştiriyor diye sordum. Önce de söz ettiğim gibi Can, dışarıdaki başarı içerideki başarıyla başlar. Dış dünyanı iyileştirmeyi gerçekten istiyorsan, bu iyileşme ister sağlık durumun, ister ilişkilerin ya da ekonomik durumundan olsun, önce iç dünyanı iyileştirmelisin. Bunu yapmanın en etkili yolu sürekli kendini geliştirme pratiğinden geçer. Kendini kontrol etme ustalığı, yaşamı kontrol etme ustalığının DNA'sıdır. Julian umarım bu sözlerim alınmazsın ama, İç dünya hakkında tüm bu konuştuklarımız bana anlaşılması zor geliyor. Benim sadece garajında bir minivan ve çim biçme makinesiyle yeşillikler içinde banyo'da yaşayan orta sınıf bir avukat olduğumu hatırlamalısın. Bak şu ana adeks bana söylediğin her şey anlamlıydı. Doğrusu benimle paylaştıklarının çoğu kulağa sağ duyunun sesi gibi geliyor. Her ne kadar bugün ve bu yüzyılda sağ pek de ortak olmasa da. Yine de şunu söylemeliyim ki, bu kaizem fikri ve iş dünyamı iyileştirmek konusunda biraz güçlük çekiyorum. Burada tam olarak neyden söz ediyoruz? Julia'nın yanıtı hemen geldi. Yaşadığımız toplumda hepimiz cahil kişileri büyük çoğunlukla güçsüz olarak damgalarız. Oysa bilgi eksikliğini dile getiren ve yolunu bulmak için yardım arayanlar aydınlanma yolunu herkesten önce bulurlar. Soruların samimi ve bana yeni fikirlere açık olduğunu gösteriyor. Değişim günümüz toplumunda en büyük güç. Çoğu kimse korkarken akıllı olanlar bunu kucaklar. Zen geleneği aceminin zihniyle konuşur. Zihinleri yeni kavramları açık olanlar, fincanları daima boş olanlar her zaman başarının ve mutluluğun daha yüksek düzeylerine ulaşırlar. En basit soruları sormaktan bile çekinme. Sormak bilgiyi açığa çıkarmanın en etkili yöntemidir. Teşekkürler ancak Kaizen konusunu hala açıkça anlayamadım. İç dünyanı iyileştirmekten söz ederken kendini geliştirmeyi, kişisel gelişimi kastediyorum. Bu kendin için yapabileceğin en iyi şeydir. Kendini geliştirmeye vakit ayırmak için zamanın olmadığını düşünebilirsin. Ama bu çok büyük bir hata olur. Görüyorsun ki disiplin, enerji ve iyimserlik dolu güçlü bir karakter inşa etmek için zaman ayırdığında dış dünyanda her şeye sahip olabilir, istediğin her şeyi başarabilirsin. Yeteneklerine ve yenilmez ruhuna olan derin inancını güçlendirdiğinde tüm uğraşlarında başarılı olmanı ve büyük ödüller almanı hiçbir şey engelleyemez. Zihnine egemen olmak, vücuduna özen göstermek ve ruhunu beslemek için zaman harcamak seni yaşamında daha fazla zenginlik ve canlılığa ulaşabileceğin bir konuma getirir. Uzun zaman önce Epiktetos, kendi kendinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir demiş. O halde kaizen çok pratik bir kavram. Çok. Bunu düşüncan Kendine bile liderlik edemeyen bir kimse bir firmaya nasıl liderlik edebilir? Kendine bakmayı ve özen göstermeyi öğrenmeden bir aileye nasıl bakabilirsin? İyi hissetmezken nasıl iyilik yapabilirsin? Ne demek istediğimi anlıyor musun? Tamamen hemfikir olarak başımı salladım. Bu, kendimi geliştirme konusunda ciddi olarak düşündüğüm ilk andı. Metroda pozitif düşünmenin gücü veya mega yaşam gibi başlıklı kitaplar okuduğunu gördüğüm tüm o insanların sorunlu ruhları olan ve kendilerine tekrar doğru yol göstermesi için bir tür ilaca çaresizce gereksinim duyan kişiler olduklarını düşünürdüm. Şimdi kendilerini güçlendirmek için zaman ayıranların en güçlü kişiler olduğunu ve ancak kendini geliştiren birinin başka birçoklarının yaşamını da iyileştirmeyi umabileceğini kavramıştım. İyileştirebileceğim şeyler üzerine düşünmeye başladım. Bu egzersizlerin sağlayacağı ek enerji ve sağlık gerçekten işime yarardı. Sinir bozucu öfkemden ve başkalarının işine karışma alışkanlığımdan kurtulmak, eşim ve çocuklarımla ilişkilerimde mucizeler yaratabilirdi. Kaygı alışkanlığımı silmek, bana aramakta olduğum zihinsel, zihinsel huzuru ve derin mutluluğu verebilirdi. Bunun hakkında düşündükçe daha birçok gelişme olanağı görebiliyordum. İyi, alışkın, i̇yi alışkanlıklar geliştirme yoluyla yaşamıma dolacak tüm pozitif unsurları görmeye başladıkça heyecanlanmıştım. Ancak Julia'nın günlük egzersiz, sağlıklı beslenme ve dengeli yaşam tarzının büyük öneminin çok ötesinde şeylerden bahsettiğini de fark etmiştim. Himalayalarda öğrendikleri bundan daha derin ve daha anlamlı şeylerdi. Güçlü bir karakter inşa etmek, zihinsel dayanıklılık ve cesaretle yaşamanın öneminden söz ediyordu. Bana bu üç özelliğin kişinin yalnızca erdemli bir yaşama değil, başarı, tatmin ve iç huzuruyla dolu bir yaşama da yönlendireceğini anlattı. Cesaret, Herkesin geliştirebileceği ve uzun vadede büyük kazanç sağlayan bir nitelikti. Cesaretin kendine liderlik etme ve kişisel gelişimle nasıl bir alakası var diye sordum daha fazlasını öğrenmek için. Cesaret kendinle yarışmana olanak tanır. Cesaret istediğini yapabilmeni sağlar. Çünkü bunun doğru olduğunu bilirsin. Cesaret sana diğerlerinin başarısız olduğu yerde vazgeçmeme iradesini kazandırır. Sonuçta yaşamında ulaştığın cesaret düzeyi, ulaştığın do doyum düzeyi de düzeyini de belirler. Destansı yaşamının tüm mu büyük mucizelerini gerçekleştirmene olanak sağlar ve kendilerini kontrol etmede usta olanlar büyük bir cesaret bolluğuna sahiptirler. Tamam, kendim üzerinde çalışmanın gücünü anlıyorum. Nereden başlayacağım? Julian olağanüstü, yıldızlı ve güzel bir gecede, dağlardaki yüksek bir tepenin üzerinde Yogi Raman'la konuşmaya döndü. Başlangıçta ben de kendini iyileştirme kavramıyla sorun yaşamıştım. Ne de olsa hava alanlarında takılan, berbat tıraşlı insanlar olduğunu düşündüğüm kişilerce dayatılan, yeni çağ teorilerini ayıracak zamanı olmayan Harvard eğitimli, sert bir hukuk silah şörüydüm. Ama yanılıyordum. Yıllarca yaşamamın önüne set çeken, bu dar kafalılıktı. Yogi Rama'nı dinleyip önceki yaşamamın acı ve sıkıntıları üzerine düşündükçe zihin, vücut ve ruhun sürekli ve bitmeyen gelişimi, gelişimi anlamına gelen Kakaizen felsefesine yeni yaşamamda daha çok yer vermeye başladım. Neden bugünlerde zihin, vücut ve ruh hakkında bu kadar çok şey duyuyorum? Televizyonu açtığımda birinin bundan söz ettiğini duymamak imkansız gibi. Bu insani yeteneklerin üçlemesidir. Fiziksel yeteneklerini işlemeden zihnini geliştirmen çok boş bir başarı olur. Ruhunu beslemeden zihin ve vücudunu en yüksek seviyeye çıkarmak kendini çok boş ve tatminsiz hissetmene yol açardı. Enerjini bu üç insani yeteneğin tüm potansiyellerini ber beraberce serbest bırakmaya adarsan aydınlanmış yaşamın ilahi mutluluğunu tadabilirsin. Beni gerçekten heyecanlandırdın dostum. Nereden başlayacağını sormuştun. Söz veriyorum, kısa bir süre içinde sana birkaç eski ve güçlü tekniği anlatacağım. Ama önce pratik bir örnek vermeliyim. Şimdi şınav çekme pozisyonuna geç. Ulu tanrım, Julian şimdi de bir talim çavuşuna dönüştü diye düşündüm içimden. Ancak merakım ve fincanımı boş tutma isteğim nedeniyle itaat ettim. Şimdi şınav hareketini yapabildiğin kadar tekrarla. Daha fazla devam edemeyeceğinden emin olmadıkça durma. Çabalamaya başladım. 100 kiloluk vücudum, çocuklarımla en yakın McDonald'sa yürümek veya iş arkadaşlarımla golf golf sahasında dolaşmak dışında pek kullanılmamıştı. İlk 15 şınav gerçekten bir ızdıraptı. Yaz akşamının sıcaklığı sıkıntıma eklenince fazlasıyla terlemeye başladım. Ancak herhangi bir zayıflık belirtisi göstermemeye ve gururum kollarımdaki ağrıya ne kadar devam etmeye kararlıydım. 23. şınavda pes ettim. Bu kadar Julian, bu beni öldürüyor. ''Nereye varmaya çalışıyorsun?'' ''Daha fazla yapamayacağına emin misin?'' ''Eminim.'' ''Hadi ama dalga mı geçiyorsun?'' ''Bundan öğreneceğim tek ders kalp krizi geçirmek için ne yapmak gerektiği.'' ''On tane daha yap, sonra dinlenebilirsin.'' diye komut verdi Jülya. ''Şaka yapıyor olmalısın.'' Ama devam ettim. ''Bir, iki, beş, sekiz ve sonunda on.'' Tamamen tükenmiş halde yere uzandım. Yogi Raman özel öyküsünü benimle paylaştığı gece... Tam olarak aynı deneyimi ben de yaşamıştım, dedi Julian. Bana acının büyük bir öğretmen olduğunu anlatmıştı. Böyle bir deneyimden kim ne öğrenebilir ki diye sordum nefes nefese. Yogi Raman ve tüm Sivana bilgeleri, insanların en çok bilinmezlik bölgesine girdiklerinde geliştiklerine inanmışlardır. Tamam, fakat bunun bana sınav çektirmenle ne alakası var? 23.yi tamamladıktan sonra bana artık devam edemeyeceğini söyledin. Bu senin mutlak sınırındı. Ancak... Seni devam etmeye zorladığında on şınav daha çektin. İçinde daha fazlası vardı ve kaynağına ulaştığında daha fazlasını aldın. Yogi Raman onun öğrencisiyken bana bir temel gerçeği açıklamıştı. Yaşamındaki sınırlar yalnızca senin belirlediklerindir. Kendine güven çemberinden çıkmaya ve bilinmeyeni keşfetmeye cesaret ettiğinde gerçek insani potansiyelini açığa çıkarmaya başlayacaksın. Bu kendini ve yaşamındaki diğer tüm koşulları kontrol etme ustalığına giden ilk adımdır. Sınırlarını zorladığında az önceki küçük gösteride yaptığın gibi sahip olduğunu asla hayal etmediğin zihinsel ve fiziksel birikimlerini açığa çıkarırsın. Büyüleyici diye geçirdim içimden. Düşünmeye başladığımda yakın zamanda Ortalama birisi, birinin insani kapasitesinin yalnızca küçük bir kısmını kullandığına ilişkin bir kitap okumuştum. Yeteneklerimizin geri kalan kısmını da kullanmaya başlarsak neleri başarabiliriz diye merak ediyordum. Julian anlattıklarının etkili olduğunu hissetmişti. Kaizen sanatını kendine her gün zorlayarak uygulayabilirsin. Zihnini ve vücudunu geliştirmek için sıkı çalış, ruhunu besle, korktuğun şeyleri yap. Dizgin vurulmamış enerji ve sınırsız bir istekle yaşamaya başla. Güneşin doğuşunu izle, yağmurda dans et, olmayı düşlediğin kişi ol. Her zaman yapmak istediğin ama çok genç, çok yaşlı, çok zengin ya da çok fakir olduğuna inanarak kendini kandırdığın için yapmadığın şeyleri gerçekleştir. Keyifli, capşanlı bir yaşama hazırlan. Doğuda şans hazırlanmış zihinlerin tarafını tutar derler. Ben yaşamın hazırlanmış zihinlerin tarafını tuttuğuna inanıyorum. Julian tutkulu söylemine devam etti. Seni engelleyen şeyleri belirle. Konuşmaktan mı korkuyorsun? Veya ilişkilerinde sorunlar mı var? Olumlu tavırların eksikliğini mi çekiyorsun? Yoksa daha fazla enerjiye mi ihtiyacın var? Zayıflıklarının yazılı bir dökümünü tut. Tatmin olmuş insanlar diğerlerinden çok daha fazla düşüncelidir. Seni istediğin veya sahip olabileceğini bildiğin yaşamdan alıkoyan şeyler üzerine düşünmek için zaman ayır. Zayıflıklarının neler olduğunu saptadığında sonraki adım onlarla yüzleşmek ve korkularına saldırmaktır. Korkun toplum içinde konuşmaksa 20 konuşma yapmak için başvuruda bulun. Korkun yeni bir işe başlamak veya verimsiz bir ilişkiden kurtulmaksa iç enerjinin her zerresini bir araya getir ve bunu yap. Bu yıllardır hissetmediğin gerçek özgürlüğün ilk tadı olabilir. Korku kendi yarattığın zihinsel bir canavardan bilincin olumsuz yönde dalgalanmasından başka bir şey değildir. Korku bilincin olumsuz yönde akışından başka bir şey değildir. Bunu sevdim. Yani tüm korkularım yıllar yıllar içinde sessizce zihnime üşüşen gremlinlerden başka bir şey değil mi demek istiyorsun? Kesinlikle can. Seni bir şeylerden her alı koyduklarında onların ateşini körüklemiş oluyorsun. Ancak korkularını fethettiğinde yaşamı fethedebilirsin. Bir örneğe ihtiyacım var. Elbette, çoğu kimsenin ölümden daha çok korktuğu toplum içinde konuşma konusunu ele alalım. Bir avukat olduğum zamanlarda mahkeme salonuna girmeye korkan avukatlar görmüştüm. Aslında kazanabilecekleri davalarda mahkeme salonuna adım atmanın sıkıntısından kaçınmak için müvekkillerini anlaşmaya ikna etmek dahil her şeyi yapabilirlerdi. Onları ben de gördüm. Sence gerçekten bu korkuyla mı doğmuşlardır? Umarım öyle değildir. Bir bebeğe ele al. Sınırları yoktur. Zihni verimli bir ihtimaller ve olasılıklar bahçesidir. Uygun bir biçimde yetiştirilmesi onu büyük biri yapar. Olumsuzlukla doldurulduğunda en iyi ihtimalle vasat biri durumuna gelir. Demek istediğim, ister toplum içinde konuşmak, ister patrondan zam istemek veya güneşin ışınlarıyla yıkanan bir gölde yüzmek, ya da ay ışığında sahilde tek başına yürümek olsun. Hiçbir deneyim niteliği gereği acı veya keyif verici değildir. Bunu öyle yapan senin düşünme şeklindir. İlginç. Bir bebek muhteşem, güneşli bir günü sıkıntı verici bir şeyi bir şey gibi algılayacak biçimde yetiştirilebilir. Bir çocuk bir köpek yavrusunu kötü bir hayvan olarak görecek biçimde eğitilebilir. Bir yetişkin ilaçları rahatlama, rahatlama için hoş bir araç olarak görecek biçimde eğitilebilir. Tüm bunlar koşullandırma meselesidir. Öyle değil mi? Elbette. Aynısı korku de geçerli. Korku şartlandırılmış bir tepkidir. Dikkatli olmazsan yaşamını, enerjini, yaratıcılığını ve ruhunu tüketen kötü bir alışkanlıktır. Korku Çirkin yüzünü gösterdiğinde onu hemen uzaklaştır. Bunun en kolay yolu korktuğunu düşündüğün şeyi yapmaktır. Korkunun anatomisini anla. Bu senin kendi yarattığın bir şey. Herhangi başka bir şey gibi onu söküp atmak da ortaya çıkarmak kadar kolaydır. Zihin kalenin içine sessizce sızan her korkuyu sistemli olarak ara ve yok et. Bu sana devasa bir güven, mutluluk ve zihinsel huzur verecek. İnsan zihni gerçekten korkusuz olabilir mi diye sordum. Güzel soru. Açık ve yatsınamaz bir cevabı var. Evet. Sivana bilgelerinin hepsi de kesinlikle korkusuzdu. Bunu onların yaşam şeklinde görebilirdin. Konuşmalarında hissedebilirdin. Gözlerinin derinliklerine baktığında bunu anlayabilirdin. Ve sana bir şey daha söyleyeyim can. Nedir diye sordum duyduklarımdan heyecanlanarak. Ben de korkusuzum. Kendimi tanıyorum ve doğal halimin... Boyun eğmez bir güç ve sınırsız potansiyel olduğunu anladım. Onca yıl kendimi ihmal etmem ve dengesiz düşünme biçimim nedeniyle blokı olmuştum. Başka bir şeyi daha söyleyeyim. Zihninden korkuyu sildiğinde daha genç görünmeye başlarsın ve sağlığın daha mü mükemmel duruma gelir. Ah şu eski zihin beden bağlantısı diye yanıtladım cehaletimi gizlemeyi umarak. Evet doğunun bilgeleri bundan 5000 bin yıldır haberdardır. Yani pek new age sayılmaz dedi neşeli yüzüne yayılan büyük bir gülümsemeyle. Bilgeler üzerinde sık düşündüğüm bir başka güçlü ilkeyi de benimle paylaştılar. İnanıyorum ki kişisel liderlik ve kişisel ustalık yolunda ilerlerken senin için paha biçilmez bir araç olacak. Bir şeyleri ağırdan alıyormuşum gibi hissettiğim zamanlarda bana motivasyon kazandırır. Bu felsefe kısa biçimde şöyle ifade edilebilir. Başarı elde etmiş insanları ilham dolu bir hayat yaşamayanlardan ayıran şey, onların daha az gelişmiş kimselerin yapmayı sevmediği şeyleri yapmaktan hoşlanmasalar bile yapmalarıdır. Her gün derin mutluluklar yaşayan gerçekten aydınlanmış insanlar uzun dönemli memnuniyet için Kısa süreli zevklerden vazgeçmeye hazırdırlar. Böylelikle bilinmezlik bölgesine girmek, bir parça sıkıntıyı beraberinde getirse de zayıflık ve korkularının üstesinden gelirler. Kendilerini her yönde sürekli ve aralıksız geliştiren kaizen bilgeliğiyle yaşamaya kararlıdırlar. Zamanla önceleri zor gelen şeyler kolaylaşır. Bir zamanlar onlara hak ettikleri tüm mutluluk, sağlık ve refaha ulaşmaktan alıkoyan korkuları fırtınada savrulup giden bir çöp adam gibi ortadan kaybolur. O halde yaşamımı değiştirmeden önce kendimi değiştirmem gerektiğini mi söylüyorsun? Evet, bu hukuk fakültesindeyken en sevdiğim profesörümün anlattığı eski bir öyküye benziyor. Bir gece bir baba ofisteki uzun bir günden sonra gazetesini okuyarak dinlenmektedir. Oyun oynamak isteyen oğlu onu rahat bırakmamaktadır. Sonunda sıkılan baba gazetedeki bir dünya haritasını yırtarak yüzlerce küçük parçaya böler. İşte oğlum bunları al ve tekrar bir araya getirmeyi deneder. Bunun kendisi gazeteyi okumayı bitirene dek küçük oğlunu yeterince meşgul edeceğini umarak. İnanılmaz biçimde oğlu bir dakika sonra resmi kusursuzca bir araya getirmiş olarak geri gelir. Şaşıran baba bunu nasıl başardığını sorunca oğlu gülümser ve baba, Dünya haritasının arka yüzünde bir adamın fotoğrafı vardı. Onu bir araya getirince dünyada tamamlanmış oldu diye yanıtlar yumuşak bir biçimde. Bu harika bir hikaye. Görüyorsun Can, bugüne dek tanıdığım en akıllı insanlar Sivana bilgelerinden Harvard Hukuk Fakültesindeki profesörlerime dek mutluluğun anahtarını biliyor görünüyorlar. Devam et dedim sabırsızlığımı belli ederek. Tam olarak daha önce söylediğim gibi mutluluk değerli bir amacın giderek artan farkındalığıyla gelir. Yapmayı gerçekten sevdiğin bir şeyi yapıyorsan, aradığın derin mutluluğa mutlaka ulaşırsın. Mutluluk yapmayı sevdiği şeyle uğraşan, herkese böyle kolayca geliyorsa, neden umutsuz durumda olan bu kadar çok insan var? Güzel bir noktaya değindin can. Sevdiğin işi yapmak, bu ister bir aktör olmak için hali hazırda yaptığın işten ayrılmayı gerektirsin, ister daha anlamlı şeylere zaman bulmak için daha önemsiz işlere daha az zaman ayırmak olsun, büyük cesaret gerektirir. Bu da güvende olduğun alandan çıkmak demektir. Değişiklik başlangıçta daima biraz sıkıntılıdır. Üstelik riski de az değildir. Yine de daha keyifli bir yaşam tasarlamak için bundan daha iyi bir yol olmadığını da belirtmeliyim. Kişi cesaretini tam olarak nasıl kazanır? Bu tıpkı öyküdeki gibi, kendini topladığında dünyanda tam, tamam olur. Zihnin, vücudunun ve karakterinin ustası olduğunda mutluluk ve bolluk büyülü bir biçimde yaşamına akar. Ancak her gün 10 ya da 15 dakika bile olsa kendin üzerinde çalışmak için biraz zaman ayırmalısın. Peki, Yogi öyküsündeki 3 metre boyunda ve 450 kilo ağırlığındaki Japon sumo güreşçisi ne isim geliyor? Bu güçlü arkadaşımız senin için Japonca'da sürekli kişisel gelişim ve ilerleme anlamına gelen kaizenin gücünü hatırla gücünün hatırlatıcısı olacak her zaman. Julian, yalnızca birkaç saat içinde yaşamım boyunca duyduğum en güçlü ve en şaşırtıcı bilgileri ortaya sermişti. Kendi zihnimin büyüsünü ve onun elde ememiş olasılıklar hazinesine sahip olduğunu öğrenmiştim. Zihni dinginliğe kavuşturacak, gücünü arzu ve düşlerime odaklanmamı sağlayacak çok pratik teknikler öğrenmiştim. Yaşamda belirli bir amaç edinmenin, ve kişisel, mesleki ve manevi dünyamın her boyutu için açık hedefler belirlemenin önemini öğrenmiştim. Şimdi kendini kontrol etme ustalığının ebedi ilkesini öğrenmiştim. Kaizen. Kaizen sanatını nasıl uygulayacağım? Sana kişisel ustalık yolunda seni çok ileriye götürecek kadim fakat son derece etkili o on merasimi anlatacağım. Bunları işe yarayacaklarına inanarak her gün uygularsan, bugünden itibaren bir ay içinde belirgin sonuçlar aldığını göreceksin. Uygulamayı sürdürür, teknikleri günlük alışkanlıkların haline getirirsen, mükemmel bir sağlık, sınırsız enerji, kalıcı mutluluk ve iç huzuru elde etmemen olanaksız. Sonuçta kendi kutsal yazgına ulaşacaksın. Bu senin doğumunla sahip olduğun hakkın. Gözlerimin içine bakarak devam etti. Yogiraman, mükemmellik olarak adlandırdığı bu on merasimi bana büyük bir inançla aktardı. Ve eminim sen de bunların gücüne, canlı kanıt olduğuma katılacaksın. Senden sadece söylediklerimi dinlemeni ve sonuçları hakkında kendi başına karar vermeni istiyorum. Yalnızca 30 günde yaşamı değiştirecek sonuçlar mı diye sordum inanmazlık içinde. Evet... Karşılığında yapman gereken ise hiç ara vermeden 30 gün boyunca en az bir saatini ayırıp sana şimdi anlatacağım stratejileri uygulamak. Kendin için yapacağın tüm yatırım bu ve lütfen bana zamanın olmadığını söyleme. Ama yok dedim dürüstçe. İşlerim gerçekten çok yoğun. Kendime ayıracak değil bir saat, on dakikan bile yok Julian. Sana daha evvel söylediğim gibi, kendini geliştirmek için Zamanın olmadığını söylemen Bu ister zihnini geliştirmek ister ruhunu beslemek olsun Araba kullanmakla çok meşgul olduğun için Benzin almaya zamanın olmadığını söylemek gibi bir şey Bu senin de sonunda seni yolda bırakacaktır Gerçekten mi? Gerçekten Nasıl yani? Şöyle anlatayım Sen milyonlarca dolar değerinde bir yarış arabasısın Bakımı yapılmış Son derece gelişmiş bir makine Teşekkürler Julian. Aklın, evrenin en büyük harikası ve bedenin seni hayretler içinde bırakabilecek ustalıkları gerçekleştirme becerisine sahip. Kabul. Bu milyonlarca dolarlık yüksek performanslı makinenin değerinin farkında olarak motorun soğumasına izin vermeden her gün, her dakika onu çalıştırmak akıllıca olur mu? Elbette hayır. Peki neden o zaman mola vermek veya dinlenmek için her gün biraz zaman ayırmıyorsun? Zihnin gibi yüksek performanslı bir makinayı soğutmaya neden zaman harcamıyorsun? Ne demek istediğimi anlamıyor musun? Kendini yenilemek için zaman ayırmak yapabileceğin en iyi şeydir. Kaderin cilvesi, kendini geliştirme ve kişisel zenginleşme için koşuşturma içinde geçen zamanından biraz uzak kalmak, geri döndüğünde verimini fark edilir derecede arttıracaktır. Bütün gereken 30 gün boyunca günde bir saat mi? Bu benim her zaman aradığım sihirli formüldü. Eğer önemini eski görkemli günlerimde anlamış olsaydım, muhtemelen buna birkaç milyon dolar harcardım. Paha biçilemeyen tüm bilgiler gibi bunun da bedava olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bunları söyledikten sonra disiplinli olman ve formülü oluşturan stratejileri onların değerine derinden inanarak uygulaman gerektiğini söylemeliyim. Bu kısa zamanda yapıp bırakılacak tipte bir şey değil. Bir kez başladığında uzun süre bağlı kalman gerekir. Ne demek istiyorsun? Kendinle ilgilenmek için günde bir saat harcamak sana 30 günde gözle görülür sonuçlar sağlayacaktır. Tabii ki doğru şeyleri yapman kaydıyla. Yani bir alışkanlığı tam anlamıyla edinmek için yaklaşık bir ay gerekir. Bu süreden sonra öğreneceğin stratejiler ve teknikler üzerine ikincileri gibi oturacak. Burada önemli olan eğer sonuçların devamını görmek istiyorsan bunları her gün uygulamaya devam etmektir. Makul diyerek hem fikir oldum. Julian kendi yaşamındaki kişisel canlılığın ve iç huzurun geleceğini belirgin biçimde kırmıştı. Aslında hastalıklı yaşlı avukattan ışık saçan enerjik bir filozofa dönüşümü mucizeden başka bir şey değildi. O anda Biraz sonra işiteceğim teknikleri ve prensipleri uygulamak için günde bir saatimi ayırmaya ka karar verdim. Daha önceleri yaptığım gibi başkalarını değiştirmeye çalışmadan önce kendimi geliştirmek için çaba göstermeye karar verdim. Belki de mental tarzı bir dönüşüme uğrayacaktım. Bu kesinlikle denemeye değerdi. O gece dağınık oturma odamda yerde otururken Julia'nın parıldayan bir yaşamın on merasimi adını verdiği şeyi öğrendim. Bunlardan bir bölümü kendi açımdan bir miktar odaklanmış çabayı gerektiriyordu. Bir bölümü ise özel bir çaba olmaksızın gerçekleştirilebilirdi. Hepsi merak uyandırıyordu ve bolca olağanüstü so sonuç vaat ediyordu. Birinci strateji bilgeler tarafından yalnızlık merasimi olarak bilinirdi. Bu günlük programımızın zorunlu bir huzur dönemi içermesini sağlamaktan başka bir şey değildi. Huzur dönemi tam olarak nedir? Bu, sessizliğin iyileştirici gücünü keşfettiğin ve gerçekten kim olduğunu anlamaya başladığın bir zaman dilimidir. İster 15 dakika gibi kısa, ister 50 dakika kadar uzun bir süre olsun. Aşırı ısınmış motorum için dinlenme molası gibi bir şey mi? diye sordum hafif bir gülümsemeyle. Bu oldukça doğru bir bakış açısı. Hiç ailenle uzun bir yolculuk yaptığın olmuş muydu? Tabii ki. Her yaz Jenin'in ailesiyle birkaç hafta geçirmek için adalara giderdik. Tamam, yolda hiç mola verdiğiniz oldu mu? Evet, yemek için mola veririz ya da 6 saat boyunca oğullarımın arka koltukta boğuşmalarını dinledikten sonra kendimi yorgun hissedersem kısa bir süre kestiririm. Tamam, yalnızlık merasimini ruhun için dinlenme molası olarak kabul et. Bunun amacı kendini yenilemedir ve güzel yalnızlık battaniyesine sarmalanmış biçimde tek başına zaman geçirerek yapılır. Sessizlikte bu kadar özel olan ne? İyi soru. Yalnızlık ve sessizlik seni yaratıcı kaynağınla bağlantıya geçirir ve evrenin sınırsız zekasına zekasını açığa çıkarır. Gördüğün gibi can, zihin bir göl gibidir. Karmaşayla dolu dünyamızda çoğu insanın zihni sessiz değildir. Bizler Zihinsel çalkantılarla doluyuz. Ancak her gün hareketsiz ve sessiz kalmak için zaman ayırdığımızda zihin gönlümüz bir cam tepsi gibi düz bir hale gelir. İç sessizlik beraberinde derin bir iyilik hali, iç huzur ve sınırsız enerji hissi getirir. Hatta daha iyi uyursun ve günlük faaliyetlerinde yenilenmiş bir denge duygusunun tadını çıkarırsın. Bu huzur dönemi için nereye gitmem gerekir? Teorik olarak bunu yatak odandan, odandan ofisine kadar herhangi bir yerde yapabilirsin. İşin anahtarı gerçekten sessiz ve güzel bir yer olmasıdır. Bu denklemde güzellik nereye oturuyor? Güzel görüntüler karmaşa içerisindeki ruhu yatıştırır dedi Julian derin bir nefes alarak. Bir gül demeti ya da basit tek bir nergis çiçeği duyular üzerinde son derece rahatlatıcı bir etkiye sahiptir ve insanı gevşetir. Helal olarak benliğin sığınağı olarak hizmet edecek bir yerde böyle bir güzelliğin tanını çıkarmalısın. O nedir? Bu, zihinsel ve manevi gelişme için senin gizli meydanın olabilecek bir yerdir. Bu, evinde kullanılmayan bir oda ya da bir apartmanda küçük huzurlu bir köşe olabilir. Buradaki önemli nokta, kendini yenileme faaliyetlerin için sessizce senin gelmeni bekleyen bir köşe yaratmaktır. Bu kulağa hoş geliyor. İşten eve geldiğimde gidebileceğim sessiz bir yer olması farklılık yaratabilir. Bir süreliğine üzerimdeki baskıdan kurtulabilir ve günün gerginliğini atabilirim. Bu muhtemelen beni çevreme karşı çok daha nazik bir insan haline getirecektir. Bir diğer önemli noktaya gelelim. Ses sessizlik merasimi her gün aynı saatte uyguladığın zaman en iyi şekilde işe yarar. Neden? Çünkü o zaman merasim olarak alışkanlıklarının arasına girmiş olur. Onu her gün aynı saatte uyguladığında günlük sessizlik miktarı kısa süre sonra hiçbir zaman ihmal edemeyeceğin bir alışkanlık haline gelecektir. Ve olumlu yaşam alışkanlıkları kaçınılmaz olarak sana kader yolunda rehberlik eder. Başka bir şey var mı? Evet, mümkünse her gün doğa ile iletişim kurmaya çalış. Ormanda kısa bir gezinti, ve hatta arka bahçende domates yetiştirmek için geçirilen birkaç dakika bile seni şu anda içinde uyuyan huzur kaynağına yeniden kavuşturacaktır. Doğaya çıkmak seni en yüksek düzeydeki benliğinin sonsuz bilgeliğiyle uyumlu hale getirecektir. Bu iç bilgi seni kişisel gücünün el değmemiş boyutlarına taşıyacaktır. Bunu hiçbir zaman unutma dedi Julian. Sesi tutkuyla yükselmişti. Bu merasim senin işine yaradı mı, Julian? Kesinlikle. Gün doğarken kalkıyorum ve ilk iş olarak gizli sığınağıma koşuyorum. Orada gerektiği kadar süreyle gülün kalbini uyguluyorum. Kimi günler saatlerimi sessizlik içinde düşünerek geçiriyorum. Başka günlerde sadece on dakika ayırıyorum. Sonuç aşağı yukarı aynı oluyor. Derin bir iç huzur hissi ve fiziksel enerjide artış. Bu da beni ikinci merasime getiriyor. Fiziksellik merasimine. Kulağa ilginç geliyor. Nedir bu? Fiziksel bakımın gücü. Ha. Basit bir şey. Fiziksellik merasimi bedenine özen göstermek, zihnine de özen göstermektir prensibine dayanır. Bedenini hazırladığında zihnin de hazırlanır. Bedenini eğittiğinde zihnini de eğitmiş olursun. Beden tapınağını zorlu egzersizlerle beslemek için her gün biraz zaman ayır. Kan dolaşımını arttır ve bedenini hareket ettir. Bir haftada 168 saat olduğunu biliyor muydun? Hayır pek değil. Bu gerçek. En az 5 saatini fiziksel etkinliğe ayırman gerekir. Sivana bilgeleri fiziksel potansiyellerini açığa çıkarmak ve güçlü, dinamik bir yapıya kavuşmak için Kadim eski yoga disiplinini uygularlardı. Köyün ortasında kafalarının üzerinde dikilerek ömürlerini uzatmayı başaran bu harika insanların görüntüsü olağanüstü bir deneyimdi. Hiç yoga yapmayı denedin mi Julian? Jenny geçen yaz yapmaya başladı ve ömrünü 5 yıl uzattığını söylüyor. Bunu sana ilk söyleyen kişi ben olayım Can. Yaşamını sihirli bir şekilde değiştirecek tek bir strateji yoktur. Kalıcı ve derin bir değişim sana anlattığım birçok yöntemin devamlı uygulanmasıyla elde edilebilir. Fakat yoga, içindeki enerji kaynaklarını açığa çıkarmanın son derece etkili bir yoludur. Her sabah yoga yapıyorum ve bu kendim için yaptığım en iyi şeylerden biri. Yoga yalnızca bedenimi gençleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda zihnimi de tamamen odaklamamı sağlıyor. Hatta yaratıcılığımın önündeki engelleri bile kaldırdı. Bu muhteşem bir disiplin. Bilgeler bedenlerine bakmak için başka bir şey yapıyorlar mıydı? Yogi Raman ve onun erkek ve kız kardeşleri de doğal ortamlarda hızlı tempoda yürümenin bu ister yüksek dağ patikalarında ister ormanın gür yeşillikleri içinde olsun, yorgunluğu atmada ve vücudu kendi doğal canlılığına döndürmede harikalar yarattığına inanırlardı. Hava yürünemeyecek kadar sert olduğunda kulübelerinin güvenliği içerisinde egzersizlerini yaparlardı. Bir öğünü kaçırabilirlerdi ama günlük egzersizlerini asla kaçırmazlardı. Kulübelerinde ne vardı? Jimnastik aletleri mi diye sordum şakayla karışık. Pek değil kimi zaman yoga duruşlarını çalışırlardı. Başka zamanlarda tek elle bir veya iki set şınav çektiklerini görürdüm. Vücutlarını hareket ettirdikleri ve etraflarındaki nefes kesici ortamın taze havasını ciğerlerine çektikleri sürece egzersiz olarak ne yaptıklarının onlar için çok da önemli olduğunu sanmıyorum. Taze hava solumanın bununla ne ilgisi var? Bu sorunu Yogeraman'ın en sevdiği değişlerinden biriyle cevaplayayım. Doğru nefes almak, doğru yaşamaktır. Nefes almak bu kadar önemli mi diye sordum şaşkınlıkta. Sivana'daki ilk dönemlerimde bilgeler bana sahip olduğum enerji miktarını ikiye ve hatta üçe katlamanın en hızlı yolunun etkili soluma sanatı olduğunu öğrettiler. Ama yeni doğmuş bir bebek bile nasıl nefes alacağımızı bilmez miyiz? Pek değil can. Çoğumuz hayatta kalmak için nasıl nefes alacağımızı bilsek de gelişmek için nasıl nefes alacağımızı hiçbir zaman öğrenmeyiz. Çoğumuz çok kısa süreyle nefesimizi içimize çekeriz ve böyle yaptığımızda bedenimizin ideal düzeyde çalışması için yeterli oksijeni alamayız. Doğru nefes almak oldukça bilimsel bir şey galiba. Evet ve bilgeler bu meseleye bu şekilde yaklaşıyordu. Felsefeleri basitti. Etkin solunum yoluyla daha fazla oksijeni içine çek. O zaman doğal canlılığın, canlılığınla birlikte Enerji kaynaklarını açığa çıkarmış olursun. Peki nereden başlayayım? Aslında oldukça kolay. Günde 2 ya da 3 kez daha derin ve etkin biçimde soluma hakkında 1 veya 2 dakika düşün. Etkin biçimde nefes aldığımı nereden bileceğim? Göbeğin hafifçe hareket etmeli. Bu karnından nefes aldığını gösterir ki iyi bir şeydir. Yogi Raman'ın bana öğrettiği. Bir teknik ellerimi karnımın üzerinde birleştirmekti. Nefesimi içime çektiğimde ellerim hareket ederse solunum tekniğim doğru demekti. Çok ilginç. Bunu sevdiysen o zaman parıldayan yaşamın üçüncü merasimini de seveceksin. Yani, yani yaşam gıdası merasimi. Avukatlık yaptığım günlerde biftek, kızarmış patates ve diğer kalitesiz gıdalardan oluşan bir beslenme şeklim vardı. Kesinlikle ülkenin en iyi restoranlarında yiyordum. Ama vücudumu yine de kalitesiz gıdalarla doldurmuş oluyordum. Bunu o zamanlar bilmiyordum. Fakat bu benim hoşnutsuzluğumun temel kaynaklarından biriydi. Gerçekten mi? Evet, kötü bir beslenme şeklinin yaşamın üzerinde oldukça belirgin etkileri vardır. Zihinsel ve fiziksel enerjini tüketir. Ruh durumunu etkiler ve zihin açıklığını da engeller. Yogi Raman, Vücudunu besledikçe ruhunu da beslersin derdi. Sanırım sen de beslenme şeklini değiştirdin, öyle mi? Kökten. Bu, duygularımda ve görünüşümde şaşırtıcı bir fark yarattı. Her zaman stres ve işimin zorlukları nedeniyle böyle tükenmiş olduğumu ve kırışık ellerimin ilerleyen yaşımın belirtisi olduğunu düşünürdüm. Sivana'da uyuşukluğum vücuduma pompaladığım düşük oktanlı benzinden kaynaklandığını öğrendim. Sivana bilgeleri böyle dinç ve ışıltılı kalmak için ne yiyordu? Yanıt çabuk geldi. Canlı besinler. ha? Yanıt canlı besinler. Canlı besinler ölü olmayan besinlerdir. Hadi Julian, canlı besinler de ne? Temel olarak canlı besinler güneş, hava ve suyun doğal etkileşimiyle ortaya çıkanlardır. Burada sözünü ettiğim vejeteryan bir beslenme şekli. Tabağını taze sebzeler, meyve ve tahıllarla doldur. Sonsuza dek yaşa. Bu mümkün mü? Bilgelerin çoğu yüz yaşın üzerindeydi. Ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermiyorlardı. Daha geçen hafta bir gazetede, Doğu Çin denizindeki küçük Okinawa adasında yaşayan bir grup insan hakkındaki haberi okudum. Ada, dünyada yüz yaşın üzerindeki insanlardan oluşan en kalabalık topluluğu barındırması nedeniyle hayrete düşen araştırmacıların akınına uğramıştı. Ne bulmuşlar? Uzun ömürlü olmalarının ana sırlarından biri vejeteryan beslenme şekilleriymiş. Fakat bu tip bir diyet sağlıklı mı? Bunun pek fazla güç vereceğini düşünmüyorsundur herhalde. Hala çalışan bir avukat olduğumu unutma Julian. Bu doğanın planladığı beslenme şeklidir. Canlı, yaşamsal ve son derece sağlıklıdır. Bilgeler binlerce yıldır bu diyetle yaşamışlardır. Buna satvik veya saf, saf beslenme derler. Güç konusundaki kaygına gelince gorillerden fillere kadar gezegenimizdeki en güçlü hayvanlar gururlu vejeteryenlerin nişanını taşır. Bir gorilin insandan 30 kez daha güçlü olduğunu biliyor muydun? Bu dikkat çekici bilgi için teşekkürler. Bak bilgeler uçta olan insanlar değiller. Tüm bilgelikleri kadim Ölçülü bir yaşam sürmek ve aşırılıklardan kaçınma ilkesine dayanır. Bu nedenle eti seviyorsan elbette onu yemeye devam edebilirsin. Yalnızca bunu yaparken ölü gıda tüketmekte olduğunu unutma. Yapabiliyorsan yediğin kırmızı et miktarını azalt. Bunun sindirimi güçtür ve sindirim sistemi vücudunda en çok enerji tüketen yapıdır. Değerli enerji rezervleri bu gıda türü için gereksiz yere harcanır. Nereye varmaya çalıştığımı anlıyor musun? Yalnızca biftek yedikten sonra hissettiğin enerji düzeyini salatadan sonrakiyle karşılaştır. Katı bir vejeteryan olmak istemiyorsan, en azından her öğüne salatayla başla ve tatlı olarak da meyveye. Bu, bu bile fiziksel yaşam kaliten üzerinde büyük fark yaratacak. Yapması o kadar da zor görünmüyor diye yanıtladım. Büyük ölçüde vejetaryen bir diyetin verdiği güç hakkında ben de bir şeyler duyuyordum. Daha geçen hafta Jenny'nin anlattığına göre, Finlandiya'daki bir çalışmada, vejetaryen diyetle beslenmeye başlayanların yüzde 38'inin bu yeni yeni yaşam tarzına geçtikten yalnızca 7 hafta sonra daha az yorgun ve çok daha dinç hissettikleri belirtilmiş. Her öğün salata yemeği denemeliyim. Sana bakıyorum da belki öğünlerim salatadan ibaret olsa daha iyi. Bunu yaklaşık bir ay dene ve sonucu kendin değerlendir. Harikulade hissedeceksin. Tamam. Bu bilgeler için yeterince ise benim için de iyidir. Sana söz veriyorum. Bunu deneyeceğim. Çok zor görünmüyor. Nasılsa her akşam barbekü yapmaktan usanmıştım. Yaşam gıdası merasimini beğendiysen sanırım dördüncüyü de çok seveceksin. Öğrencin fincanını hala boş olarak tutuyor. Dördüncü merasim, bereketli bilgi merasimi olarak bilinir. Bu, yaşam boyu öğrenmeyi, öğrendiklerini, kendi iyiliğini ve çevrendekilerin iyiliğini esas alarak geliştirmeni merkez alır. Şu eski bilge güçtür görüşümü. Bundan çok daha fazlası var can. Bilgi, yalnızca potansiyel güçtür. Gücün görülebilmesi için uygulanması gerekir. Çoğu kimse belirli bir durumda veya yaşamında ne yapması gerektiğini bilir. Sorun bilgiyi kullanmak, bilgiyi kullanmak, ve düşlerini gerçekleştirmek için her gün tutarlı bir çaba göstermemesidir. Bereketli bilgi merasimi tamamıyla yaşamın öğrencisi durumuna gelmeye ilişkindir. Hatta daha önemlisi bu varlık sınıfında öğrendiklerini kullanmanı gerektirir. Yogi, Raman ve diğer bilgiler bu merasimi uygulamak için ne yapıyorlardı? Bereketli bilgi merasimini uygulamak için her gün birçok alt merasim gerçekleştirirlerdi. En önemli stratejilerinden biri aynı zamanda en kolaylarından biriydi. Ona bugün bile başlayabilirsin. Fazla zaman almaz değil mi? Julian gülümsedi. Seninle paylaştığım bu teknikler, araçlar ve ipuçları seni her zaman olduğundan daha üretken ve verimli yapacak. Böyle konularda cimri değil, eli açık olmalısın. Ne demek istedin? Bilgisayarlarının sürekli kullandıkları için verileri yedeklemeye zaman bulamadıklarını söyleyen kişileri düşün. Bu makineler çöktüğünde, aylarca emek harcanan önemli çalışmalar yitirildiğinde, günde birkaç dakikayı yedekleme için ayırmadıklarına pişman olurlar. Söylemek istediğimi anlıyor musun? Önceliklerimi doğru saptamalıyım, öyle mi? Kesinlikle. Yaşamını programının kölesi olarak yaşamamaya çalış. Onun yerine vicdanın ve kalbin sana yapmanı söylediği şeylere odaklar odaklan. Kendini kendine yatırım yapıp zihin, vücut ve karakterini en yüksek seviyeye çıkarmaya adadığında içinde sana en büyük ve tatmin edici sonuçları almak için neler yapman gerektiğini söyleyen özel bir dümenci varmış gibi hissedeceksin. Saat hakkındaki hakkında kaygılanmayı bırakıp hayatını yaşamaya başlayacaksın. Gayet iyi anladım. Peki az sonra bana anlatacağın bu alt merasimler neler diye sordum. Düzenli olarak oku. ''Günde yarım saat okumak, okumak mucizeler yaratır. Ancak seni uyarmalıyım. Bunu rastgele yapmamalısın. Verimli zihin bahçene girmesine izin vereceğin şeyler hakkında çok seçici olmalısın. Bunlar son derece besleyici olmalı. Seni ve yaşam kaliteni geliştirecek şeyler seç.'' Bilgeler ne okuyordu? ''Uyanık oldukları zamanın çoğunu atalarının kadim tekniklerini okumaya, tekrar tekrar okumaya ayırırlardı.'' Bu felsefi literatürü adeta yutmuşlardı. Bu harika insanların küçük bambu sandaljelerde oturup tuhaf biçimde ciltlenmiş kitaplarını, dudaklarında aydınlanmanın ince tebessümüyle okuyuşlarını hala gözümde canlandırabiliyorum. Okumanın gücünü ve kitabın bilge bir kişinin en iyi dostu olduğu prensibini Sivan'a da öğrendim. O halde elime geçen her iyi kitabı okumalı mıyım? Evet ve hayır diye yanıtladı. Sana asla olabildiğince çok kitap okumanı önermiyorum. Ancak hatırlamalısın ki bazı kitaplar tadına bakmak, bazıları önce ağızda iyi çiğnemek ve bazıları da bütün halde yutmak içindir. Bu bana başka bir konuyu hatırlattı. Acıktığını mı? Hayır Can, dedi Julian gülerek. Sadece büyük bir kitaptan değerli bir şey alabilmek için onu sadece okumamalısın. Onun üzerinde çalışmalısın. Kitabı önemli müvekkillerinin, Yasal görüşünü almak için sana getirdikleri sözleşmeleri okurken yaptığın gibi incele. Gerçekten iyi düşün, üzerinde çalış, onunla bir ol. Bilgeler, büyük kütüphanelerindeki ilmi kitapların çoğunu 10 ya da 15 kez okumuşlardı. Bu büyük kitaplara dahi bir kaynaktan gelen yazmalar kutsal metinlermiş gibi davranırlardı. Vay, okumak gerçekten bu kadar önemli mi? Her gün sadece yarım saat okumak bile yaşamında keyifli bir değişiklik yapacak. Çünkü engin bilgi birikimlerinin tümünün senin emrine amade olduğunu görmeye başlayacaksın. Karşılaşabileceğin her problem için her çözüm yazılıdır. Daha iyi bir avukat, baba, arkadaş veya aşık olmak istiyorsan, seni bu hedeflerine hızla ulaştıracak kitaplar vardır. Yaşamında yapabileceğin tüm hatalar bu yollardan senden önce yürümüş olan kişilerce önceden yapılmıştır. Karşılaştığın güçlüklerin sadece sana özgü olduğuna gerçekten inanıyor musun? Bunu hiç düşünmemiştim, Julian. Ancak ne demek istediğini anlıyorum ve haklı olduğunu biliyorum. Bir insanın hayatı boyunca yaşadığı ve yaşayabileceği tüm sorunlarla önceden karşılaşılmıştır diye ekledi Julian. Daha önemlisi, cevapların ve çözümlerin tümü bu kitapların sayfalarında kayıtlıdır. Doğru kitapları oku. Senden öncekilerin Şimdi karşılaşmakta olduğun güçlüklerle başa çıktıklarını öğren. Onların başarı stratejilerini uygula. Yaşamında gözleyeceğin iyileşmelere hayret edeceksin. Bu doğru kitaplar tam olarak hangileridir diye sordum. Julia'nın harika bir noktaya değindiğini hemen fark ederek. Bunu senin güzel karar verme yeteneğine bırakıyorum dostum. Doğuya yaptığım yolculuktan döndüğümden beri günlerimin en iyi kısımlarını hayran olduğum insanların biyografilerini ve büyük edebi eserlerini okuyarak geçiriyorum. Hevesli bir çayla önerebileceğim birkaç isim var mı diye sordum geniş bir gülümsemeyle. Elbette, Büyük Amerikalı Benjamin Franklin'in biyografisinden çok şey öğrenebilirsin. Mahatma Gandhi'nin bir öz yaşam öyküsü Gandhi adlı otobiyografisinden ilerleme konusunda hayli güç alabilirsin. Sana Herman Hesse'nin sitartasını Marcus Aurelius'un oldukça pratik felsefesini ve Seneca'nın bazı çalışmalarını da öneririm. Napolyon Hill'in düşün ve zenginleşini bile okuyabilirsin. Ben geçen hafta okudum ve oldukça derin olduğunu düşünüyorum. Düşün ve zenginleş diye tekrarladım hayretle. Ama kalp krizinden sonra tüm bunları gerinde bıraktığını sanıyordum. Orada burada zayıfların sırtından para kazanmak için şarlatanlarca pazarlanan çabuk para kazanma yolları türü şeylerden gerçekten bıktım. ''Sakin ol koca adam.'' Bu konuda seninle tamamen hemfikiriz dedi Julian. Akıllı ve sevgi dolu bir büyük babanın tüm sıcaklığıyla ve sabrıyla. Toplumumuzdaki ahlaki değerlerin iyileşmesini ben de istiyorum. Bu küçük kitap para kazanmak değil, yaşamını zenginleştirmek hakkında. Sana iyi olmakla hali vakti yerinde olmak arasında çok büyük bir fark bulunduğunu söyleyen ilk kişi sanırım ben olacağım. Bunu yaşadım. ...ve para odaklı bir yaşamın verdiği ıstırabı biliyorum. Düşün ve zenginleş, manevi zenginlik dahil olmak üzere... ...bollukla ve tüm bu güzel şeyleri yaşamına nasıl katacağınla ilgili. Onu okuman iyi olur ama ısrar etmeyeceğim. Üzgünüm Julian, saldırgan bir avukat gibi konuşmak istemedim dedim. Kendimi affettirmek isteyerek. Sanırım bazen sinirlerime hakim olamıyorum. İşte düzeltmem gereken bir şey daha. Benimle paylaştığım tüm bu şeyler için... Sana gerçekten teşekkür borçluyum. Sorun değil, unuttum bile. Söylemek istediğim, okumak ve sürekli okumaktı. Başka ilginç bir şey duymak ister misin? Nedir? Yaşamına böylesi bir zenginlik katacak olan, senin kitaplardan çıkaracakların değil, kitapların sonunda yaşamını değiştirecek biçimde, senden ortaya çıkaracaklarıdır. Görüyorsun can, kitaplar sana aslında yeni bir şey öğretmez. Gerçekten mi? Gerçekten. Kitaplar aslında, Zaten senin içinde olanları görmene yardım eder. Aydınlanma da böyle bir şeydir. Tüm seyahatlerim ve keşiflerimden sonra anladım ki tam bir daire çizerek genç bir çocuk olarak başladığım noktaya dönmüşüm. Ancak şimdi kendimi tanıyorum. Ne olduğumu ve ne olabileceğimi biliyorum. O halde bereketli bilgi merasimi tamamen okumak ve bilgi zenginliğini keşfetmekle ilgi, ilgili öyle mi? Kısmen şimdilik günde 30 dakika oku. Gerisi doğal olarak gelir dedi Julian gizemli bir imayla. Tamam, parıldayan yaşamın beşinci merasimi nedir? Bu, kendin üzerine düşünme merasimidir. Bilgeler, iç dünyalarında düşüncenin gücüne kuvvetle inanırlar. Kendini tanımaya zaman, zaman ayırmakla, varlığının sahip olduğunu hiç bilmediğin bir boyutuyla bağlantı kurarsın. Kulağa çok derin geliyor. Bu aslında çok pratik bir kavramdır. Görüyorsun, Hepimiz içimizde uyuyan birçok yetenek taşıyoruz. Tanımak için zaman ayırarak onları canlandırabiliriz. Ancak sessizlik içinde düşünme bundan fazlasını getirecektir. Bu uygulama seni daha güçlü, kendinle daha barışık ve akıllı biri yapacaktır. Bu zihnini kullanmanın çok değerli bir biçimidir. Bu kavramı hala tam olarak anlayamadım Julian. Haklısın, ilk duyduğumda bana da yabancı gelmişti. Temel biçimiyle ele alırsak, kendin üzerine düşünme merasimi temel düşünme alışkanlığından daha fazlası değildir. Ama hepimiz düşünmez miyiz? Bu insan olmanın bir özelliği değil mi? Evet, çoğunuz düşünürüz. Ama sorun çoğu insanın sadece hayatta kalmaya yetecek kadar düşünmesidir. Benim sözünü ettiğim geliş, benim sözünü ettiğim gelişme sağlayacak kadar düşünmek. Benjamin Franklin'in biyografisini okuduğunda ne demek istediğimi anlayacaksın. O bütün gün süren verimli çalışmalarının ardından her akşam evinin sessiz bir köşesine çekilir ve tüm gününü gözden geçirirdi. Tüm davranışlarını bunların olumlu ve yapıcı mı yoksa olumsuz ve düzeltmesi gereken şeyler mi olduğunu düşünürdü. O gün neyi yanlış yaptığını açıkça bilmekle kendini kontrol etme ustalığı yolunda iyileşme ve gelişmeye yönelik adımları atabilecek duruma gelirdi. Bilgeler de aynısını yapıyorlardı. Her gece güzel kokulu gül yapraklarıyla kaplı kulübelerinin mabedine çekilerek derin düşünceleri içinde otururlardı. Aslında Yogi Raman geçirdiği günün yazılı bir kaydını tutardı. Ne tür şeyler yazardı diye sordum. Sabahları yaptığı kişisel bakım çalışmalarından, diğer bilgelerle ilişkilerine ve yakacak odun ve taze yiyecek bulmak için ormana yaptığı yolculuklara kadar her şeyi sıralardı. O gün zihninden geçen düşünceleri de kaydederdi. Bunu yapmak zor değil mi? 12 saat şöyle dursun, 5 dakika önce bile ne düşündüğümü zor hatırlıyorum. Bu merasimi her gün uygularsan zor değil. Göreceksin... Herkes benim aldığım türde sonuçlar alabilir. Herkes. Asıl sorun pek çok insanın ekskusitus denen korkunç hastalığa tutulmuş olması. Sanırım geçmişte ben de buna kapılmıştım dedim. Zeki arkadaşımın neden söz ettiğini tamamıyla anlayarak. Julian bahaneler üretmeyi bırak ve sadece yap dedi. Sesinden kuvvetli bir biçimde inandığı anlaşılıyordu. Neyi yapayım? Düşünmeye zaman ayır. Düzenli bir iç gözlem alışkanlığı edin. Yogi Raman tüm yaptıkları ve düşündüklerini bir sütunda sıraladıktan sonra karşısındaki sütuna da değerlendirmelerini yazardı. Yazıya döktüğü davranışları ve düşünceleriyle yüzleştikten sonra bunların olumlu olup olmadıklarını sorgulardı. Öyleyseler uzun dönemde büyük kazanımlar sağlayacaklarından değerli enerjisini bunlara vermeyi devam ederdi. Ya olum, olumsuzlarsa? Bu durumda onlardan kurtulmak için açık bir tutum sergilerdi. Sanırım bir örneğin bana yardım olacak. Kişisel olabilir mi diye sordu Julian. Elbette senin içten düşüncelerinden birkaçını duymayı çok isterim dedim. Aslında ben seninkileri düşünüyordum. Okul bahçesindeki iki çocuk gibi kıkırlamaya başladık. Ah tamam her zaman dediğini yaparsın. Tamam bugün yaptığım birkaç şeyle başlayalım. Bunları masadaki şu kağıda yaz diye talimat verdi Julian. Az sonra önemli bir şey olacağını hissetmeye başladım. Yıllardır ilk kez yaptıklarımı ve düşündüklerimi değerlendirmeye zaman ayırıyordum. Bu çok aşılmadık, alışılmadık ancak bir o kadar da akıllıcaydı. Ne de olsa neyi iyileştirmem gerektiğini anlamaya zaman ayırmadan kendimi ve yaşamımı iyileştirmeyi nasıl umabilirdim? Nereden başlamalıyım diye sordum. Bu sabah neler yaptığından başla ve gününün kalan kısmına ilerle. Yalnızca birkaç önemli noktaya değin. Daha konuşacağımız çok şey var ve birkaç dakika sonra yoguramanın öyküsüne dönmek istiyorum. Güzel, altı buçukta kalktım, elektrikli horozumun sesiyle diye espri yaptım. Ciddi yol ve devam et diye yanıtladı Julian Sertçe. Tamam, sonra duş yaptım, tıraş oldum. Ve bir omleti mideme indirdikten sonra işe gitmek için aceleyle çıktım. ''Peki ya ailen?'' Hepsi uyuyordu. Her neyse ofise vardığımda yedi buçuk randevumun yediden beri beklemekte olduğunu gördüm. Ah dostum üstelik sinirliydi. Senin tepkin ne oldu? Karşılık verdim. Ne yapsaydım? Beni sıkıştırmasına izin mi verseydim? Hmm tamam. Sonra ne oldu? İşler daha kötüye gitti. Mahkemeden aradılar. Yargıç Vilda Best'in beni ofisinde görmek istediğini ve 10 dakika içinde orada olmazsam kellelerin uç uçmaya başlayacağını söylediler. Vilda Best'i hatırlıyorsun değil mi? Ferrari'ni onun yerine park ettiğin için seni saygısızlıkla suçladıktan sonra ''Vahşi hay hayvan lakabını takmıştın'' dedim olayı hatırlamanın etkisiyle, kahkaha atarak. ''Bunu hatırlatmak zorundaydın değil mi?'' diye yanıtladı Julian. O zamanlar herkesçe bilinen bu hızır canıyı hatırlayarak. Her neyse, mahkeme binasına koştum ve katiplerden biriyle başka bir tartışma daha yaptım. Ofise döndüğümde beni hepsi acil olarak işaretlenmiş 27 telefon mesajı bekliyordu. Daha devam edeyim mi? Evet, lütfen. Pekala, eve dönüş yolunda arabamdayken Ceni aradı ve annesine uğrayıp onun meşhur keklerinden almamı istedi. Sorun şu ki, oraya giden kavşağa saptığımda, Yıllardır gördüğüm en kötü trafik tıkanıklığının içine girmiş oldum. Sonuçta mesai bitimi trafiğinin ortasında 35 derece sıcakta, sinirden titreyerek ve daha da çok zaman kaybedeceğimi düşünerek kala kaldım. Tepkin ne oldu? Trafiğe lanet yağdırdım dedim samimiyetle. Aslında arabamın içinde yüksek sesle bağırıyordum. Neler söylediğimi duymak ister misin? Sanırım bu bahçemi beslemek isteyeceğim türden bir şey değil diye yanıtladı Julian, hafif bir gülümsemeyle. Fakat bu iyi bir gübre olabilir. Hayır teşekkürler. Belki burada durmalıyız. Gününü nasıl geçirdiğine bakmak için bir saniye ara verelim. Açıkçası geriye bakarsan mümkün olsa kesinlikle farklı davranmış olmayı isteyeceğin en az birkaç şey var. Kesinlikle. Hangileri? Hmm, pekala. Birincisi ideal bir dünyada daha erken kalkardım. Yeri dövercesine koşuşturmakla kendime iyilik ettiğimi sanmıyorum Sabah daha huzurlu ve gün içinde kendimle barışık olmayı isterdim Bana anlattığın gülün kalbi tekniği burada işe yarayacak gibi görünüyor Ayrıca kahvaltı masasında yanımda ailemin olmasını isterdim Yalnızca bir kase mısır gevreği için bile olsa Bu bana daha iyi bir denge duygusu verirdi Jenny ve çocuklara yeterince zaman ayıramadığımı düşünüyorum sürekli ama bu mükemmel bir dünya ve senin mükemmel bir yaşamın var. Gününü kontrol altına alabilecek güce sahipsin. İyi şeyler düşünme gücü elinde. Düşlerini gerçekleştirebilecek güç elinde dedi Julian sesini yükselterek. Bunu anlıyorum. Gerçekten değişebileceğimi hissetmeye başladım. Harika. Şimdi gününü değerlendirmeye devam edelim talimatını verdi. Pekala. Keşke müvekkilime bağırmamış olsaydım. Keşke mahkeme katibiyle tartışmamış olsaydım. Ve trafiğe lanet etme, etmemiş olsaydım. Trafik bunu aldırmıyor değil mi? Tıkanmayı sürdürüyor diye mırıldandım. Sanırım şimdi kendin üzerine düşünme merasiminin gücünü anlamaya başladın. Yaptığın şeylere, gününü nasıl geçirdiğine ve zihninden geçen düşüncelere bakarak gelişme düzeyini ölçebilirsin. Yarını iyileştirmenin tek yolu bugün neyi yanlış yaptığını bilmektir. Ve hataların tekrarlanmaması için iyi bir planın olması gerekir değil mi diye ekledim. Kesinlikle hata yapmanın yanlış bir tarafı yoktur. Hatalar yaşamın bir parçasıdır ve gelişme için gereklidir. Bu şöyle söylemeye benziyor. Mutluluk doğru kararlarla gelir, doğru kararlar deneyimle ve deneyimle yanlış kararlar sonucunda gelir. Ancak aynı hataları tekrar tekrar her gün yinelemenin kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu tam da insanları hayvanlardan ayıran bir nitelik olan kendinden haberdar olma yetisinden tamamen yoksulluğun bir göstergesidir. Bunu daha önce hiç duymamıştım. Evet bu doğru. Yalnızca insanlar kendilerinin dışına çıkıp neyi doğru neyi yanlış yaptıklarını analiz edebilirler. Bir köpek bunu yapamaz bir kuş da hatta bir maymun bile yapamaz bunu. Ama sen yapabilirsin. İşte kendin üzerine düşünme merasimi budur. Günlerinde ve genel olarak yaşamında neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu düşün. Sonra acilen iyileştirmelere başla. Düşünecek çok şey var Julian, düşünecek çok şey var diye söyledim derin derin düşünerek. Parıldayan yaşamın altıncı merasimine ne dersin? Erken uyanma merasimi. Aha sanırım neyin geleceğini biliyorum. Uzaklardaki cennet diyarı Siv Sivana'dan öğrendiğim en iyi öğütlerden biri güne iyi başlamak için Güneşle birlikte kalkmaktı. Çoğumuz bizim için gerekli olandan fazla uyuruz. Ortalama bir insan için 6 saatlik bir uyku mükemmel derecede sağlıklı ve dinç olması için yeterlidir. Aslında uyku bir alışkanlıktan başka bir şey değildir. Ve tıpkı diğer alışkanlıklar gibi istediğin sonucu almak için kendini eğitebilirsin. Bu durumda daha az uyumak için mesela. Ama çok erken kalkarsam çok bitkin hissediyorum dedim. İlk birkaç gün çok yorgun hissedeceksin. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta erken kalkmaya başladığın ilk hafta boyunca böyle hissedebilirsin. Bunu lütfen uzun dönemli kazanç için kısa süreli küçük bir sıkıntı olarak gör. Yeni bir alışkanlık kazanmaya çalıştığında hep bir parça rahatsızlık hissedebilirsin. Bu yeni bir çift ayakkabı aldığında hissettiğin rahatsızlığa benzer. Önceleri giymesi biraz zordur ama kısa süre sonra tam olarak ayağına oturur. Sana daha önce söylediğim gibi acı çoğunlukla kişisel gelişimin habercisidir. Ondan korkma, aksine onu kucakla. Tamam, erken kalkmak için kendini eğitme fikrini sevdim. Sana şunu sorayım, erken ne anlama geliyor? Güzel bir soru daha. İdeal bir saati yok. Şu ana dek seninle paylaştığım her şey gibi senin için doğru olanı yap. Yogi Ramana'nın övdüğünü hatırla. Hiçbir şeyi abartma, her şeyi ılımlı bir seviyede yap. Güneşle uyanmak bana abartılı gibi görünüyor. Aslında değil. Yeni günün ilk ışıklarından daha görkemli olan pek az doğal güzellik vardır. Bilgeler güneş ışıklarının cennetin armağanı olduğuna inanır ve çok görünmemeye özen göstererek düzenli olarak güneş banyosu yaparlardı. Çoğu kez onları sabahın ilk ışıklarıyla dans ederken görebilirdin. Bunun olağanüstü uzun yaşamlarının bir başka anahtarı olduğuna kesinlikle inanıyorum. Sen de güneşlenir misin diye sordum. Kesinlikle güneş beni gençleştirir. Yorgun olduğumda ruhumu canlandırır. Doğunun kadim kültüründe güneşin ruha açılan kapı olduğuna inanılırdı. İnsanlar ruhlarıyla birlikte vücutlarının da serpilmesi için ona dua ederlerdi. Güneş ışığı yaşam enerjini açığa çıkarır. Duygusal ve fiziksel canlılığını tazeler. Ziyaretlerin aşırıya kaçmadığı sürece keyif veren bir hekimdir güneş. Hay aksi konudan uzaklaştım. Her gün erken kalkmaktan söz ediyorduk. Hımm, bu merasimi kendi alışkanlıklarım arasına nasıl alabilirim? İşte birkaç ipucu. Öncelikle önemli olanın uykunun süresi değil, kalitesi olduğunu asla unutmamalısın. 6 saatlik kesintisiz derin uyku, 10 saatlik aralıklı uykudan daha iyidir. Tüm mesele günlük yaşantının getirdiği stres ve sıkıntılar yüzünden zarar gören fiziksel yapını, doğal sağlıklı durumuna geri gelecek şekilde onarıp yenilenmesi için vücudunu dinlendirmektir. Bilgelerin alışkanlıklarının çoğu kişinin kaliteli dinlenmenin çok uyumaktan daha önemli olduğunu anlaması gerektiği prensibine dayanır. Örneğin Yogi Raman akşam 8'den sonra asla bir şeyler yemezdi. Artan sindirim etkinliğinin uyku kalitesini düşürdüğünü söylerdi. Bir başka örnek de bilgelerin uyumaya gitmeden önce Arp'ın yumuşak sesiyle meditasyon yapma alışkanlıklarıydı. Bunun ardındaki sebep nedir? Sana şunu sorayım Can, her gece uyumadan önce ne yaparsın? Ceni ile birlikte haberleri izlerim, tanıdığım çoğu kişinin yaptığı gibi. Ben de öyle düşünmüştüm diye cevapladı Julian, gözlerinde gizemli bir pırıltıyla. Anlayamadım, uyumadan önce biraz haber izlemekte ne kötülük var? Uyumadan önceki 10 dakika ile uyandıktan sonraki 10 dakikalık sürenin altın üzerinde büyük bir etkisi vardır. En ilham verici ve huzurlu düşünceler zihnine bu süreler içinde programlanır. Zihnin bir bilgisayarmış gibi konuşuyorsun. Bu çok uygun bir bakış açısı. İçine ne koyarsan onu alırsın. Daha da önemlisi programcı sadece sensin. İçeri girecek düşünceleri seçerek dışarıya ne çıkacağını da kesin biçimde belirlersin. Bu nedenle uyumadan önce hamelleri izleme veya biriyle tartışma, hatta günün olayları, olaylarını bile zihninden geçirme. Rahatla. İstersen bir fincan bitki çayı iç. Sakin bir klasik müzik dinle. Kendini zengin ve yenileyici derin bir uykuya dalmaya hazırla. Anladım. Ne kadar iyi uyursam o kadar az uykuya ihtiyacım olur. Kesinlikle. Bir de Kadim 21 kuralını hatırla. Bir şeyi art arda 21 gün tekrarlarsan bu bir alışkanlık olarak yerleşir. Bu nedenle erken kalkma rutinine 3 hafta kadar vazgeçmeden bağlı kal. Çünkü başta oldukça rahatsız edici gelebilir. Sonra yaşamının bir parçası olacak. Kısa süre içinde sabah 5.30'da hatta 5'te muhteşem yeni bir günün görkeminin keyfini çıkarmak üzere kolayca kalkabileceksin. Tamam diyelim ki her gün 5.30'da kalkıyorum. Ne yapacağım? Soruların düşündüğünü gösteriyor dostum. Buna çok memnunum. Bir kez kalktıktan sonra yapabileceğin çok şey var. Unutmaman gereken temel ilke güne iyi başlamanın önemi. Söylediğim gibi uyandıktan sonra ilk 10 dakika içinde düşündüklerin ve yaptıklarının günün geri kalanı üzerinde belirgin etkileri vardır. Gerçekten mi? Kesinlikle. Olumlu şeyler düşün. Tüm sahip oldukların için şükran duası et. ''Şükran listenin üzerinde çalış. Biraz güzel müzik dinle. Güneşin doğuşunu izle. Hatta belki doğal bir çevrede kısa bir yürüyüş bile yapabilirsin. Aslında bilgeler sabahın erken saatlerinde mutluluk hormonlarını harekete geçirmek için içlerinden gelse de gelmese de gülerlerdi. Julian, fincanımı boşaltmaya çalışıyorum ve kabul edersin ki bir acemi için iyi bir mesafe katettim. Ama bu kulağa gerçekten tuhaf geliyor.'' Himalayalarda yaşayan bir grup keşiş için bile. Ama değil. 4 yaşındaki bir çocuğun günde kaç kez güldüğünü tahmin et. Kim bilir? Ben biliyorum 300 kez. Şimdi toplumumuzdaki ortalama bir yetişkinin bir gün boyunca kaç kez güldüğünü tahmin et. 50 diye şansımı denedim. 15 dedi Julian, memnun bir halde gülümseyerek. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Gülmek ruhun ilacıdır. İçinden gelmiyorsa bile bir aynaya bak ve birkaç dakika gül kendini harika hissedeceksin. William James mutlu olduğumuz için gülmeyiz, güldüğümüz için mutlu oluruz der. Bu nedenle güne keyifli bir, keyifli bir adımla başla. Gül, keyiflen ve tüm sahip oldukların için şükret. Her gün bir diğerinden daha verimli olacak. Pozitif bir ruh halinde güne başlamak için ne yapıyorsun? Aslında gülün kalbinden taze sıkılmış meyve suyuna kadar her şeyi içeren Oldukça gelişmiş bir sabah düzeni geliştirdim. Ancak seninle paylaşmayı özellikle istediğim bir strateji var. Önemli gibi görünüyor. Öyle. Sabah kalktıktan hemen sonra sessizlik sığınağına git. Sakince otur ve odaklan. Sonra kendine şu soruyu sor. Eğer bugün benim son günüm olsaydı ne yapardım? Burada önemli olan sorunun gerçek anlamını yakalamaktır. Zihninde yapacağın her şeyin, arayacağın insanların ve keyif alacağın anların listesini yap. Bu şeyleri büyük bir enerjiyle yaptığını gözünün önüne getir. Ailene ve arkadaşlarına nasıl davranacağını hayal et. Hatta bu gezegendeki son günün olsaydı sana tamamen yabancı olan kişilere nasıl davranacağını da kafanda canlandır. Sana daha önce söylediğim gibi her gününü son gününmüş gibi yaşadığında yaşamın sihirli bir hale dönüşür. Bu da beni Yedinci parıldayan yaşam merasimine getiriyor. Müzik merasimi. Bundan gerçekten keyif alacağım dedim. Alacağından eminim. Bilgeler yaptıkları müziği seviyorlardı. Tıpkı güneş gibi o da manevi bir destek sağlıyordu. Müzik onları güldürüyor, dans ettiriyor ve şarkı söylemeye teşvik ediyordu. Senin için de aynı etkiyi gösterecektir. Müziğin gücünü asla unutma. Her gün müzik dinlemek için biraz zaman ayır. İşe giderken... Arabada yumuşak bir müzik dinlemek bile işe yarar. Kendini üzgün veya yorgun hissettiğinde biraz müzik, müzik dinle. Bu bildiğim en iyi motive edici eylemlerden biridir. Senin dışında diye bağırdım işten bir şekilde. Sadece seni dinlemek bile kendimi harika hissetmeme yetiyor. Gerçek anlamda değişmişsin, Julian. Hem de sadece dış görünüşünle değil, eski kötümserliğin gitmiş, eski olumsuzluğun kaybolmuş, eski saldırganlığın yok olmuş, Gerçekten kendinle barışık birisin. Bu gece beni gerçekten etkiledin. Hey, daha fazlası da var, diye bağırdı Julian, tek yumruğunu havaya kaldırarak. Hadi devam edelim. Başka türlüsünü düşünemezdim zaten. Tamam, sekizinci merasim. Sözcükleri tekrarlama merasimi. Bilgeler sabah, öğle ve akşam tekrarladıkları bir dizi matraya sahipti. Ve bana bu uygulamanın onları hedeflerine odaklı, güçlü, ve mutlu kılmada son derece etkili olduğunu söylerlerdi. Mantra nedir diye sordum. Mantra, pozitif bir etki yaratmak amacıyla birbirine eklenmiş kelimelerin oluşturduğu bir diziden başka bir şey değil. Sankristçe'de man, zihin ve tra özgürleştirici anlamına gelir. Dolayısıyla mantra, zihni özgürleştirmek için kullanılan bir cümledir. Ve inan bana can, mantralar bu işi çok güçlü bir şekilde yerine getirir. Sen günlük düzeninde mantraları kullanıyor musun? Kesinlikle. Nereye gidersem gideyim, onlar benim sadık yoldaşlarım. İster otobüste, ister kütüphaneye giderken, isterse bir parkta oturmuş insanları seyrederken, dünyam, dünyamdaki iyi şeyleri mantralar yoluyla sürekli olarak teyit ederim. Yani mantralar seslendirilmeli midir? Zorunlu olarak değil, yazılı tekrarlamalar da çok etkilidir. Fakat bir mantrayı ifadesi tekrarlamanın ruhum üzerinde harika bir etkisi olduğunu keşfettim. Motive olmam gerektiği zaman içimden şu cümleyi 2-300 kez tekrar ederim. İlham doluyum, disiplinliyim ve enerji doluyum. Ulaştığım en yüksek kendine güven duygusunu korumak için güçlüyüm, becerikliyim ve huzurluyum cümlesini tekrarlarım. Hatta genç ve yaşam dolu kalmamı sağlayan mantraları da kullanırım diye itirafta bulundu Julian. Bir mantra seni nasıl genç tutabilir? Kelimeler zihni çarpıcı biçimde etkiler. İster sözlü, isterse yazılı olsunlar, güçlü etkilere sahiptirler. Başka insanlara söylediklerin önemlidir. Ancak kendine söylediklerin daha da önemlidir. Kendinle konuşmak. Kesinlikle sen bütün gün olduğunu sandığın şeysin. Ayrıca bütün gün kendine söylediğin şeysin. Kendine yaşlı ve yorgun olduğunu söylersen bu mantra sende dış gerçeklik olarak ortaya çıkacaktır. Güçsüz olduğunu ve etrafına ilginin kaybolduğunu söylersen, bu da senin dünyanın doğası durumuna gelecektir. Fakat kendine sağlıklı, dinamik ve son derece yaşam dolu olduğunu söylersen, yaşamın dönüşüm geçirecektir. Gördüğün gibi, kendine söylediğin sözler, senin kendini algılamanı etkiler ve bu algın gerçekleştirdiğin eylemleri belirler. Örneğin, kendinde gördüğün, değerli herhangi bir şey yapma güveni kaybolmuş bir kişi ise, sadece bu özellik paralel olan eylemleri gerçekleştirebilirsin. Öte yandan, algın, korkusuz ve ışık saçan bir kişininki gibi ise, yine tüm eylemlerin bu özellikle paralel olacaktır. Kendi algın bir çeşit kendi kendini gerçekleştiren kehanet gibidir. Nasıl yani? Bir şeyi yapma becerinin olmadığını düşünürsen, örneğin mükemmel bir ortak bulmak, veya stresiz bir yaşam sürmek gibi inançların senin kendini algılamanı etkiler. Bu durumda da algın mükemmel bir arkadaşı bulmak ya da kendine huzurlu bir yaşam biçimi yaratmak için adımlar atmanı da engelleyecektir. Gerçekten bu yönde gösterdiğin çabaları sabote edecektir. Neden böyle oluyor? Nedeni basit. Kendini algılayışın bir çeşit yönetici gibidir. Onunla tutarlı olmayan bir eylemde bulunmasına bulunmana asla izin vermez. Güzel tarafı kendini, kendini algılayış biçimini, yaşamında seni geliştirmeyen her şeyi değiştirebildiğin gibi değiştirebilmendir. Mantralar bu hedefi başarman için mükemmel bir yoldur. İç dünyamı değiştirdiğim zaman dış dünyamı da değiştirmiş olurum dedim saygılı bir biçimde. Ne kadar da çabuk öğreniyorsun dedi Julian ve baş parmağını havaya kaldırarak eskiden yıldız bir avukatken çok yaptığı gibi. Bu da bizi hoş bir şekilde parıldayan yaşamın dokuzuncu merasimine getiriyor. Uyumlu karakter merasimi. Bu biraz önce konuştuğumuz kendini algılama kavramının bir yan dalı. Basitçe ifade etmek gerekirse bu merasim karakterini inşa etmek için her gün giderek artan bir şekilde kendini geliştirmeni gerektirir. Karakterini güçlendirmen kendini görme biçimini ve gerçekleştirdiğin eylemlere etkiler. Eylemlerin bir araya gelerek, Alışkanlıkları meydana getirir ve burası önemli, alışkanlıkların kaderini tayin eder. Belki de Yogi Raman, bir düşünce ekersin, bir eylem biçersin, bir eylem ekersin, alışkanlık biçersin, bir alışkanlık ekersin, bir karakter biçersin, bir karakter ekersin, kaderini biçersin diyerek en iyi şekilde formüle etmiştir. Kaderimi inşa etmek için ne gibi şeyler yapmalıyım? Erdemlerini geliştiren her şeyi sen bana erdemlerin ne olduğunu sormadan önce bu kavramı açıklamama izin ver. Himalayalardaki bilge kişiler, erdemli bir yaşamın anlamlı bir yaşam olduğuna kuvvetle inanırlardı. Buna bağlı olarak tüm eylemlerini ölümsüz prensiplere göre yönetirlerdi. Fakat onların yaşamlarını amaçlarına göre yönettiğini söylediğini sanmıştım. Evet aslında öyle. Ama yaşamlarının çağrısı bu prensiplerle uyumlu bir şekilde yaşamayı içerir. Onların atalarının ...binlerce yıldır katlan inandıkları prensiplerdir bunlar. Bu prensipler nedir Julian diye sordum. Bunlar basitçe ifade etmek gerekirse... ...üretkenlik, şefkat, alçak gönüllülük, sabır, dürüstlük ve cesaret. Tüm eylemlerin bu prensiplerle uyumlu ve tutarlı olduğunda... ...derin bir iç huzur ve ahenk hissedersin. Bu şekilde yaşamak seni kaçınılmaz olarak manevi başarıya ulaştırır... Doğa ve evren yasalarıyla uyumlu davranışlarda bulunursun. Bu başka bir boyutun enerjisinden faydalanmaya başladığın zamandır. Daha yüksek bir gücünde diyebilirsin istersen. Aynı zamanda bu sıradanlıktan olağanüstülüğün dünyasına geçtiğin ve varlığın varlığının kutsallığını duyumsamaya başladığın zamandır. Yaşam boyu aydınlanmaya doğru ilk adımdır. Bu deneyimi yaşadın mı diye sordum. Yaşadım ve senin de yaşayacağını biliyorum. ''Doğru şeyleri yap. Gerçek karakterinle uyumlu biçimde yaşa. Dürüst davran. Kalbin seni yönlendirsin. Gerisi kendiliğinden hallolacaktır. Hiçbir zaman yalnız değilsin, biliyorsun.'' diye yanıtladı Julian. ''Ne demek istiyorsun?'' ''Bunu sana belki başka bir zaman açıklarım. Şimdi karakterini inşa etmek için her gün küçük şeyler yapman gerektiğini hatırla.'' Emerson'un söylediği gibi, ''Karakter zekadan daha soyludur.'' Büyük bir kişi yaşamak için olduğu gibi düşünmek için de güçlüdür. Karakterin bu prensiplerle uyumlu bir şekilde davrandığında inşa edilmiş olur. Bunu biraz önce anlatmıştım. Bunu başaramazsan gerçek mutluluk daima elinden kaçacaktır. Peki son merasim? Bu hepsinden önemli olan sadelik merasimidir. Bu merasim sade bir yaşam sürmeni gerektirir. Yogi Raman, insan asla önemsiz şeyleri, önceliği haline getirerek yaşamamalıdır. Sadece önceliklerine gerçekten anlamlı olan eylemlere odaklan. O zaman yaşamın derli toplu, doyurucu ve beklenenin üstünde huzurlu olur. Bu konuda sana garanti veririm demişti. Haklıydı. Sapı samandan ayırmaya başladığım zaman yaşamım ahenk kazandı. Alıştığım gibi telaşlı şekilde yaşamayı bıraktım. Kasırganın ortasında kalmış gibi yaşamaktan vazgeçtim. Bunun yerine yavaşladım ve sağlığım için zaman ayırdım. Sadeliğe ulaşmak için ne gibi şeyler yaptın? Pahalı kıyafetler giymekten vazgeçtim. Günde altı gazete okuma alışkanlığımı bir kenara attım. Her zaman herkesin emrine amade olmayı bıraktım. Vejeteryan oldum ve daha az yemek yedim. Temelde ihtiyaçlarımı azalttım. Gördüğün gibi can, gereksinim dediğin, dediğin şeyleri azaltmadıkça asla tatmin olamazsın. Las Vegas'ta rulet masasının başında şanslı rakamın geleceği ümidiyle hep sadece bir tur daha deyip bekleyen kumarbaz gibi olursun. Hep sahip olduğundan daha fazlasını istersin. Bu şekilde nasıl mutlu olabilirsin ki? Ama daha önce bana mutluluğun başarıyla geldiğini söylemiştin. Şimdi de ihtiyaçlarımı azaltmamı ve azla yetinmemi söylüyorsun. Bu bir paradoks değil mi? Mükemmel bir noktaya değindin Canım Gerçekten harika. Bu çelişki gibi görünebilir ama değil. Yaşam boyu mutluluk, hayallerini gerçek, gerçekleştirme yolunda çaba göstermekle kazanılır. İleriye doğru hareket ettiğinde en iyi durumda olursun. Burada önemli olan, mutluluğunu gökkuşağının sonundaki hiçbir zaman ele geçmeyen altın kasesini bulma üzerine inşa etmemektir. Örneğin, uzun zaman önce milyoner olmama rağmen kendime başarının, Banka hesabında 300 milyon dolar olması anlamına geldiğini söylerdim. Bu felaketin reçetesiydi. 300 milyon dolar diye sordum inanamayarak. 300 milyon. Sonuç olarak ne kadar fazla paraya sahip olursam olayım asla tatmin olmuyordum. Her zaman mutsuzdum. Bu açgözlülükten başka bir şey değildi. Bunu şimdi rahatlıkla söyleyebilirim. Bu Kral Midas'ın öyküsündeki gibiydi. Bunu duyduğuna eminim. Elbette. Adam altını o kadar çok seviyormuş ki, dokunduğu her şeyin altına dönüşmesi için dua etmiş. Duaları kabul olduğunda çok sevinmiş. Mutluluğu altına dönüştüğü için yemek bile yiyemediğini fark edene kadar sürmüş. Doğru, benzer şekilde o kadar paraya odaklanmıştım ki elimdekilerle tatmin olamıyordum. Ekmek ve su dışında bir şey yiyip içemediğim bir zaman olduğunu da biliyorsun, dedi Julian. Sessizleşti ve düşüncelere daldı. ''Ciddi misin?'' Her zaman senin meşhur arkadaşlarınla birlikte en iyi restoranlarda yemek yediğini düşünüyordum. Önceleri öyleydi, çok fazla insan bunu bilmez ama kontrol dışı yaşantım bana kanamalı ülsere mal oldu. Bir sosisli sandviç bile kusmadan yiyemiyordum. Ne yaşamama? o kadar para ve tüm yiyebildiğim ekmek ve su, gerçekten acı nasıl bir durumdu dedi kendine gelerek. Ama ben geçmişte yaşayan bir insan değilim, bu da yaşamın büyük derslerinden biriydi. ''Sana daha önce de söylediğim gibi, acı güçlü bir öğretmendir. Acının üstesinden gelmek için önce onu yaşamam gerekiyordu. O olmasaydı bugün olduğum yerde olamazdım.'' dedi, bitim bir şekilde. ''Sadelik merasimini kendi yaşamıma nasıl uyarlayacağım konusunda nasıl fikir verebilirsin?'' diye sordum. ''Yapabileceğin çok şey var. Çok küçük şeyler bile fark yaratabilir.'' ''Ne gibi?'' ''Her çaldığında telefona cevap vermeyi bırak.'' ''Reklam mesajlarını okuyarak zaman harcama. Haftada üç gün dışarıda yemek yemekten vazgeç. Golf kulübü üyeliğini iptal et ve çocuklarınla daha fazla zaman geçir. Haftada bir gün kolunda saatin olmasın. Birkaç günde bir güneşin doğuşunu izle. Cep telefonunu sat ve çağrı cihazı al. Daha devam edeyim mi?'' diye sordu Julian alaycı bir edayla. ''Ne demek istediğini anlıyorum ama cep telefonunu satmak mı?'' diye sordum kalbiyle. Doktorun göbek bağını keseceğini söylediği bir bebek gibi hissederek. Söylediğim gibi benim görevim yolculuğumu sırasında öğrendiğim bilgeliği seninle paylaşmak. Yaşamını düzeni sokmak için her stratejiyi uygulamana gerek yok. Teknikleri dene ve sana uyduğunu düşündüklerini kullan. Biliyorum hiçbir şeyi abartma, her şeyi ılımlı bir seviyede yap. Kesinlikle. Fakat itiraf etmeliyim ki stratejilerinden her biri kulağa müthiş geliyor ancak sadece 30 günde yaşamımda gerçekten kapsamlı değişiklikler sağlayabilirler mi? 30 günden bile az sürecek, hatta çok daha az dedi. Gamzeli yanaklarındaki yerleşmiş başarı haşarı ifadeyle. Baştan başlıyoruz. Bunu açıkla bana ey bilge kişi. Julian demen yeterli ama. Bilge kişi eski evraklarımın başlığında heybetli görünebilirdi dedi espri yaparak. 30 günden daha kısa sürecek dedim. Çünkü gerçek yaşam değişimi kendiliğinden gerçekleşir. Kendiliğinden mi? Evet, gözünü kırpma süresinde. Tam da tüm benliğine yaşamını en yüksek düzeyine çıkarmaya karar verdiğin anda. O anda değişim geçirmiş bir insan olacaksın. Kendi kader yoluna koyulmuş biri. Peki neden 30 günden daha uzun? Bu stratejileri ve yöntemleri uyguladığında o andan itibaren bir ay içinde kayda değer iyileşmeler göreceğine söz veriyorum. Yaşamının her kısmında daha fazla enerji, daha az endişe, daha fazla yaratıcılık ve daha az stres sahibi olacaksın. Bunları söyledikten sonra eklemeliyim ki bilgelerin yöntemleri gelip geçici şeyler değildir. Bunlar geri kalan günlerinde her gün uygulanmak üzere tasarlanmış kadim geleneklerdir. Onları uygulamayı durdurursan yavaş yavaş eski alışkanlıklarına geri döndüğünü fark edersin. Julian bana parıldayan yaşamın on merasimini açıkladıktan sonra bir an durakladı. Devam etmemi istediğini biliyorum ve edeceğim. Seninle paylaştıklarımı o kadar kuvvetli inanıyorum ki bütün gece seni uykusuz bırakmaya aldırmıyorum. Belki de bu biraz daha derinlere gitmek için iyi bir zaman. Tam olarak ne söylemek istiyorsun? Bu gece işittiklerimin hepsi de oldukça derindi dedim şaşkınlık içerisinde. Sana açıkladığım sırlar senin ve temas kurduğun herkesin arzu ettiği ettiğiniz yaşamları yaratmasını sağlayacak. Ancak sıvana bilgelerinin felsefesinde göründüğünden daha fazlası var. Şu ana kadar sana öğrettiklerim son derece pratikti. Fakat sana ana hatlarını çizdiğim pre prensiplerin altında akan manevi bir akıntı olduğunu da bilmelisin. Neden bahsettiğimi anlamıyorsan bu noktada kaygılanmana gerek yok. Sadece onu ağzına at. Bir süre yine, sonra sindirirsin. Öğrenci hazır olduğunda öğretmen ortaya çıkar değil mi? Kesinlikle dedi Julian gülümseyerek. Her zaman hızlı öğrenen bir öğrenciydin. Tamam manevi konulara geçelim dedim enerjik bir şekilde. Saatin neredeyse sabahın iki buçuğuna geldiğini fark etmeden. Senin içinde güneş, ay, gökyüzü ve bu evrenin tüm harikaları yatar. Bu harikaları yaratan zeka seni yaratan kuvvetin aynısıdır. Etrafındaki her şey aynı kaynaktan gelir. Hepimiz biriz. Anladığımdan emin değilim. Yeryüzündeki her varlığın, her nesnenin bir ruhu vardır. Tüm ruhlar tek bir ruha akar. Bu evrenin ruhudur. Gördüğün gibi can, kendi zihnini ve ruhunu beslediğin zaman aslında evrenin ruhunu da beslemiş olursun. Kendini daha iyi duruma getirdiğinde etrafındaki herkesin yaşamını iyileştirmiş olursun. Hayallerinin ardından kendine güvenerek koşma cesaretine sahip olduğunda evrenin gücünü kendinde toplamış olursun. Sana daha önce de söylediğim gibi yaşam sana ondan istediğin şeyi verir. O seni her zaman dinler. Yani benliğime hakim olmam ve kaizen kendime yardım ederek başkalarına yardım etmeme yardım edecek? Onun gibi bir şey. Zihnini zenginleştirdikçe, vücuduna özen gösterdikçe, ve ruhunu besledikçe söylediklerimi tam olarak anlayabileceksin. ''Julian, söylediklerinin iyi şeyler olduğunu biliyorum. Fakat kendini kontrol etmek, şu ana kadar kişisel gelişimden çok müvekkillerinin gelişimine zaman harcamış 100 kiloluk bir aile babası için yüksek bir ideal. Başaramazsam ne olur?'' ''Başarısızlık, deneme cesaretinden yoksun olmaktır. Ne eksik ne fazla.'' Çoğu insan ile hayalleri arasında duran tek engel başarısızlık korkusudur. Ancak başarısızlık herhangi bir uğraşta başarı için şarttır. Başarısızlık bizi sınar, gelişmemizi sağlar. Bize aydınlanma yolunda dersler verir, rehberlik eder. Doğunun öğretmenleri tam hedefi bulan her okun yüz kere ıskalamanın sonucu olduğunu söylerler. Bu kayıp yoluyla kar sağlama yönündeki temel doğa yasasıdır. Başarısızlıktan asla korkma. Başarısızlık senin arkadaşındır. Başarısızlığı kucaklamak mı diye sordum inanamayarak. Evren cesur olanların yanındadır. Yaşamını en yüksek düzeyine ulaştırmayı bir kez başardığında ruhunun gücü sana kılavuzluk edecektir. Yogi Raman, herkesin kaderinin doğumları sırasında çizildiğine inanırdı. Bu yol kişiyi muhteşem hazinelerle dolu büyülü bir yere götürür. Yürüme cesaretini geliştirmek kişiye kalmıştır. Onun bana anlattığı bir öyküyü seninle paylaşmak isterim. Bir zamanlar Kadim Hindistan'da denize bakan muhteşem bir kalesi olan kötü kalpli bir dev varmış. Dev, savaşlara katılmak için uzun yıllar evinden uzak kaldığından yakındaki köyün çocukları devin güzel bahçesine girip büyük bir keyifle oyunlar oynarmış. Bir gün dev evine dönmüş ve küçük çocukların hepsini Bahçesinden atmış. Tiksintiyle meşe ağacından yapılmış devasa kapıyı çarparak bir daha buraya gelmeyin diye bağırmış. Sonra çocukları uzak tutmak için bahçenin etrafında muazzam bir mermer duvar yaptırmış. Kış Hindistan Yarımadası'nın kuzey kısımlarının aşina olduğu gibi şiddetli soğuklarla gelmiş ve dev sıcak günlerin geri gelmesini dilemiş. İlkbahar devin kalesinin altındaki köye geri gelmiş ama kışın buzlu pençeleri devin bahçesini terk etme, etmekte direniyormuş. Sonra bir gün dev penceresinden ilkbaharın güzel kokularını ve güneşin sıcaklığını duymuş. Sonunda bahar geldi diyerek bahçesine koşmuş. Ama onu bekleyen görüntü için hazırlıksızmış. Köyün çocukları bir şekilde kale duvarına tırmanmayı başarmış. Bahçede oyun oynuyorlarmış. Bahçenin karlar altında Çorak bir yerden güller, nergisler ve orkidelerle dolu yeşillik bir yere dönüşmesinin nedeni bu çocukların varlığıymış. Biri dışında tüm çocuklar kahkahalarla gülüyor ve kıkırdıyormuş. Dev, diğer tüm çocuklardan daha ufak tefek olan bu çocuğu fark etmiş. Çocuğun gözlerinden yaşlar akıyormuş çünkü bahçenin duvarına tırmanma gücünden yoksunmuş. Dev bu çocuk için üzülmüş ve yaşamında ilk kez kötü olmaktan pişmanlık duymuş. Bu çocuğa yardım edeceğim diyerek ona doğru koşmuş. Diğer tüm çocuklar devin onlara doğru koştuğunu görünce can korkusuyla bahçeden dışarı kaçmışlar. Fakat ufak tefek olan yerinde oturmuş. Kekeleyerek devi öldüreceğim demiş. Oyun alanımızı savunacağım. Dev çocuğa yaklaştığında kollarını iki yana açarak ben senin dostunum demiş. Sana duvarın ötesine geçip bahçeye girmene yardım etmek için geldim. Bu artık senin bahçen olacak. O anda çocukların kahramanı olan minik olan mutlulukla donmuş ve bu benim uğurlu kolyem, onu sana vermek istiyorum diyerek her zaman taktığı altın kolyesini deve vermiş. O günden sonra çocuklar muhteşem bahçesinde devle oynamışlar. Ama onun en çok sevdiği cesur küçük oğlan hiçbir zaman geri gelmemiş. Zaman geçtikçe dev hastalanmış, güçten düşmüş. Çocuklar bahçede oynamaya devam etmişler. Ama devin artık onlara eşlik edecek gücü yokmuş. Bu sakin günlerde devin en çok düşündüğü o küçük oğlan çocuğuymuş. Bir gün şiddetli kış ayazının ortasında dev pencereden dışarı bakarken gerçek bir mucize görmüş. Bahçesinin büyük kısmı karlarla kaplı olmasına rağmen ortasında büyüleyici renklerle, çiçeklerle kaplı muhteşem bir gül bahçesi varmış. Güllerin yanında Devin sevdiği minik oğlan tatlı tatlı gülümseyerek duruyormuş. Dev mutlulukla dans ederek çocuğu kucaklamak için dışarıya koşmuş. Bu kadar yıl nerelerdeydin benim küçük dostum seni tüm kalbimle özledim demiş. Çocuk düşünceli bir şekilde uzun yıllar önce sihirli bahçene girmem için beni duvarın üzerinden taşımıştın. Şimdi de ben seni kendi bahçeme götürüyorum diye yanıtlamış. O günün ilerleyen saatlerinde çocuklar devi ziyaret etmeye geldiklerinde yerde onun cansız bedeniyle karşılaşmışlar. Başından ayak ucuna kadar vücudu binlerce güzel gülle kaplıymış. Her zaman o küçük oğlan çocuğu gibi cesur ol can. Ayakların, ayaklarını yere sağlam bas ve hayallerini izle. Onlar seni kaderine götürecektir. Kaderini izle. O seni evrenin harikalarına götürecektir. Evrenin harikalarını izle. Çünkü onlar seni güllerle dolu özel bir bahçeye götürecektir. Öyküden nasıl derin bir biçimde etkilendiğimi söylemek için kafamı kaldırıp Julian'a baktığımda gördüğüm şey karşısında şaşkına döndüm. Yaşamının en iyi dönemlerini zengin ve ünlü kişileri savunarak geçiren bu kaya kadar sert gladyatör avukat ağlamaya başlamıştı. Bölüm 9 Uygulama Özeti Julian'ın Bilgeliğinin Özü Sembol Soma Göreşçisi Erdem, Kaizen'i uygulayın. Bilgelik, kendini kontrol etme ustalığı, yaşam ustalığının DNA'sıdır. Dışarıdaki başarı içimizde başlar. Aydınlanma zihnin, bedenin ve ruhun sürekli geliştirilmesinin sonucudur. Teknikler, korktuğunuz şeyleri yapın. Parıldayan yaşamın kadim on merasimini uygulayın. Alıntı, evren cesur olanın yanındadır. Yaşamını en yüksek düzeyine ulaştırmayı başardığında ruhunun gücü sana muazzam hazinelerle dolu büyülü bir mekana gitmen için rehberlik edecektir.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 Julian, Rogi Rama'nın mistik öyküsünü bana aktardığı bilgeliğin temeli olarak kullanmaya devam etti. Zihnimin içindeki güç ve potansiyel hazinesi olan bahçeyi öğrendim. Deniz feneri simgesi aracılığıyla yaşamda belirli bir amacın olmasının her şeyden önemli olduğunu ve hedef koymanın etkinliğini öğrendim. 3 metre boyunda, 350 kilo ağırlığında Japon sumo güreşçisi örneğiyle Kadim ka Kaizen kavramını ve kendini kontrol etme ustalığının sağladığı cömert yararları öğrendim. En iyisinin henüz söylenmediğini bilmiyordum. Dostumuz sumo güreşçisinin çırılçıplak olduğunu hatırlarsın. Özel bölgelerini örten pembe kablo dışında dedim, muzipçe araya girerek. Doğru diyerek onayladı Julian. Pembe kablo sana daha zengin, daha mutlu ve daha aydınlık bir yaşam inşa ederken kendini kontrol etme ve disiplinin gücünü hatırlatacak. Sivana'daki öğretmenlerim kuşkusuz o zamana kadar karşılaştığım en sağlıklı, mutlu ve huzurlu insanlardı. Ayrıca en disiplinli olanlardı. Bu bilgeler kendini disipline etme erdeminin kablo gibi olduğunu öğrettiler. Daha önce hiçbir tel kabloyu incelemek için vaktin oldu mu can? Bu öncelikler listemde üst sıralarda değildi diye itiraf ettim gülümseyerek. O zaman bir ara incele. Kablonun birbiri üzerine örülmüş küçük ince tellerden oluştuğunu göreceksin. Her biri tek başına zayıf ve dayanıksızdır. Fakat toplamda kendilerini oluşturan kısımlardan çok daha büyüktürler ve kablo demirden daha sert hale gelir. Kendini kontrol etme ve irade gücü buna benzer. Demirden bir iradeye sahip olmak için, kişisel disiplin erdemine ulaşmak için küçük, minicik eylemlerde bulunmak şarttır. Günlük olarak gerçekleştirildiğinde bu küçük eylemler birbirlerine eklenir ve büyük bir iç güç yaratır. Belki de eski bir Afrika atasözü bunu en iyi şekilde ifade ediyor. Örümcek ağları bir araya geldiklerinde bir aslanı bağlar. İrade gücünü açığa çıkardığında kişisel dünyanın efendisi olursun. Kadim kendini kontrol etme sanatını sürekli uygulamaya başladığın zaman aşamayacağın yükseklikte hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceğin güçlükte zorluk ve söndüremeyeceğin kadar ateşli bir kriz olamaz. İç disiplin, yaşam seni kendi küçük dönem savurduğunda yoluna devam etmen için gereken zihinsel kaynaklarını sağlar. İrade gücünden yoksunluğun zihinsel bir rahatsızlık olduğu konusunda seni uyarmalıyım diye ekledi. Şaşırtıcı bir şekilde. Bu zayıflıktan sıkıntı duyuyorsan bundan hızla kurtulmayı kendine öncelik yap. İrade gücü, bolluğu ve disiplin, güçlü karakter ve harika yaşama sahip kişilerin en temel özellikleridir. İrade gücü sana bir şeyi yapacağını söylediğinde o şeyi yapma olanağı verir. Meditasyon yoluyla zihnini geliştirmek için sabah beşte kalkmanı ya da ruhunu beslemek için soğuk bir kış gününde sıcak yatağın seni çağırdığı halde ormanda yürüyüşe çıkmanı sağlayan şey irade gücüdür. Kendini gerçekleştirmemiş bir kişi sana hakaret ettiğinde veya katılmadığın bir davranışta bulunduğunda dilini tutmanı sağlayan şey irade gücüdür. Engeller aşılamayacak gibi göründüğünde hayallerini ileri götüren şey irade gücüdür. Sana başkalarına verdiğin ve belki de daha önemlisi kendine verdiğin sözleri tutma gücünü veren de irade gücüdür. Gerçekten bu kadar önemli mi? Elbette dostum. Tutku, olanaklar ve huzur, huzurla dolu zengin bir yaşam yaratan herkesin zorunlu erdemidir bu. Daha sonra Jülyen cübbesine uzandı ve cebinden antik mısır üzerine bir sergide görebileceğiniz türde parlak gümüş bir madalyon çıkardı. Bu olamaz dedim ne şeydi. Sivana bilgeleri bu hediyeyi bana onlarla geçirdiğim son akşam verdiler. Hayatlarını dolu dolu yaşayan bir ailenin üyeleri arasında geçirilen coşkulu ve sevgi dolu bir kutlamaydı. Yaşamımdaki en harika ve en hüzünlü gecelerden biriydi. Sivana'nın Nirvana'sından ayrılmak istemiyordum. Orası benim sığınağımdı. Bu dünyadaki iyi şeylerin tümünü içeren bir vahaydı. Bilgeler benim manevi kardeşlerim olmuşlardı. Bir parçamı o akşam Himalayalar'da bıraktım dedi Julian yumuşak bir sesle. Madalyonda yazan sözcükler nedir? Sana okuyacağım. Bu sözcükleri hiçbir zaman unutmacan. Onlar zor zamanlarımda bana gerçekten çok yardımcı oldu. Zor zamanlarımda, zor zamanlarında sana da yardımcı olmaları için dua edeceğim. Şöyle yazıyor. Çelik gibi bir disiplinle cesaret ve huzur dolu bir karakter yaratacaksın. İrade erdemiyle yaşamını en yüksek ideale ulaştıracak cennet gibi bir mekanda tüm iyi şeylerle birlikte neşe ve hayat dolu yaşayacaksın. Onlar olmadan sonunda gemisini batıran pusulasız bir denizci gibi kaybolursun. Pek çok sefer daha disiplinli olmayı dilediğim halde kendini kontrol etmenin önemi üzerinde gerçekten anlamını hiçbir zaman düşünmemiştim diye bir itirafta bulundum. Ergenlik çağındaki oğlumun spor salonunda kol kaslarını güçlendirmesi gibi disiplin inşa edebile disiplini inşa edebileceğimi mi söylüyorsun? Benzetme mükemmel. İrade gücünü oğlunun spor salonunda vücudunu geliştirdiği gibi geliştirirsin. Ne kadar güçsüz, uyuşuk olursa olsun herkes kendilerine bağlı olarak kısa bir zaman içerisinde disiplinli duruma gelebilir. Mahatma Gandhi iyi bir örnektir. Çoğu insan bu modern çağ azizini düşündüğünde kendi nedenini bulmak için haftaları ağzına bir lokma koymadan geçiren ve inançları uğruna muazzam acılara dayanan bir adamı hatırlar. Fakat Gandhi'nin yaşamını incelediğinde onun her zaman kendini kontrol etme ustası olmadığını görürsün. Bana Gandhi'nin bir çikolata bağımlısı olduğunu söylemeyeceksin değil mi? Pek değil can. Güney Afrika'da genç bir avukatken öfkelendiği zamanlar olurdu ve aç kalma ve meditasyon disiplinleri daha sonra adeta onunla özdeşleşen sade beyaz peştamalı kadar yabancıydı. Doğru harmanlanmış eğitim ve hazırlıkla Mahatma Gandhi ile aynı düzeyde irade gücüne sahip olabileceğimi mi söylüyorsun? Herkes farklıdır. Yogi Rama'nın bana öğrettiği temel ilkelerden biri, gerçek anlamda aydınlanmış kişilerin hiçbir zaman başkaları gibi gözükmeye çalışmadığıydı. Bunun yerine onlar, kendilerinin önceki hallerini aşmaya çalışıyorlardı. Başkalarıyla yarışma, kendinle yarış diye cevapladı Julia. Madalyonuna bakarak konuşmasına devam etti. Kendini kontrol etme becerin olduğu zaman, istediğin şeyleri yapma kararlılığına daima sahip olursun. Senin için bu, maratona hazırlanma, veya çalkantılı sularda rafting yapmakta ustalaşma ve hatta ressam olmak için avukatlığı bırakma kararı olabilir. Hayal ettiğin şey her ne ise bu maddi zenginlikler ya da manevi zenginlikler olabilir, seni yargılayamam. Sadece içinde uyuyan irade gücü kaynaklarını geliştirdiğinde tüm bunların avucunun içinde olduğunu söyleyebilirim. Ardından hemen ekledi. Yaşamına kendini kontrol etme becerisi ve disiplin katman muazzam bir özgürlük duygusu da verecektir. Sadece bu bile bir şeyleri değiştirecektir. Ne demek istiyorsun? Çoğu insan özgürdür, istedikleri yere gidebilir ve canları ne isterse onu yapabilirler. Ama aynı zamanda çok fazla insan da kendi arzularının kölesidir. İnisiyatif kullanmak yerine tepki gösterirler. Kayalık bir kıyıya çarpan denizdeki köpükler gibi, gibidirler. Akıntılar onları nereye götürürse oraya giderler. Zamanlarını aileleriyle geçirirken iş yerinden biri öfkeyle telefon etse aceleyle giderler. Hangi eylemin kendileri ve yaşamların amacı için daha önemli olduğunu bir an bile düşünmezler. Hem burada, batıda hem de doğudaki kendi yaşantımda yaptığım gözlemlerden sonra bu tip insanların bağımsızlıkları olduğunu ama özgür olmadıklarını söyleyebilirim. Aydınlanmış Anlamlı bir yaşam için gerekli olan ana unsuldan, ağaçların ötesindeki ormanı görme özgürlüğünden, acil olan şeyleri değil, doğru olanı seçme özgürlüğünden yoksundurlar. Julian'a katılmamak elde değildi. Elbette yakınmak için çok fazla nedenim yoktu. Harika bir ailem, sıcak bir evim ve yoğun bir işim vardı. Ama gerçek anlamda özgür olduğumu söyleyemezdim.'' Çağrı cihazım sağ kolumun uzantısı gibiydi. Daima bir telaş içindeydim. Jenny ile sağlam bir iletişim kurmak iç için hiç zamanım olmamıştı. Ve yakın bir gelecekte huzuru yakalamak, Boston maratonunu kazanmak gibi bir şeydi. Düşündükçe sınırsız özgürlüğün gerçek iksirinden gençken bile muhtemelen tatmadığımı fark ediyordum. Sanırım gerçekten de arzularımın kölesi olmuştum. Her zaman başkalarının yapmam gerektiğini söylediği şeyleri yapmıştım. İrade gücümü geliştirmek bana daha fazla özgürlük mi sunacak? Özgürlük bir eve benzer. Onu tek tek tuğla, tuğlalardan inşa edersin. Koyduğun ilk tuğla irade gücündür. Bu özellik herhangi bir anda sana doğru şeyi yapmanı telkin eder. Cesurca harekete geçme enerjisi verir. Sahip olduğun yaşam biçimini kabullenmek yerine hayal ettiğin yaşamın kontrolünü ele verir. Julian, disiplin geliştirmenin sağlayacağı pek çok başka pratik yararı ortaya koymaya devam etti. İster inan, ister inanma, irade gücünü geliştirmen kaygı alışkanlığını siler. Seni sağlıklı kılar ve daha önce hiç sahip olmadığın kadar enerji verir. Görüyorsun can, kendini kontrol etmek, zihnini kontrol etmekten başka bir şey değildir. İrade, zihinsel güçlerin kralıdır. Zihninin efendisi olduğunda, Yaşamının efendisi olursun. Zihninin efendisi olmak düşündüğün her şeyi kontrol edebilme becerisiyle başlar. Tüm zayıf düşünceleri bir kenara atıp sadece olumlu ve iyi olan düşüncelere odaklanma becerisini geliştirdiğinde pozitif ve iyi eylemler kendiliğinden gelecektir. Kısa süre içinde olumlu ve iyi olan tüm şeyleri kendine doğru çekmeye başlarsın. İşte sana örnek. Diyelim ki, Kişisel gelişim hedeflerinden biri sabah altıda kalkmak ve evinin arkasındaki parkta koşmak olsun. Kış mevsiminde olduğunu ve çalar saatin seni derin dinlendirici uykundan kaldırdığını varsayalım. İlk isteğin alarmı kapatmak ve uykuya geri dönmek olacaktır. Belki de egzersiz yapmak kararını ertesi gün gerçekleştireceksindir. Bu tavrın birkaç gün daha ta ki yaşama biçimini değiştirmek için çok yaşlı olduğuna, ve fiziksel dinçlik hedefinin gerçekçi olmadığına karar verinceye kadar devam eder. Beni çok iyi tanıyorsun dedim samimi bir ifadeyle. Şimdi alternatif bir senaryoyu düşünelim. Hala kışın devam ettiğini varsayalım. Alarm çalar ve sen yataktan çıkmamayı düşünmeye başlarsın. Fakat alışkanlıklarının kurbanı olmak yerine daha güçlü düşüncelerle onlara meydan okursun. Fiziksel olarak zirvede olduğun zaman nasıl görüneceğini, nasıl hissedeceğini ve nasıl davranacağını zihninde canlandırmaya başlarsın. Ofiste dolaşırken meslektaşlarının esnek ve dinç vücuduna bakıp sana iltifatlarda bulunduğunu duyarsın. Düzenli bir egzersiz programının sana sağlayacağı artmış enerji ile başarabileceklerine odaklanırsın mahkemedeki uzun bir günün ardından başka bir şey yapamayacak kadar yorgun olduğun için gecelerini televizyon karşısında geçirmiyorsundur günlerin canlılık, anlam ve hevesle dolmuştur fakat diyelim ki bunu yaptım ve hala dışarı çıkıp koşmak yerine uykuma dönmek istiyorum başlangıçta ilk birkaç gün zor olacaktır ve eski alışkanlıklarına geri dönmek isteyeceksindir ama yogi raman şu ebedi prensibe kuvvetle inanıyordu Olumlu şeyler, olumsuz şeyleri daima alt eder. Yıllar içinde zihnin zihin kalene sinsice girip yerleşmiş zayıf düşüncelere karşı savaşa devam edersen, sonunda istenmediklerini anlayacak ve varlıkları hoş karşılanmayan konuklar gibi kaleni terk edecektir. Düşüncelerin fiziksel şeyler olduklarını mı söylüyorsun? Evet ve tamamen senin kontrolündedirler. Olumlu düşüncelere sahip olmak, olumsuz düşüncelere sahip olmak kadar kolaydır. O halde neden birçok insan endişeye kapılıp dünyamızdaki olumsuz bilgilere odaklanıyor? Çünkü onlar, kendini kontrol etme ve disiplinli düşünme sanatını öğrenmemişlerdir. Konuştuğum pek çok insan, günün her dakikası ve her saniyesinde akıllarından geçen tüm düşünceleri kontrol etme gücüne sahip oldukları konusunda hiçbir fikre sahip değildir. Onlar, düşüncelerin kendiliğinden gerçekleştiğine inanıyorlardı. Ve eğer kontrol altına almak için zaman ayırmazlarsa, düşüncelerin onları kontrol altına alacağını fark edemiyorlardı. Sadece iyi düşüncelere odaklandığın ve irade gücüyle kötü düşünceleri aklından geçirmeyi reddettiğin zaman çabucak eriyip gidecekler. Yani daha erken kalkma, daha az yeme, daha az endişelenme, daha sabırlı davranma, veya daha sevecen olma gücüne sahip olmak istiyorsam, tüm yapmam gereken düşüncelerimi temizlemesi için irademi zorlamak, öyle mi? Düşüncelerini kontrol ettiğinde zihnini kontrol edersin. Zihnini kontrol ettiğinde yaşamını kontrol edersin. Tüm yaşamını kontrol etme aşamasına ulaştığında da kaderinin efendisi olursun. Bunu duymaya ihtiyacım vardı. Bu tuhaf fakat bir o kadar da, İlham verici gece boyunca yogi olan bu sıkı avukatı dikkatle dinlerken kuşkucu bir avukat olmayı bırakıp gözleri uzun yıllardan sonra gerçekten ilk kez açılan birini düşündüm. Jenny'nin de bunların duymasını çok isterdim. Aslında çocuklarımın da bu ilimden paylarını almalarını çok isterdim. Onları da beni etkilediği kadar etkileyeceğinden eminim. Her zaman daha iyi bir aile babası olmayı ve daha dolu dolu yaşamayı planlamıştım. Oysa şimdi çok acil görünen yaşamın tüm küçük yaşam ateşlerini söndürmekle çok fazla meşgul olduğumu fark ediyordum. Belki bu bir zayıflık, kendini kontrol edememe durumuydu. Ağaçlardan ormanı görememekti. Yaşam çok hızlı geçiyordu. Enerji ve hevesle dolu genç bir hukuk öğrencisi olduğum zamanlar sanki dün gibiydi. O insanlar o zamanlar lider bir politikacı ve hatta yüksek mahkeme yargıcı olmayı hayal ediyordum. Ama zaman geçtikçe yaşamım tek düzelleşmişti. Kendini beğenmiş bir avukatken bile Julian bana kendinden memnun olmak insanı öldürür derdi. Düşündükçe açlığımı kaybettiğimi daha çok fark ediyordum. Bu daha büyük bir ev ya da daha hızlı bir otomobile duyulan açlık değildi. Bu daha derinlerdeki bir açlıktı, daha anlamlı, daha eğlenceli ve daha doyurucu bir yaşam sürmeye duyulan açlıktı. Julian konuşmaya devam ederken hayal kurmaya başladım. Söylediklerinin içinde kaybolmuş bir şekilde kendimi 50 yaşında ve sonra da 60 yaşında bir adam olarak hayal ettim. Yaşamımın o noktasında hala aynı insanlarla aynı iş yerinde sıkışıp aynı mücadeleleri, mücadeleleri mi veriyor olacaktım. Bundan korkmuştum. Her zaman bir şekilde dünyaya katkıda bulunmak istemiştim ve şu durumumda başaramadığımdan eminim, emindim. Sanırım tam o anda o nemli Temmuz gecesi oturma odamda Julian'la Julian yan yana otururken değiştim. Japonlar buna Satori yani anlık uyanış diyorlardı. Ve bu tam olarak benim yaşadığım şeydi. Hayallerimi gerçekleştirmeye ve yaşamımı o zamana kadar olduğundan çok daha ileriye götürmeye karar verdim. Bu benim gerçek özgürlüğü tattığım ilk andı. Yaşamın ve onu oluşturan her şeyin sorumluluğunu Tamamen almaya karar verdiğiniz zaman duyulan özgürlüğü. İrade gücü geliştirmek için sana bir formül vereceğim dedi Julian. Biraz önce geçirdiğim dönüşüm hakkında, hakkında hiçbir bilgisi olmaksızın. Uygulamaya geçirmek için doğru araçlardan yoksun olan bilgelik bilgelik değildir. Sonra devam etti. Her gün iş yerine yürürken birkaç basit kelimeyi tekrarlamanı istiyorum. Bu bana daha önce sözünü ettiğin mantralardan biri mi diye sordum. Evet öyle. 5000 yıldır varlığını sürdürmesine rağmen sadece küçük bir grup Sivan'a bilgisi bunu bilir. Yogi Raman tekrarlama yoluyla kendini kontrol etme gücünü ve boyun eğmez iradeyi çok kısa bir sürede kazanacağımı söylemişti bana. Unutma, sözcüklerin etkileri çok büyüktür. Sözcükler gücün sesli ifadeleridir. Zihnini umut sözcükleriyle doldurduğunda umut dolu olursun. Zihnini Nezaket sözcükleriyle doldurursan nazik olursun. Zihnini cesaret sözcükleriyle doldurursan cesur olursun. Kelimeler güçlüdür, dedi Julian. Devam et, can kulağıyla dinliyorum. Günde en az 30 kez tekrarlamanı istediğim mantra şu. Ben göründüğümden daha fazlasıyım. Dünyanın tüm gücü ve kuvvetini içimde barındırıyorum. Bu senin yaşamında derin değişiklikler yaratacaktır. Daha da hızlı sonuçlar elde etmek için bu mantrayı daha önce sözünü ettiğim yaratıcı canlandırma uygulaması ile birleştir. Örneğin sessiz bir yere git. Orada gözlerin kapalı otur. Zihninin aylaklık etmesine izin verme. Vücudunu hareketsiz tut. Çünkü zayıf bir zihnin en kesin göstergesi sabit duramayan bedendir. Böylece mantrayı defalarca tekrar et. Bunu yaparken... Kendini disiplinli, zihnini, bedenini ve ruhunu tamamen kontrol altında tutabilen sağlam bir insan olarak hayal et. Kendini Gandhi veya Rahibe Teresa'nın zorlu bir durumda davrandığı biçimde davranıyorken hayal et. Kesinlikle çok şaşırtıcı sonuçlar elde edeceksin. Bu kadar mı diye sordum. Bu formülün basitliği karşısında şaşkınlığa düşerek. İrade gücümün tüm kaynaklarını bu basit egzersiz yoluyla mı kullanabileceğim? Bu teknik doğuda ruhani öğretmenler tarafından yüzyıllar boyunca üretilmiştir. Varlığını bugün bile sürdürmesinin tek bir nedeni var. İşe yarıyor. Her zaman olduğu gibi sonuçlara bakarak yargıla. İlgini çektiyse irade gücünü serbest bırakacak ve iç disiplinini artıracak birkaç egzersiz daha önerebilirim. Fakat seni uyarmalıyım. Bunlar ilk başta biraz tuhaf görünebilir. Hey Julian, bana anlattıklarından kesinlikle büyülendim. İyi gidiyorsun, lütfen devam et. Tamam. Birinci egzersiz yapmaktan hoşlanmadığın şeyleri yapmaya başlamaktır. Senin için bu sabahları yatağını toplamak veya iş yerini arabayla değil yürüyerek gitmek kadar basit şeyler olabilir. İradeni kullanma alışkanlığını kazandığında zayıf iç içgüdülerinin kurbanı olmaktan kurtulacaksın. Kullan ya da kaybet. Kesinlikle irade gücü ve iç kuvvet elde etmek için ilk önce onu kullanman gerekir. İç disiplin tohumunu ne kadar canlı tutup beslersen, olgunlaşır ve arzuladığın sonuçları sana o kadar çabuk verir. İkinci egzersiz, yogi ramanın en sevdiği egzersizdir. Doğrudan kendisine yöneltilen bir soru dışında tüm günü konuşmadan geçirirdi. Sessizlik yemini gibi bir şey mi? Tam olarak o, can. Bu pratiğin yaygınlaşmasını sağlayan Tibet rahipleri, kişinin dilini uzun süre tutmasının o kişinin disiplini, disiplinini arttırıcı etkiye sahip olduğuna inanıyorlardı. Ama nasıl? Temelde bütün bir gün sessiz kalarak iradeni emrettiğin şekilde davranmaya şartla, şartlamış olursun. Ne zaman içinden konuşma isteği gelse onu aktif bir şekilde bu dürtüyle engellersin ve sessiz kalırsın. Gördüğün gibi iraden kendi aklına sahip değildir senin ona talimatlar vermeni ve onu eyleme dönüştürmeni bekler. Onun üzerinde kontrolün arttıkça iraden daha da güçlü hale gelir. Problem çoğu insanın bu irade gücünü kullanmamasıdır. Neden diye sordum. Çünkü insanların çoğu irade gücüne sahip olmadığını düşünür. Bu belirgin zayıflıkları için kendileri dışında herkesi ve her şeyi suçlarlar. Aşırı, aşırı öfkeli kişiler elimde değil, Babam da benim gibiydi derler. Aşırı endişeli insanlarsa benim hatam değil, işim çok stresli. Çok fazla uyuyan insanlar ne yapabilirim, günde 10 saat uyumaya ihtiyacım var derler. Bu tip insanlar hepimizin derinlerinde yatan ve eyleme geçmek için telkin edilmeyi bekleyen olağanüstü potansiyelin farkında olmakla kazanılan kendinden sorumlu olmak kavramından yoksundur. Bu evrenin ve onun içinde yaşayan tüm varlıkların işleyişini yöneten kadim doğa yasalarını öğrenmeye başladığında, olabileceğin şeylerin doğumla kazandığın haklar olduğunda öğrenirsin. İçinde bulunduğun durumda daha iyi olma gücüne sahipsin. Benzer şekilde geçmişinin tutsağı olmaktan daha fazlası olma kapasiten vardır. Bunu yapmak için iradenin efendisi olman gerekir. Zor görüküyor. Aslında çok pratik bir kavram. Şu anda sahip olduğun irade gücünü 2-3 katına çıkardığın zaman neler olabileceğini hayal et. Başlamayı hayal ettiğin egzersizlere başlayabilirsin. Zamanını çok daha verimli bir şekilde kullanabilir, kaygı duyma alışkanlığını tamamen ortadan kaldırabilirsin. Ya da ideal bir eş olabilirsin. İradeni kullanman kaybettiğini söylediğin yaşam enerjisini ve arzunu yeniden canlandıracaktır. Bu üzerinde düşünmesi gereken çok önemli bir konu. Ana fikir irade gücümü düzenli olarak kullanmaya başlamam öyle mi? Evet, minimum direnç yolu yolunda yürümek yerine yapman gerektiğini bildiğin şeyleri yapmaya kararlar. Bir roketin uzaya çıkabilmek için yer çekimi kuvvetini aşabilmesi gibi. Kötü alışkanlıklarının ve zayıf isteklerinin çekim kuvvetiyle savaşmaya başla. Kendi sınırlarını zorla ve birkaç hafta içinde olabilecekleri seyret. Bu mantra bana yardım edecek mi? Evet, sana verdiğim mantrayı tekrarlaman ve kendini hayal, hayalini kurduğun kişi olarak canlandırmak pratiğini her gün uygulaman, seni hayallerine ulaştıracak, disiplinli ve ilkeli yaşamı inşa etmen de sana muazzam bir destek sağlayacaktır. Dünyanı bir günde değiştirmen gerekmez. Küçük adımlarla başla. Binlerce kilometrelik bir yolculuk ilk adımı atmakla başlar. Aşama aşama gelişiriz. Hatta bir saat daha erken kalkman ve bu harika alışkanlığı sürdürmen kendine güvenini artıracak ve sana daha yüksek yerlere ulaşmak için ilham verecektir. Bağlantıyı anlayamadım dedim. Küçük zaferler büyük zaferlere yol açar. Büyük şeylere ulaşmak için küçük temeller atmalısın. Her gün daha erken kalkmak gibi basit bir karara bağlı kalmayı sürdürerek başarının getirdiği keyfi ve tatmini hissedeceksin. ''Bir hedef koymuş ve onu gerçekleştirmiş olacaksın. Bu insana kendisini iyi hissettirir. İşin püf noktası çıtayı hep daha yükseğe koymak ve standartlarını sürekli olarak yükseltmektir. Bu sonsuz potansiyelini keşfetmeye devam etmen için seni motive edecek sihirli bir dürtü ortaya çıkaracaktır.'' ''Kayak yapmayı sever misin?'' diye sordu birden. ''Kayak yapmaya bayılırım.'' diye yanıtladım. Jenny ve ben her fırsatta çocukları alıp dağlara çıkarız. Ki bu çok sık olmaz. Her ne kadar Ceni çok istese de. Tamam. Kayak pistinin en tepesinden kendini bıraktığın zaman ne hissettiğini bir düşün. En başta yavaş yavaş kayarsın. Ama sonra bir dakika içinde tepeden sanki yarın yokmuş gibi hızla inersin. Doğru mu? Bana ninja kayakçı diyebilirsin. Yüksek hızdan büyükse kalırım. Bu kadar hızlanmana neden olan ne? ''Benim aerodinamik yapım mı?'' diye sordum şakayla karışık. ''İyi deneme'' dedi Julian gülerek. Benim aradığım cevap momentum. Momentum aynı zamanda güde anlamına gelir ve iç disiplin geliştirmenin de gizli unsurudur. Daha önce söylediğim gibi küçük şeylerle başlarsın. Bu daha erken kalkmak, her gece mahalle çevresinde yürümeye başlamak ve yeterince izlediğini fark ettiğin zaman televizyonu kapatmak için kendini eğitmek olabilir.'' Bu küçük zaferler seni en yüksek benliğine götüren yolda sana daha büyük adımlar atma cesareti veren bir güdü yaratır. Kısa süre sonra da, kısa süre sonra daha önce hiç sahip olmadığını düşündüğün bir enerji ve dinçlikle yapabileceğini asla düşünmediğin şeyleri yapar duruma gelirsin. Bu çok keyifli bir süreçtir can, gerçekten öyledir. Yogiramanın sihirli öyküsündeki pembe kablo sana her zaman irade gücünü hatırlatacaktır. Julian disiplin konusundaki düşüncelerini anlatmayı bitirdiği anda oturma odasına günün ilk ışıklarının dolduğunu ve bir çocuğun üzerindeki örtüyü atması gibi karanlığı bir kenara ittiğini fark ettim. Harika bir gün olacak diye düşündüm. Geri kalan yaşamımın ilk günü. Bölüm 10 Uygulama Özeti Julian'ın Bilgeliğinin Özü Sembol, Kablo Erdem, Disiplinli Bir Yaşam Sürün Bilgelik Disiplin, düzenli tekrar edilen küçük, cesurca davranışlarla inşa edilir. Kişisel disiplin tohumu beslendikçe olgunlaşır. İrade gücü tamamen gerçekleştirilmiş bir yaşamın en temel erdemidir. Teknikler, mantralar, yaratıcı canlandırma, sessizlik yemini, alıntı. Zihin sarayına sinsice girmiş olan zayıf düşüncelere karşı savaş aç. İstenmediklerini anlayacaklar ve varlıkları hoş karşılanmayan konuklar gibi kaleni terk edeceklerdir. 11. Bölüm En Değerli Varlığınız İyi düzenlenmiş zaman, iyi düzenlenmiş bir zihnin en kesin işaretidir. Sir Isaac Pitman. Yaşamda komik olan ne biliyor musun? Ne? Çoğu kimse gerçekten neyi istediğini ve bunu nasıl elde edeceğini anladığında artık çok geç olmuştur. Gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse deyişi o kadar doğru ki. Yogi Raman'ın öyküsündeki kronometre bu anlama mı geliyor? Evet, 3 metre boyunda, 350 kilo ağırlığında ve özel yerleri pembe bir kabloyla örtülü, çıplak sumo güreşçisi birinin o güzel bahçede bıraktığı parlak altın kronometreyi almak isterken düşer, diye hatırlattı Julian. Nasıl unutabilirim diye yanıtladım gülerek. Artık Yogi Rama'nın mistik öyküsünün Juliana aydınlanmış yaşamın kadim felsefesinin ilkelerini öğretmek ve aynı zamanda bunları unutmamasını sağlamak için tasarlanmış bir dizi hatırlatıcı simgelerden ibaret olduğunu anlamıştım. Keşfimi onunla paylaştım. İşte bir avukatın altıncı hissi. Çok haklısın. Akıllı öğretmenin yöntemleri başlangıçta tuhaf görünmüştü ve tıpkı seninle ilk paylaştığımda neden söz ettiğimi merak ettiğin gibi ben de öykünün anlamını kavramakta güçlük çekmiştim. Ancak Can, öykünün yedi bileşeni de bahçe ve çıplak suma güreşçisinden sarı güllere ve birazdan değineceğim elmas kaplı yola kadar Sivanada öğrendiğim bilgeliğe dair güçlü hatırlatma araçları olma işlevini görüyor. Bahçe, ilham verici düşüncelere odaklanmamı sağlıyor. Deniz feneri, Yaşamın amacının amacı olan bir yaşam olduğunu hatırlatıyor. Suma güreşçisi sürekli kendini keşfetme merkezinde kalmamı sağlarken pembe kablo irade gücünün mucizeleriyle bağlantı kuruyor. Öykünün ilkelerini ve Yogi Raman'ın bana öğrettiklerini düşünmediğim bir gün geçmiyor. Peki parlak altın kronometre tam olarak neyi temsil ediyor? Bu senin en değerli varlığını simgeliyor. Zamanı. Peki ya olumlu düşünme? amacına ulaşma ve kendini kontrol etme ustalığı. Bunlar zaman olmaksızın hiçbir şey ifade etmezler. Geçici yuvam olan Sivana'daki güzel ormanda inziva ile geçirdiğim yaklaşık altı aydan sonra günlerden yapılma kulbemde çalışırken bilgelerden biri yanıma geldi. Adı Diva idi. Omuzlarına dökülen simsiyah saçlarıyla çarpıcı güzellikte bir kadın olan Diva bana yumuşacık ve tatlı sesiyle kendisinin dağdaki bu gizli yer, yerleşimde yaşayan tüm bilgelerin en genç olduğu bilgisini verdi. Ayrıca yetiştirdiği en iyi öğrenci olduğumu söyleyen Yogi Rama'nın talimatıyla yanıma geldiğini anlattı. Diva, bilgeliğimizi böyle açık kalplilikle kucaklamanı sağlayan, belki de önceki yaşamında çektiğin acılardır demişti. Topluluğumuzun en geç, genç üyesi olarak sana bir armağan vermem istendi. Bunu Yöntemlerimizi öğrenmek için böyle uzaklara yolculuk yapmış olan sana saygımızın belirtisi olarak sunuyoruz. Geleneklerimizi asla yargılamadın ve eleştirmedin. Bu nedenle birkaç hafta sonra aramızdan ayrılmaya karar vermişsen de seni bizlerden biri olarak kabul ediyoruz. Hiçbir yabancıya az sonra sana vereceğim armağanı vermedik. Armağan neydi diye sordum sabırsızlıkla. Diva elde dokunmuş pamuklu çantasından bir nesne çıkardı ve bana verdi. İçinde hoş kokulu bir çeşit kağıtla paketlenmiş milyon yıl geçse orada görmeyi aklıma getirmeyeceğim bir şey vardı. Bir üf, Bu üfleme cam ve sandal ağacından yapılmış minyatür bir kum saatiydi. Etkilendiğimi gören Diva her bilgenin çocukluğunda böyle bir saati olduğunu söyledi. Hiçbir mal varlığımız olmamasına ve yalın, basit bir yaşam sürmemize rağmen zamana saygı duyarız ve onun geçmekte olduğunu biliriz. Bu küçük kum saatleri bize ölümlülüğümüzü ve hedefimize ilerlerken günlerimizi dolu dolu ve verimli yaşamanın önemini hatırlatır, dedi. Himalayaların en yüksek tepelerinde yaşayan bu bilgeler zamanı mı takip ediyormuş? Onların her biri zamanın önemini anlamıştır. Her biri zaman bilinci olarak adlandırdığı kavramı geliştirmiştir. Biliyorsun, avucumuzdan kum taneleri gibi akıp giden zaman asla geri gelmeyecek. Zamanı erken yaşlardan itibaren akıllıca kullananlar zengin, üretken ve tatmin edici bir yaşamla ödüllendirilir. Zamanın efendisi olmak, yaşamın efendisi olmak demektir. İlkesiyle hiç karşılaşmamış olanlar muazzam insani potansiyellerini Asla kavrayamazlar. Zaman tam bir eşitlikçidir. Avantajlı veya dezavantajlı durumda olsak da, Teksas'ta ya da Tokyo'da yaşasak da, hepimize yalnızca 24 saatlik günler verilmiştir. İstisnai yaşam, yaşamlar kuranları, kaybedenlerden ayıran zamanı kullanma şekilleridir. Bir keresinde babamın, boş zaman bulabilen insanlar, en meşgul insanlardır dediğini duymuştum. Buna ne dersin? Katılıyorum. Üretici insanlar zamanlarını çok verimli kullanırlar. Başarılı olmak için böyle yapmaları gerekir. Zamanı mükemmel kullanmak işkolik bir durumuna gelmeni gerektirmez. Tersine zamanı kullanma ustalığı sana yapmayı sevdiğin gerçekten anlamlı gelen şeyler için daha fazla zaman sağlar. Zamanı kullanma ustalığı seni yaşamı kullanmak ustalığına götürür. Zamanını iyi koru. Bunun geri dönüşsüz bir kaynak olduğunu unutma. Bir örnek vereyim diye teklifte bulundu Julian. Diyelim ki bir pazartesi sabahı ve programın randevular, toplantılar ve duruşmalarla dolup taşmış durumda. Her zamanki gibi 6.30'da kalkıp bir fincan kahve içip işe koşmak ve gününü stres içinde sağa sola yetişmeye çalışarak geçirmek yerine. Bir önceki akşam ertesi gününü planlamak için 15 dakika ayırabilirsin. Daha da verimli olabilmek için sessiz pazar sabahında tüm haftanı organize etmek için bir saat ayırdın diyelim. Günlük plan defterine müvekkillerinle ne zaman buluşacağını, hukuki araştırmalarını ve telefon görüşmelerini ne zaman yapacağını kaydettin. En önemlisi bir sonraki haftaya ilişkin kişisel, sosyal ve spiritüel gelişim hedeflerinde ajandana girdi. Bu basit hareket dengeli bir yaşamın sırrıdır. Yaşamındaki tüm önemli uğraşları günlük takvimine yerleştirmekle sonraki haftanın ve bütün yaşamının anlamlı ve huzurlu olmasını garanti altına alırsın. Eminim yoğun iş günümün ortasında parkta bir gezinti veya meditasyon yapmamı önermiyorsundur. Elbette öneriyorum. Alışılagelmiş şeylere neden böyle katı biçimde bağlısın? Neden bir şeyleri herkesin izlediği yolla yapman gerektiğini düşünüyorsun? Kendinle yarışmalısın. Neden öğleden önce ofisinin önündeki güzel parkta huzurlu bir sabah yürüyüş yapmak için çalışmaya bir saat erken başlamıyorsun? Neden Cuma günü erken çıkıp çocuklarını hayvanat bahçesine götürmek için hafta başında birkaç saat fazla çalışmıyorsun? Hatta neden ailenle daha fazla bir arada olmak için haftada iki gün evden çıkmıyor, evde çalışmıyorsun? Tüm söylemek istediğim, haftanı planlaman ve zamanını yaratıcı biçimde kullanman gerektiği. Zamanını önceliklerine göre odaklama, disiplinini kazan. Yaşamındaki en anlamlı şeyler asla daha az anlamlı olanlar için feda edilmemeli. Plan yapmada başarısız olmanın başarısızlığı planlamak olduğunu unutma. Yalnızca başkalarını ayıracağın zamanları değil, okumak, dinlenmek veya eşine bir aşk mektubu yazmak için kendini ayıracağın zamanları da kaydedersen gününü çok daha üretken biçimde geçirebilirsin. Çalışma dışı saatlerini zenginleştirmek için harcanan zamanın bir kayıp olmadığını asla unutma. Bu seni çalışma saatlerinde son derece verimli kılar. Hayatını parça parça yaşamayı bırak ve bir an önce tüm yaptıklarının bölünmez bir bütünün parçaları olduğunu kavra. Evdeki davranış biçimin, işteki davranış biçimini etkiler. Ofiste insanlara davranış biçimin, ailen ve arkadaşlarına karşı karşı davranışlarını etkiler. Katılıyorum, Julian. Ancak gerçekten gün ortasında mola verecek zamanım yok. Üstelik çoğu akşamda çalışıyorum. Bugünlerde programım gerçekten çok yoğun. Bunları söylerken dağ gibi yığılmış işleri hatırlayarak midemde bir ağrı hissetmiştim. Meşgul olmak mazeret değildir. Asıl soru ne ile bu kadar meşgul olduğun. Bu akıllı, yaşlı bilgelerden öğrendiğim önemli kurallardan biri de yaşamında elde ettiğin sonuçlardan %80'inin zamanının sadece 20'sinde alan etkinliklerle sağlandığıdır. Yogi Raman bunu Kadim 20 kuralı olarak adlandırırdı. Anlamadım. Tamam, şu meşgul pazartesi gününe geri dönelim. Sabahtan akşama dek zamanını telefonda müvekkillerle konuşmak ve hukuki savunma taslakları hazırlamaktan en küçük çocuğuna masal okumak veya eşinle satraç oynamaya kadar her şeyle geçirebilirsin, öyle mi? Evet. Fakat zamanını harcadığın yüzlerce etkinliğin yalnızca %20'si gerçek, kalıcı sonuçlar verir. Yaptıklarının yalnızca %20'si yaşam kaliten üzerinde bir etki yaratacaktır. Bunlar yüksek etkili etkinliklerdir. Örneğin, bugünden itibaren 10 yıl içinde su soğutucusunun başında dedikodu yaparak veya sıngara dumanı içinde yemek odasında oturarak, ya da televizyon seyrederek harcadığın, harcadığın tüm zamanın bir işe yarayacağını düşünmüyor musun? Hayır pek değil. Doğru ama işe yarayan bazı etkinliklerin de olacağı konusunda benim de aynı fikirdesindir. Yani hukuk bilgilerimi geliştirmek, müvekkillerle ilişkilerimi arttırmak ve daha verimli bir avukat olmak için harcadığım zaman gibi mi? Evet, Ayrıca cenni ve çocuklarla ilişkilerini beslemek için harcadığın zaman, doğayla bağlantı kurmak ve sahip olma şansına eriştiğin bunca şeye şükretmek için ayırdığın zaman, zihnin, zihnini, vücudunu ve ruhunu tazelemek için harcadığın zaman, bunlar hak ettiğin yaşamı oluşturmana olanak sağlayacak yüksek etkili etkinliklerden yalnızca birkaçı. Tüm zamanını bu etkili etkinliklere yönlendir. Aydınlanmış insanlar, Önceliklerine göre hareket ederler. Zamanı kontrol etme ustalığının sırrı budur. Vay! Tüm bunları Yogi Raman mı öğretti? Artık yaşamın öğrencisi oldum can. Yogi Raman elbette olağanüstü ve ilham verici bir öğretmendi. Ve bu yüzden onu hiç unutmayacağım. Ancak çeşitli deneyimler, deneyimlerden çıkardığım dersler şimdi büyük bir yapbozun parçaları gibi bir araya gelerek bana daha iyi bir yaşamın yolunu gösteriyor. Umarım... Benim önceki hatalarımdan ders alırsın. Bazı insanlar başkalarının hatalarından da bir şeyler öğrenirler. Onlar akıllı kişilerdir. Diğerleri ise gerçek derslerin yalnızca kişisel deneyimlerden elde edileceğine inanır. Bu kişiler hayatları boyunca gereksiz acılara ve strese katlanırlar. Bir avukat olarak zaman yönetimi hakkında pek çok seminer izlemiştim. Ama yine de şu an, Julia'nın benimle paylaştığı zamanı kontrol etme ustalığı felsefesini hiç duymamıştım. Zaman yönetimi yalnızca ofiste dikkate alınıp çalışma saati bitiminde unutulacak bir şey değildi. Bu, doğru uygularsam yaşamımın tüm alanlarını daha dengeli ve doyurucu duruma getirecek bütünsel bir sistemdi. Günlerimi planlamamı ve zamanımı dengeli kullanmamı sağlayacak önlemleri alarak yalnızca çok daha üretken değil, çok daha mutlu olacaktım o halde yaşam üzeri yağla kaplı kalın bir dilim bifteğe benziyor diye sözünü kestim zamanın efendisi olabilmek için öncelikle eti yağından ayırmalısın çok güzel tam üzerine bastın vejeteryan yanım aksini söylese de bu benzetmeyi sevdim çünkü konumuza tam oturuyor zamanını ve değerli zihinsel enerjini ete odaklarsan yağ için zaman harcamazsın ''Yaşamın sıradanlıktan uzaklaşarak olağanüstünün mükemmelliğine ulaşacak nokta budur. Bu gerçekten bir şeyler yapmaya başladığında olacak ve aniden aydınlanma tapınağının kapıları ardına dek açılacak.'' dedi Julian. ''Bu beni başka bir noktaya getiriyor. Başkalarının zamanını çalmasına izin verme. Zaman hırsızlarına karşı uyanık ol. Bunlar... Her zaman tam da çocukları yatırıp sevdiğin koltuğa oturmuş, herkesin övdüğü bir gerilim romanına başlayacağı sırada arayan kişilerdir. Telaşlı bir günün ortasında biraz soluk alıp, tam düşüncelerini toplayacak birkaç dakika bulduğun anda, ofisine damlama becerisine sahip olanlar da bu kişilerdir. Sana tanıdık geliyorlar mı? Julian, her zamanki gibi sen kesinlikle haklısın. Sanırım onlara gitmelerini söylemek veya kapımı kapalı tutmak için, ''Her zaman fazla kibar oldum.'' diye itiraf ettim. Zamanın söz konusuysa acımasız olmalısın. Hayır demeyi öğren. Yaşamında küçük şeylere hayır deme cesaretine sahip olmak, sana büyük şeylere evet deme gücü verecektir. Büyük bir dava üzerinde birkaç saat çalışman gerektiğinde ofisinin kapısını kapat. Sana söylediklerimi hatırla. Her çaldığında telefonu açma. Telefon orada, senin rahatın için bulunuyor, başkalarınınki için değil. Şaşırtıcı biçimde zamanının değerini bilen biri olduğunu gördüklerinde insanlar sana daha çok saygı gösterir. Zamanının kıymetli olduğunu anlayacak ve bunu takdir edeceklerdir. Peki ya ertelemek? Yapmaktan hoşlanmadığım işleri sürekli sonraya bırakıyorum ve kendimi reklam içerikli postalar okurur veya hukuk dergilerini karıştırırken buluyorum. Belki sadece zamanı öldürüyorumdur değil mi? Zaman öldürmek yerinde bir benzetme. Doğru. Kendisini kendisine iyi hissettiren şeyleri yapmak ve sıkıntı verenlerden uzaklaşmak insan doğasının bir parçasıdır. Ama önceden söylediğim gibi bu dünyada en üretken insanlar daha az üretken insanların hoşlanmadığı şeyleri yapma alışkanlığı geliştirenlerdir. Bundan kendileri de hoşlanmasalar bile. Durdum ve az önce işittiğim ilki hakkında derinlemesine düşündüm. Belki sorunum ertelemek değildi. Belki de yaşamım çok karmaşık hale gelmişti. Julian kaygımı sezdi. Yogiraman bana, kendi zamanının efendisi olanlar basit yaşamlar sürer demişti. süratli ve çılgın bir yaşam doğanın planladığı bir şey değildir. Yogiraman, kalıcı mutluluğa, yalnızca verimli ve kendilerine kesin amaçlar belirlemiş kişilerin ulaşabileceğine inandığı halde, başarı ve kazanımlarla zenginleştirilmiş bir yaşama ulaşmak için huzuru feda etmenin zorunlu olmadığını da biliyordu. Öğrendiğim bilgeliğin bu kısmını çok etkileyici buluyorum. Bana üretken biri olma ve aynı zamanda manevi gere gereksinimlerimi karşılama olanağı sağlamıştır. Juliana daha da açık olmaya başladım. Bana her zaman dürüst ve açık oldun. Bu yüzden ben de sana karşı böyle davranacağım. Daha mutlu olmak uğruna mesleğimden, evimden ve arabamdan vazgeçmeyi istemiyorum. Oyuncaklarımdan ve kazandığım maddi şeylerden hoşlanıyorum. Bunlar... Seninle tanıştığımız andan bu, bu yana yıllarca, her gün saatler boyu çalışmamın ödülleri. Ancak kendimi boş hissediyorum, gerçekten. Hukuk fakültesindeyken kurduğum düşlerden sana söz etmiştim. Yaşamımda yapabileceğim daha çok şey var. Biliyorsun, neredeyse 40 yaşındayım. Ve henüz Büyük Kanyonu ya da Eyfel Kulesi'ni görmedim. Hiç çölde yürümedim. Veya harika bir yaz günü durgun bir gölde kürek çekmedim. Ayakkabılarımı ve çoraplarımı çıkarıp bir parkta gülüşen çocukları ve havlayan köpekleri dinleyerek yalın ayak yürümedim hiç. En son ne zaman kar yağdıktan sonra yalnızca sesleri dinlemek ve hissettiklerimden keyif almak için uzun ve sakin bir yürüyüş yaptığımı bile hatırlamıyorum. O halde yaşamını sadeleştir önerdi Julian sempatik bir ifadeyle. Dünyanın her parçasına sadelik merasimini uygula. Böyle yapmakla bu harikulade mucizelerden keyif almak için... Daha fazla zamanın olacak. Herhangi birimizin yapabileceği en trajik şeylerden biri yaşamayı ertelemektir. Arka bahçelerinde yetişenden zevk almak yerine ufuktaki büyülü gül bahçelerinin hayalini kuran çok fazla insan var. Ne, tra ne trajedi ama. Önerin var mı? Bunu senin hayal gücüne bırakıyorum. Bilgelerden öğrendiğim stratejilerin birçoğunu seninle paylaştım. Bunları uygulayacak cesaretin varsa mucizeler yaratırlar. Ah, bu bana yaşamımdaki huzur ve sadeliğin devamlı olmasını sağlayan başka bir tekniği hatırlattı. Nedir o? Öğleden sonraları kısa bir süre uyurum. Bu benim enerjik, tazelenmiş ve dinç kalmamı sağlıyor. Sanırım sen aslında güzelliğim için uykuya ihtiyacım olduğunu söylerdin diye güldü Julia. Güzellik hiçbir zaman güçlü yanlarından biri olmamıştır. Ama espri yeteneği senin güçlü yanlarından biri ve bunu takdir ediyorum. Gülmenin gücünü hiçbir zaman unutma. Müzik gibi. O da yaşamın stres ve sıkıntılarına karşı mucizevi bir ilaçtır. Sanırım kahkaha kalbinizi açar ve ruhunuzu yatıştırır sözleriyle Yogi Raman bunu en iyi şekilde ifade etmiş oluyor. Kimse yaşamı asla kendisine gülmeyi unutacak kadar ciddiye almamalı. Julia'nın zaman konusunda söyleyeceği son bir şey daha vardı. Belki de en önemlisi can yaşayacak 500 yılın varmış gibi davranmayı bırakmaktır. Diva bana o küçük kum saatini getirdiğinde asla unutmayacağım bir öğüt vermişti. Ne dedi? Bir ağacın tohumunu ekmek için en iyi zamanın 40 yıl öncesi, en iyi ikinci zamanınsa bugün olduğunu, günümün bir dakikasını bile boşa harcamamamı, ölüm döşeyi zihniyeti geliştirmememi söylemişti. Pardon diye sordum Julia'nın verdiği biçimsel örnekle şaşkına dön dönerek. Ölüm döşeği zihniyeti de nedir? Bu yaşamına yeni bir bakış açısı. İstersen daha güçlendirici bir hayat görüşü diyebilirsin. Bugünün son günün olabileceğini, o halde en dolu şekilde yaşaman gerektiğini hatırlatıyor. Kulağa biraz hastalıklı geliyor, ölümü hatırlatıyor. Aslında bu bir yaşam felsefesi. Bir ölüm döşeği zihniyete edinirsen her gününü son gününmüş gibi yaşarsın. Her gün uyandığında kendine şu basit soruyu sorduğunu hayal et. Bu son günüm olsa ne yapardım? Sonra ailene, iş arkadaşlarına ve hatta tanımadığın insanlara nasıl davranacağını düşün. Her anını sonuna kadar nasıl üretken ve hareketli yaşayacağını düşün. Ölüm döşeği sorusu bile tek başına yaşamını değiştirecek güce sahiptir. Günlerini enerjiyle doldurup yaptığın her şeye lezzet ve ruh katar ertelediğin tüm anlamlı şeylere odaklanmaya başlar, seni kriz ve karmaşa bataklığına sürükleyen tüm o sözde sevimli şeylere boş yere zaman harcamayı bırakırsın. Julian devam etti. Kendini daha fazlasını yapmaya ve daha fazla deneyim kazanmaya zorla. Enerjini, düşlerini genişletmeye yönelt. Evet, düşlerini genişlet. Zihin kalende böyle sonsuz bir potansiyel taşırken vasat bir yaşamı kabullenme. En üst sınırına ulaşma cesaretini göster. Bu senin doğuştan gelen hakkın. Güçlü sözler. Dahası var. Bu kadar çok insana salgın hastalık gibi ulaşan hüsran lanetini bozmanın basit bir çaresi var. Fincanım hala boş dedim yumuşakça. Başarısız olman imkan, imkansızmış gibi davran ve başarı hepsinin olsun. İster maddi ister manevi olsun amaçlarına ulaşamama düşüncesini silip at. Cesur ol. Ve hayal gücüne asla sınırlar koyma, asla geçmişinin esiri olma, geleceğinin mimarı ol, asla eskisi gibi olmayacaksın. Şehir uyanmaya ve gün bütün tazeliğiyle ağarmaya başladığında yaşlanmayan arkadaşım bilgilerini bu hevesli öğrencisiyle paylaşarak geçirdiği gecenin ardından ilk yorgunluk belirtilerini göstermeye başlamıştı. Julia'nın dayanıklılığı, sınırsız enerjisi ve tükenmeyen heyecanı karşısında hayrete düşmüştüm. Yalnızca söylemekle kalmamış, inandıklarını hayata geçirmişti. Yogirama'nın büyülü öyküsünün sonuna ve senden ayrılma zamanına da yaklaşıyoruz dedi kibarca. Yapmam gereken çok şey ve görmem gereken daha çok insan var. İş arkadaşlarına yuvaya döndüğünü söyleyecek misin diye sordum merakımı yenemeyerek. Muhtemelen hayır diye yanıtladı Julian. Onların hatırladıkları Julian Mertel'den çok farklıyım. Aynı şeyleri düşünmüyorum, aynı giysileri giymiyorum. Tamamen değişmiş biriyim. Beni tanımayacaklardır. Gerçekten yeni bir insansın diyerek katıldım görüşüne. Bir yandan da Sivana cübbesi kuşanmış bu gizemli bilgeyi eski yaşamındaki kırmızı Ferrari'sine binerken hayal edip içimden gülüyordum. Yeni bir varlık demek muhtemelen daha doğru. Ayrımı göremiyorum diye itiraf ettim. Kadim Hindistan'da eski bir değiş vardır. Bizler spritüel deneyim yaşayan insanlar değiliz. Biz insani deneyim yaşayan spritüel varlıklarız. Artık evrendeki rolümü anlıyorum. Ne olduğumu görüyorum. Artık dünyada değilim. Dünya benim içimde. Bu söylediğini hazmetmek için zamana ihtiyacım var dedim. Tam bir içtenlikle. Julia'nın neden bahsettiğini pek anlamayarak. Elbette anlıyorum dostum. Neden söz ettiğimi açıkça anlayacağım bir zaman gelecek. Sana açıkladığım ilkeleri izler ve anlattığım teknikleri uygularsan kuşkusuz aydınlanma yolunda ilerleyeceksin. Kendini yönetme sanatının ustası olacaksın. Yaşamını gerçekte olduğu gibi göreceksin. Bu sonsuzluğun tuvalinde küçük bir işaret. Kim olduğunu ve yaşamının nihai amacını açıkça görmeye başlayacaksın. Nedir? Hizmet etmek elbette. Evin ne kadar büyük. Araban ne kadar gösterişli olursa olsun yaşamının sonunda yanında götüreceğin sadece vicdanındır. Vicdanını dinle. Sana rehberlik etmesine izin ver. O neyin doğru olduğunu bilir. Sana yaşamın çağrısının karşılık beklenmeden şu veya bu şekilde başkalarına yardım etmek olduğunu söyleyecektir. Kişisel yolculuğumun bana öğrettiği budur. Artık görmem, hizmet etmem ve iyileştirmem gereken başka birçokları var. Benim görevim Sivana bilgelerinin kadim bilgeliğini onu duymaya ihtiyacı olan herkese anlatmak. Amacım bu. Bilginin ateşi Julia'nın ruhunu canlandırmıştı. Bu benim gibi aydınlanmamış bir ruh için bile açıktı. Söyledikleri hakkında o kadar tutkulu, kendini o kadar adamış ve o kadar gayretliydi ki bu onun fiziksel görünüşüne bile yansımıştı. Hırpalanmış, yaşlı bir avukattan canlı genç bir delikanlıya dönüşümü... Beslenme şeklinde basit bir değişiklik ve günde bir, hızlı bir şekilde etki gösteren egzersiz programı ile olmamıştı. Hayır, bu, Julian'ın o görkemli dağlarda keşfettiği güçlüden öte bir şifaydı. O, insanların asırlardır aradığı bir sırrı bulmuştu. Bu gençlik, doyum ve hatta mutluluk sırrından daha fazlasıydı. Julian, benliğinin sırrını bulmuştu. Bölüm 11 Uygulama Özeti Julian'ın Bilgeliğinin Özü Sembol, kronometre. Erdem, zamanınıza değer verin. Bilgelik, zaman en değerli varlığınızdır ve geri dönüşü yoktur. Önceliklerinizi koruyun ve dengenizi koruyun. Yaşamınızı sadeleştirin. Teknikler, kadim 21 kuralı. Hayır deme cesaretini gösterin. Ölüm döşeği zihniyeti. Alıntı, avucumuzdan kum taneleri gibi akıp giden zaman asla geri gelmez. Zamanı erken yaşlardan itibaren akıllıca kullananlar zengin, üretken ve tatmin edici bir yaşamla ödüllendirilir. 12. Bölüm Yaşamın En Üstün Amacı Yaşayan Hiçbir Şey Kendi Başına Kendi içinde Yaşamaz William Blake Sivana bilgeleri karşılaştığım insanlar arasında sadece endinç olanlar değildi dedi Julian. Hiç kuşku yok ki en nazik kişilerdi de. Yogi Rama'nın bana çocukken uyumayı beklerken babasının günlerle kaplı kulübesine gelip ona gün içinde hangi iyi şeyleri yaptığını sorduğunu anlattı. İster inan ister inanma eğer hiçbir şey yapmadığını söylerse babası ondan kalkmasını uyumadan önce sevecenlikle ve karşılık beklemeden bir iyilik yapmasını istermiş. Julian devam etti. Aydınlanmış yaşamın seninle paylaşabileceğim en önemli erdemlerinden biri şudur. Her şey olup bittiğinde ne kazandıysan kazan, kaç yazlık evin olursa olsun, garajında kaç otomobil beklerse beklesin. Yaşam kaliten yaşama yaptığın katkıyla belirlenecektir. Bunun Yogi öyküsündeki taze sarı güllerle bir bağlantısı var mı? Elbette var. Çiçekler sana şu eski Çin atasözünü hatırlatacak. Sana gül veren elde hep biraz gül kokusu kalır. Anlamı açık. Başkalarının yaşamlarını iyileştirmek için çalışırsan bu süreç içinde dolaylı olarak kendi yaşamını da iyileştirirsin. Her gün rastgele iyilik yapma alışkanlığı edinirsen yaşamın çok daha zengin ve anlam anlamlı duruma gelir. Her bir güne kutsallık ve yücelik katmak istiyorsan bir şekilde başkalarına yardım et. Gönüllü olarak bir yardım hizmetinde mi çalışmamı öneriyorsun? Bu harika bir başlangıç noktası olur ama bahsettiğim şey... Bundan daha felsefi, sana bu dünyadaki rolüne ilişkin yeni bir paradigma benimsemeni öneriyorum. Yine kafamı karıştırdın, paradigma terimin, terimini biraz aydınlatır mısın? Pek aşina değilim. Bir paradigma genellikle olaylara ya da yaşama bakış biçimine, biçimi anlamına gelir. Kimi insanlar yarısına kadar dolu bir bardağın boş kısmını görür. İyimserlerse bunun yarısı dolu bir bardak olarak. Onlar aynı durumu farklı yorumlarlar. Çünkü farklı bir paradigmayı benimsemişlerdir. Paradigma, yaşamındaki olaylara baktığın mercektir. Hem içindeki hem de dışındaki. O halde amacıma ilişkin yeni bir paradigma benimsememi söylerken, yaşama bakışımı değiştirmem gerektiğini mi kastediyorsun? Bir bakıma, yaşam kaliteni hissedilir biçimde iyileştirmek istiyorsan, neden burada, bu dünyada olduğuna yeni bir perspektifle bakmalısın? Dünyaya beraberinde hiçbir şey olmaksızın adım attığını ve buradan hiçbir şey olmaksızın ayrılacağını anlamalısın. Durum böyleyken varoluşunun tek bir gerçek nedeni olabilir. Ve bu nedir? Diğerlerinin iyiliği için çalışmak ve onlara anlamlı bir katkıda bulunmak diye yanıtladı Julian. Oyuncaklarından ayrılmanı veya hukuk mesleğini bırakmanı veya yaşamını zarar görmüşleri adaman gerektiğini söylemiyorum. Gerçi bu yolu seçen ve bundan büyük hoşnutluk duyan insanlar da tanıdım. Dünyamız büyük bir değişimin ortasında. İnsanlar artık anlamı paraya tercih ediyor. İnsanlara ceplerinin şişkinliğiyle değer biçen avukatlar, şimdi aynı insanları başkalarına karşı sorumlulukları ve kalplerinin büyüklüğüyle değerlendiriyor. Öğretmenler şehir merkezi dediğimiz savaş alanlarında muhtaç çocukların zihinsel gelişimi için güvenli işlerinin sıcak sığınağından çıkıyor. İnsanlar kendilerini değişime davet eden açık çağrıyı duydular. İnsanlar burada bir amaç için bulunduklarını ve bunu gerçekleştirmek için onlara özel yetenekler verildiğini anlıyorlar. Ne tür özel yetenekler? Tam olarak sana akşam boyunca anlattıklarım büyük bir zihinsel yetenek, sınırsız enerji, sonsuz yaratıcılık, güçlü disiplin ve tükenmeyen iç huzuru. Tüm mesele sadece sözüne ettiğim hazineleri açığa çıkarıp herkesin yararına kullanmak diye ekledi Julian. Bu konuda da sana katılıyorum. Peki kişi iyilik yapmaya nasıl başlayabilir? Basitçe dünyaya bakış açını değiştirmeyi bir öncelik haline getirmeli ve kendini salt birey olarak görmekten vazgeçip bir toplumun parçası olarak algılamaya başlamalısın diyebilirim. Öyleyse daha nazik ve kibar olmalıyım. Yapabileceğin en soylu davranışın başkalarına bir şeyler vermek olduğunu anlamalısın. Doğunun bilgeleri bunu benliğin zincirlerinden kurtuluş süreci olarak adlandırır.'' Bu bencilliğinden uzaklaşmak ve daha üstün bir amaca odan, odaklanmaktan başka bir şey değildir. Bu çevrendekilere daha çok şey vermek biçiminde olabilir. İster zamanını ister enerjini. Bunlar senin gerçekten en değerli kaynaklarındır. Bu bir yıl yoksullar için çalışmak gibi büyük veya sıkışan trafikte birkaç arabaya yol vermek gibi küçük bir şeyler olabilir. Kulağa modası geçmiş gibi gelebilir ama öğrendiğin bir şey varsa o da Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için çaba göstermeye başladığında yaşamının daha büyülü bir boyuta geçeceğidir. Yogi Raman şöyle demişti. Dünyaya geldiğimizde tüm dünya gülerken biz ağlarız. Öyle bir yaşam sürmeliyiz ki öldüğümüzde tüm dünya ağlarken biz gülümseyer olalım. Julian önemli bir noktaya değinmişti. Mesleğimle ilgili bir şey beni rahatsız etmeye başlamıştı. Elimden geldiği kadar faydalı olduğunu hissetmiyordum. Elbette emsal oluşturan birkaç davayı almak ayrıcalığım olmuştu ve bunlar insanlar için iyi sonuçlar doğurmuştu. Ancak hukuk iyilik için yapılan bir uğraştan çok iş haline gelmişti. Hukuk fakültesindeyken okul arkadaşlarımın birçoğu gibi ben de idealisttim. Yatakhanedeki odalarımızda soğuk kahve ve bayat pizzanın ardından dünyayı değiştirmeyi planlardık. O zamandan bu yana neredeyse 20 yıl geçti ve değişimi savunmaya ilişkin ateşli arzum yerini kredilerimi ödemeye ve bir emeklilik geliri oluşturmaya yönelik ateşli arzuma bırakmıştı. Uzun yıllar sonra ilk kez kendimi çevremi saran toplumdan uzak tutan ve içinde içinde giderek alıştığım orta sınıf bir kozaya hapsetmiş olduğumu fark ediyordum. Sana gerçekten etkileyici olan eski bir öykü anlatayım diye devam etti Julian. Bir zamanlar sevgili kocasını yitirmiş olan zayıf, yaşlı bir kadın varmış. Bu yüzden kadın, oğlu, onun karısı ve çocuğuyla birlikte yaşamaya gitmiş. Her geçen gün kadının gözleri bozuluyor ve kulakları daha ağır işitiyormuş. Bir gün o kadar çok titremeye başlamış ki, bezelyeleri tabağından yere yuvarlanmış ve çorbası kasesinden dökülmüş. Oğlu ve oğlunun karısı, yaşlı kadının neden olduğu da neden olduğu dağınıklıktan çok rahatsız olmuş ve bir gün artık yeter demişler. Süpürge dolabının yanına küçük bir masa yerleştirmişler ve kadın tüm öğünlerini orada tek başına yemeye başlamış. Yemek zamanı odanın diğer ucundan yaşlı gözlerle onları izlermiş. Ancak onlar yemek yerken çatalını düşürdüğü için onu azarlamak dışında pek konuşmazlarmış. Bir akşam yemekten önce Evin küçük kızı yerde legolarıyla oynuyormuş. Ne yapıyorsun diye sormuş babası ciddiyetle. Sen ve annem için küçük bir masa yapıyorum diye yanıtlamış kız. Böylece ben büyüdüğümde köşede oturup yemeğinizi yiyebileceksiniz. Baba ve anne sonsuzluk gibi gelen uzun bir süre susmuşlar. Sonra ağlamaya başlamışlar. İşte o zaman eylemlerinin doğasının ve sebep oldukları üzüntünün farkına varmışlar. O akşam yaşlı kadını büyük yemek masalarında, Onlarla birlikte yemek üzere, hakkı olan yere oturtmuşlar. Bir daha da küçük bir parça yemek yere döküldüğünde ya da çatal düştüğünde kimse yakınmamış. ''Bu öyküdeki anne ve baba kötü insanlar değillerdi.'' dedi Julian. Yalnızca şefkat mumlarını yakacak bir farkındalık kıvılcımına ihtiyaçları vardı. Şefkat ve sergilemeye devam ettikleri sevecenlik onların yaşamını çok daha zengin kıldı.'' Her sabah gün içerisinde başkalarına yapacağın iyilikleri düşünmek için zaman ayır. Hiç beklemeyen insanlara söylenen içten övgüler, ihtiyacı olan arkadaşlarına, arkadaşlara sunulacak sıcak jestler, aile üyelerine sebep olmaksızın şefkat göstermek, işte tüm bunlar çok daha harika bir yaşamın kapılarını açar. Arkadaşlardan söz etmişken onlarla sürekli ilgilenmelisin. Üç tane güvenilir dostu olan insan gerçekten çok zengindir. başımla onayladım. Arkadaşlar yaşama neşe, heyecan ve güzellik katar. Eski bir arkadaşla karnına ağrı girene kadar gülmek gibi canlılık veren bir şey yoktur. Kendini üstün görmeye başladığında arkadaşların alçak gönüllü olmanı sağlar. Kendine kızdığında arkadaşların seni gülümsetir. Yaşam seni küçük dönemeşlerden birinde savurduğunda ve işler göründüğünden de kötü olduğunda iyi arkadaşların yardım için yanındadır. Meşgul bir avukatken arkadaşlarıma ayıracak zamanım yoktu. Şimdi seni saymazsak yalnızım can. Herkes derin uykularının kozasına çekildiğinde ormanda uzun yürüyüşler yapabileceğim bir arkadaşım yok. Beni derinden etkileyen bir kitabı elimden bıraktığımda düşüncelerimi paylaşabileceğim kimsem yok. Muhteşem bir sonbahar gününde güneş kalbimi ısıtıp içimi sevinçle doldurduğunda ruhumu açabileceğim bir kimse de yok. Julian çabucak kendini toparladı. Ama pişmanlık zaman ayırabileceğim bir etkinlik değil. Sivana'daki öğretmenlerimden her şafak vaktinin aydınlanmış kişi için yeni bir gün olduğunu öğrendim. Juliana daima rakiplerinin delillerini tıpkı dövüş ustalarının sağlam tahta blokları parçaladığı gibi paramparça eden insanüstü bir hukuk gladyatörü olarak görmüştüm. Uzun yıllar önce tanıdığım bu insanın şimdi çok farklı yapıda birine dönüştüğünü görebiliyordum. Karşımda oturan adam... Zarif, kibar ve huzurluydu. Kendinden ve yaşam sahnesindeki rolünden emin görünüyordu. Daha önce tanıdığım herkesten farklı olarak geçmişteki acılarını bilge bir öğretmen gibi görüyordu. Üstelik yaşamının geçmişteki tüm olayların toplamından daha fazlası olduğunu anlamıştı. Julia'nın gözleri olacak şeylerin umuduyla par parıldıyordu. Onun dünyadaki mucizelerden duyduğu hazla çevrelenmiş ve sınırsız yaşam sevincine ben de kapılmıştım. Uzlaşmaz, tuttuğunu koparan ve son derece varlıklı avukat Julian Benton, hiç kimseyi umursamadan kendi yaşamını sürdüren bir insandan, yaşamını yalnızca başkalarına özen göstererek sürdüren, süpürtel bir varlığa dönüşmüştü. Belki benim yürümek üzere olduğum yolda buydu. duydu. Bölüm 12 Uygulama Özeti Julian'ın Bilgeliğinin Özü Sembol, sarı güller. Erdem, karşılık beklemeden başkalarına yardım edin. Bilgelik, yaşam kaliteniz yaşama yaptığınız katkıyla belirlenir. Her gününüzü saygı duyulur bir hale getirin. Vermek için yaşayın. Başkalarının yaşamlarını güzelleştirmekle kendi yaşamınız en yüksek mertebeye erişir. Teknikler, her gün iyilik yapın. İhtiyacı olanlara yardım edin. İlişkilerini zenginleştirin. Alıntı, Yapabileceğin en soylu davranış başkalarına bir şeyler vermektir. En yüce amacına odaklanmaya başla. 13. Bölüm Yaşam Boyu Mutluluğun Ebedi Sırrı Gün doğumunun ya da ayın güzelliğini hayranlıkla izlerken ruhum yaratanın sevgisiyle dolup taşar. Mahatma Gandhi Julia'nın Sivan'a da kazandığı ilmi benimle paylaşmak için bir gece önce evime gelmesinin üzerinden 12 saatten fazla zaman geçmişti. Bu 12 saat hiç kuşkusuz yaşamımın en önemli anlarıydı. Kendimi birdenbire coşkulu, amaç sahibi ve evet özgür hissediyordum. Julian, Yogi öyküsüyle ve onun temsil ettiği ebedi erdemlerle yaşama bakış açımı kökünden değiştirmişti. Kendi insani potansiyelimin sınırlarını keşfetmeye henüz başlamadığımı fark etmiştim. Yaşamımın bana sunduğu günlük hediyeleri israf ediyordum. Julian'ın bilgeliği, Beni hakkım olan kahkaha, enerji ve mutluluktan alıkoyan yaralarımı esaslı bir biçimde ele almamı sağlamıştı. Duygulanmıştım. Julian özür diler gibi bir ifadeyle. Birazdan gitmem gerekiyor. Senin verilmiş acil sözlerin var ve benim de ilgilenmem gereken kendi işlerim dedi. İşim bekleyebilir. Ne yazık ki benimki bekleyemez dedi gülümseyerek. Ama gitmeden önce Yogi Rama'nın büyülü öyküsünün son öğesini açıklamalıyım. Güzel bir bahçenin ortasındaki deniz fenerinden, özel yerlerini örten pembe kablodan başka bir şey bulunmayan sumo güreşçisinden çıkıp, parlak altın bir kronometreyi almaya çalışırken yere düştüğünü hatırlarsın. Sonsuzluk kadar uzun gelen bir zaman sonra sumo güreşçisi sarı güllerin muhteşem kokusu burnuna ulaştığında bilincine yeniden kavuşur. Sonra büyük bir keyifle ayağa kalkar ve milyonlarca küçük elmasla bezeli uzun, Kavisli bir patika gördüğünde şaşırır. Elbette dostumuz Soma Güreşçisi o patikaya girer ve sonsuza kadar mutlu yaşar. Mantıklı görünüyor dedim. Kabul ediyorum, yogramanın oldukça güçlü bir hayal gücü vardı. Ama öyküsünün bir amacı olduğunu ve onun sembolize ettiği prensiplerin sadece güçlü olmakla kalmayıp aynı zamanda son derece uygulanabilir olduğunu gördüm. Doğru dedim tamamen hem fikir olarak. Elmaslarla bezeli yol. Sana aydınlanmış yaşamın son erdemini hatırlatma işlemini görecektir. Bu prensibi günlük işlerine yansıttığında yaşamını benim için tarif etmesi güç bir biçimde zenginleştireceksin. En basit şeylerde bile büyük mucizeler görmeye başlayacaksın ve hak ettiğin mutlulukla yaşayacaksın. Bana verdiğin sözü tutarak ve onu başkalarıyla paylaşarak onların dünyalarını sıradanlıktan çıkarıp olağanüstülüğe dönüştürmelerine olanak sağlayacaksın. Bunu öğrenmem uzun zaman alacak mı? Prensibin kendisini net bir şekilde kavramak son derece kolay. Fakat onu yaşamının her anına etkin bir biçimde uygulamayı öğrenmen birkaç hafta boyunca düzenli pratik yapmanı gerektirir. Tamam, bunu duymak için ölüyorum. Böyle söylemiş olman çok ilginç çünkü yedinci ve son erdem yaşamakla ilgili. Sivana bilgileri gerçek anlamda mutlu ve doyurucu bir yaşamın ancak anı yaşamak adı verilen bir süreçle geleceğine inanıyorlardı. Bu yogiler, geçmişin köprünün altından akan sular gibi geçip gittiğini ve geleceğinse hayal gücünün ufkundaki uzak bir güneş olduğunu biliyordu. En önemli an şu andır. Şu anda yaşamayı öğren ve tam anlamıyla tadını çıkar. Ne söylemek istediğini tam olarak anlıyorum, Julian. Günümün büyük bölümünü, Değiştirme gücümün olmadığını, geçmişteki olaylara üzülerek veya gelecekte belki de hiç olmayacak şeylere kaygılanarak geçiriyorum. Zihnim her zaman beni bir milyon farklı yöne çeken bir milyon küçük düşünceyle dolu. Bu gerçekten sinir bozucu. Neden? Beni yoruyor da ondan. Sanırım hiç huzurum yok ama... Yine de zihnimin sadece önümde olan şeylerle tamamen meşgul olduğu zamanlar da oldu. Bu sıklıkla hukuki bir konuda çalışırken, büyük bir baskı altındayken ve elimdeki işten başka bir şeyle ilgilenecek durumda olmadığım zamanlardı. Buna benzer tam bir odaklanmayı oğullarımla futbol oynarken ve gerçekten kazanmayı isterken de hissettim. Saatler dakikalar gibi geçerdi ve ben kendimi odaklanmış hissederdim. Sanki benim için önemli olan tek şey, Tam da o anda yaptığım şey olurdu. Diğer her şey, kaygılar, faturalar veya avukatlığın hiç önemi olmazdı. Şimdi düşününce, bunlar belki de en huzur dolu hissettiğim anlardı. Seni zorlayan bir eyleme odaklanmak, kişisel doyuma giden de giden en emin yoldur. Fakat unutulmaması gereken nokta şu: Mutluluk varacağın yer değil, yolculuktur. Bugününü yaşa, çünkü aynısını, aynısı bir daha olmayacak dedi Julian, ellerini kavuşturarak. Sanki sırlarını paylaşan biri olduğu için şükratlarını dile getirecekmiş gibi. Yogi Raman'ın öyküsündeki elmaslarla bezeli Patika'nın sembolize ettiği prensip bu mu? Evet, diye cevap verdi kısaca. Elmaslarla dolu yolda yürüyerek, mutluluk ve kalıcı doyuma ulaşan sumo güreşçisi gibi, sen de şu anda yürümekte olduğun yolun elmaslar ve başka paha biçilmez hazinelerle dolu bir yol olduğunu anlamaya başladığın anda, Hak ettiğin yaşama kavuşacaksın. Yaşamın büyük zevklerinin peşinden koşarken küçük zevklerini görmezden gelerek zamanını harcamaktan vazgeç. Biraz yavaşla. Etrafındaki her şeyin güzelliğinin ve kutsallığının tadını çıkar. Kendine bunu borçlusun. Bu geleceğim için büyük hedefleri koymaktan vazgeçmem ve şimdiye odaklanmam anlamına mı geliyor? Hayır diye cevap verdi Julian net bir şekilde. Daha önce de söylediğim gibi. Gelecek için koyulan hedefler ve kurulan hayaller gerçek anlamda başarılı her yaşamın zorunlu öğeleridir. Gelecek günlerde yaşanacaklara ilişkin umut seni sabah yatağından kaldıran ve sana günler boyunca ilham veren şeydir. Hedefler yaşamına enerji verir. Anlatmaya çalıştığım şey basitçe şu. Asla başarı uğruna mutluluğunu erteleme. Kendi mutluluğun ve doyumun için önemli olan şeyleri yarına erteleme. Bugün dolu dolu yaşama günüdür. Piyangoyu kazandığın ya da emekli olduğun gün değil, yaşamını asla erteleme. Julian ayağa kalktı. Kapanış konuşmasındaki son mantık tohumlarını ortaya saçan deneyimli bir avukat gibi oturma odasında bir aşağı bir yukarı gezinmeye başladı. Hukuk firmasındaki yükü hafifletmek için birkaç genç avukatı daha işe aldığında daha sevecen ve verici bir eş olacağını düşünerek kendini kandırma. Banka hesabın yeterince kabardığında ve daha fazla boş zamana sahip olma lüksünü elde ettiğinde zihnini zenginleştirmeye ve bedeninle ruhu, ruhunu beslemeye başlayacağını düşünerek kendini kandırma. Bugün çabalarının meyvelerinin keyfini çıkarma günüdür. Bugün anı kavrama ve kanatlanmış bir hayatı yaşama günüdür. Bugün hayallerini yaşama ve düşlerini gerçekleştirme günüdür ve lütfen asla ailenin değerini unutma. Ne demek istediğini tam olarak anladığımdan emin değilim Julia Çocuklarının çocukluğunu yaşa dedi. Basit bir yanıt vererek. Efendim dedim. Bu paradoks karşısında şaşkına dönerek. Çocuklarının çocukluk çağının bir parçası olmak kadar anlamlı pek az şey vardır. Kendi çocuklarının ilk adımlarını kaçırmışsan, başarı basamaklarını tırmanmanın ne anlamı var? Bir yuva yaratamamışsan, mahalledeki en büyük eve sahip olman neye yarar? Çocukların babaları hakkında bir şey bilmiyorsa tüm ülkede sıkı bir avukat olarak tanınmanın ne anlamı var? Julian'ın sesi bunları söylerken titremişti. İnan bana ne dediğimi biliyorum. Bu son cümle beni altüst etmişti. Julian hakkında tüm bildiğim onun zengin ve hoş insanlarla vakit geçiren yıldız bir avukat olduğuydu. Genç mankenlerle romantik ilişkileri mahkemedeki becerileri kadar efsaneydi. Bu milyoner çapkın Baba olmanın ne demek olduğunu nasıl bilebilirdi ki? Herkesin imdadına yetişen bir kişi ve başarılı bir avukat olmaya çalışırken karşılaştığım günlük zorluklar hakkında ne, bile, ne bilebilirdi ki? Ama Julia'nın altıncı hissi beni yakalamıştı. Çocuk denilen nimet hakkında, hakkında da bir şeyler biliyorum dedi yumuşakça. Ama ben seni havlu atıp mesleğinden vazgeçene kadar şehrin en gözde bekarı olarak biliyordum. Hızlı ve çılgın yaşam biçimine aldanmış gidiyordum. İnsanlar beni öyle tanıyordu. Daha önce evlendiğimi biliyorsun. Evet. Sonra sıkı bir şekilde sakladığı sırrını en iyi arkadaşına açıklamak üzere olan bir çocuk gibi bir an durakladı. Bilmediğin şey bir zamanlar benim de küçük bir kızım olduğu. O yaşamımda gördüğüm en tatlı, en narin varlıktı. O zamanlar senin gibiydim. Kendini beğenmiş, hırslı ve umut dolu. Bir insanın isteyebileceği her şeye sahiptim. İnsanlar bana Parlak bir geleceğim, nefes kesen güzellikte bir eşim ve harika bir kızım olduğunu söylüyordu. Ama yaşamamın mü mükemmel gözüktüğü o zaman her şey elimden alındı. Dönüşünden beri ilk kez Julia'nın ebedi mutlulukla parlayan yüzü hüzünle dolmuştu. Bronzlaşmış yanaklarından bir damla gözyaşı yuvarlandı ve kırmızı cübbesinin kadifemsi kumaşının üzerine döküldü. Eski dostumun açıklaması üzerine dilim tutulmuştu ve kas katı kesilmiştim. Devam etmene gerek yok Julian dedim, onu teselli etmek için kolumu omzuna atarak. Edeceğim can, geçmişimde tanıdığım insanlar arasında en büyük umut vadeden sendin. Daha önce söylediğim gibi bana gençliğimi hatırlatıyorsun, şu anda bile önünde seni bekleyen bir sürü şey var ama şimdiki gibi yaşamaya devam edersen felaketle burun buruna geleceksin. Buraya keşfetmeni bekleyen pek çok mucize ve tadını çıkarmanı bekleyen birçok an olduğunu sana göstermek için geldim. Kızımın ölümüne neden olan sarhoş sürücü, o aydınlık Ekim günü sadece yaşamımdaki tek değerli şeyi benden almakla kalmadı. İki değerli şeyimi kopardı benden. Kızımın ölümünden sonra yaşamım dağıldı. Tüm vaktimi aptalca, hukuk kariyerimin, kırık kalbimin yaralarını saracağı umuduyla ofiste geçirmeye başladım. Bazı günler pek çok tatlı, hatıranın sonsuz huzuru, huzura erdiği evime gitmekten korkarak ofisimdeki kanepede uyuyordum. Kariyerim yükselirken iç dünyam utanç verici bir hale gelmişti. Hukuk fakültesinden beri yanımda olan eşim, iş saplantımın bardağı taşıran son damla olduğunu söyleyerek beni terk etti. Sağlığım bozuldu ve ilk tanıştığımız zamanki rezil yaşamıma geri döndüm. Elbette paranın satın alabileceği her şeye sahiptim ama bunun için ruhumu satmıştım. Bunu gerçekten yapmıştım, dedi Julian, duygu yüklü titreyen bir sesle. Yani çocuklarının çocukluğunu yaşa derken bana onların büyümelerini ve gelişmelerini izlemek için zaman ayırmamı söylüyorsun değil mi? Bugün bile en iyi arkadaşının doğum günü partisine giderken aramızdan ayrılmasından 27 yıl sonra kızımın tekrar neşeyle gülmesini duymak, veya arka bahçemizde onunla saklambaç oynayabilmek için her şeyimi verirdim. Onu kollarımın arasında tutup altın sarısı saçlarını okşamayı nasıl isterdim? Gittiğinde kalbimin de bir parçasını beraberinde götürdü. da aydınlanma ve kendine lider liderlik etme yolunu bulduktan sonra yaşamım yeni biraz anlam kazansa bile zihnimin sessizle sahnesinde tatlı küçük kızımın güze güzel yüzünü görmediğim tek bir gün geçmiyor. Harika çocuklarım var can. Ağaçlar yüzünden ormanı gözden kaçırma. Çocuklarına verebileceğin en iyi hediye sevgindir. Onları tekrar tanımaya başla. Mesleki kariyerinin geçici ödüllerinden çok daha önemli olduklarını göster onlara. Kısa bir zaman sonra kendi yaşamlarını ve ailelerini kuracaklar. O zaman çok geç olacak ve iş işten geçmiş olacak. Julian'ın sözleri içime işlemişti. Bir süredir işkolik yaşam ritmimin Aile bağlarımı yavaş ama düzenli bir şekilde gevşettiğini fark etmeye başlamıştım. Ama bu, sessizce, için için yanan, tahrip edici potansiyelini tam anlamıyla göstermeden önce, yavaş yavaş enerjiyi toplayan Kor Alevi gibiydi. Onlar bunu bana söylemese de, çocuklarımın bana ihtiyacı olduğunu biliyordum. Bunu Julian'dan duymaya ihtiyacım vardı. Zaman akıp gidiyordu ve onlar çok hızlı büyüyordu. Oğlum Andy ile, en son ne zaman birlikte buz gibi bir cumartesi günü sabah erken saatte büyük babasının çok sevdiği o yerde balık avladığımızı hatırlayamıyorum, hatırlayamıyordum. Bunu her hafta sonu yaptığımız zamanlar olmuştu. Şimdi ise bir zamanlar alışkanlık haline getirdiğimiz şey sanki başka birisinin anısıydı. Düşündükçe daha, zor, daha da zor geliyordu. Piyano stelleri, Noel gösterileri, çocuklar ligi şampiyonası mesleki başarılarıma feda edilmişti. Ne yapıyordum diye sordum kendime. Julian'ın tarif ettiği kaygan yamaçtan aşağı yuvarlanıyordum. İşte tam o an değişmeye karar verdim. Mutluluk bir yolculuktur diye devam etti Julian. Sesi tekrar tutkuyla yükselmişti. Bu ayrıca sadece senin verebileceğin bir karardır. Yolda rastladığın elmaslara hayranlık duyabilir veya günlerini gökkuşağının sonundaki, aslında sonradan boş olduğunu anlayacağın altı, altıtıcı bir Altın kasenin peşine düşerek geçirebilirsin. Her günün sana sunduğu özel anların tadını çıkar. Çünkü sahip olduğun tek şey bugün ve şu andır. Herkes anı yaşamayı öğrenebilir mi? Kesinlikle içinde bulunduğun şartlar ne olursa olsun kendini yaşamın armağanlarından keyif almak ve varoluşunu günlük yaşamın mücevherleriyle doldurmak için eğitebilirsin. Ama bu biraz fazla iyimserlik değil mi? Kötü bir iş anlaşması nedeniyle sahip olduğu her şeyi bir anda kaybetmiş birini düşün. Sadece mali açıdan değil, aynı zamanda duygusal olarak da iflas ettiğini düşün. Banka hesabının ve evinin büyüklüğünün neşe ve hayranlık duygusu içinde yaşamakla hiç ilgisi yok. Bu dünya mutsuz milyonerlerle dolu. Sivanda da tanıştığım bilgilerin dengeli bir mali portföy'e sahip olma ve Güney Fransa'da yazlık ev almak gibi dertleri olduğunu mu düşünüyorsun? diye sordu Julian esprili bir biçimde. Tamam, söylemek istediğini anladım. Büyük paralar kazanmakla büyük bir yaşam kurmak arasında muazzam bir fark vardır. Şükran duyacağın şeyleri keşfetmek için günde beş dakika harcamayla, harcamaya başladığında aradığın yaşam zenginliğine ulaşacaksın. Senin verdiğin örnekteki kişi, kişi bile şiddetle şiddetli mali sıkıntısına rağmen minnettar olacağı şeyler bulabilir. Ona, Sağlığının, sevgi dolu ailesinin ve toplumdaki şöhretinin hala iyi olup olmadığını sor. Bu harika ülkenin vatandaşı olmaktan ve kafasını sokacağı bir eve sahip olmaktan mutlu olup olmadığını sor. Belki de çok çalışmak gibi ustalıklı bir beceri ve büyük hayaller kurma yeteneği dışında bir serveti yoktur. Fakat bunlar minnettarlık duyması gereken değerli hazinelerdir. Hepimizin şükran duyması gereken çok şey var. Harika bir yaz gününde, Pencerenin dışında uçuşan kuşlar bile bilge bir kişiye armağan gibi görünür. Unutma can, yaşam her zaman ondan istediklerini vermeyebilir ama ihtiyacın olan şeyleri daima verir. Maddi ve manevi tüm servetim için her gün şükretmekle anı yaşama alışkanlığı geliştirebilecek miyim? Evet, bu yaşamına yaşam katmak için etkili bir yöntemdir. Anın tadını çıkardığında kaderini yönlendirmeyi sağlayan yaşam ateşini canlandırmış olursun. Kaderimi yönlendirmek, evet, sana daha önce de söylediğim gibi, hepimize belirli yetenekler verilmiştir. Gezekendeki herkes bir dahidir. Birlikte çalıştığım bazı avukatları tanımıyorsun, dedim şakayla karışık. Herkes, dedi Julian anlayışla. Hepimize sahip olmamız gereken bir şey vardır. En büyük amacını keşfettiğin ve tüm enerjini ona yönelttiğin anda, içindeki dahi ışıldayacak ve mutluluk yaşamını dolduracak. Bu görevine yöneldiğinde bu ister çocuklara öğretmenlik yapmak, ister esim dolu bir sanatçı olmak olsun, tüm isteklerin hiç zorlanmadan gerçekleşecek. Denemeyeceksin bile. Aslında ne kadar çok denersen amaçlarına ulaşman o kadar uzun sürecektir. Onun yerine sadece kesinlikle akacak olan ödüllerin beklentisiyle hayallerinin yolunu izle. Bu seni ilahi hedefine götürecektir. Kaderini yönlendirmek derken bunu kastetmiştim dedi Cülyan Bilgece. Küçük bir çocukken babam bana Peter ve Sihirli İp adlı masalı anlatırdı. Peter çok neşeli bir çocukmuş. Herkes onu severmiş, ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları. Ama bir zayıflığı varmış. Neymiş? Peter asla anı yaşayamıyormuş. Yaşamın akışından tat almayı bilmiyormuş. Okuldayken dışarıda oyun oynamak istermiş. Dışarıda oyun oynarken yaz tatilini özlermiş. Peter sürekli olarak hayal kurar ve hiçbir zaman günlerini dolduran özel anların keyfine varamazmış. Bir sabah Peter evinin yakınlarındaki ormanda yürüyüşe çıkmış. Yorulunca çimenlik bir yer bulmuş ve sonunda kalmış. Birkaç dakikalık derin uykusundan sonra birinin ona seslendiğini duymuş. Peter, Peter, cırtlak ses yukarıdan geliyormuş. Gözlerini yavaşta, yavaşça açtığında tepesinde dikilen çarpıcı bir kadın görmüş. Kadın yüz yaşında falan olmalıymış ve kar beyazı saçları omuzlarından aşağı yün bir battaniye gibi dökülüyormuş. Kadının kırışıklıklarla dolu elinde ortasında bir delik olan sihirli küçük bir top varmış ve delikten uzun altın bir ip sarkıyormuş. Peter demiş kadın bu senin yaşamının ipi, ipi birazcık çekersen bir saat saniyeler gibi geçer, biraz daha fazla çekersen tüm günler dakikalar gibi geçer. İpi tüm gücünle çekersen aylar hatta yıllar bile günler gibi geçer. Peter bu keşif karşısında çok heyecanlanmış. Ona sahip olmayı çok isterdim. Eğer müsaade ederseniz demiş. Yaşlı kadın hemen aşağı eğil eğilerek sihirli ipi olan küçük topu çocuğa vermiş. Ertesi gün Peter sınıfta huzursuz ve yorgun bir şekilde oturuyormuş. Birden bir aklına yeni oyuncağı gelmiş. Altın ipi biraz çekmiş ve kendini hızla evde bahçede oyun oynarken bulmuş. Sihirli ipin gücünü keşfettikten sonra Peter... Okula giden bir çocuk olmaktan sıkılmış ve getireceği tüm heyecanlarıyla birlikte bir delikanlı olmak istemiş. Sonra altın ipi tekrar ve kuvvetle çekmiş. Birdenbire Elis adın adlı güzel bir kız arkadaşı olan bir delikanlıya dönüşmüş. Fakat Peter yine memnun değilmiş. Anın tadını çıkarmayı ve yaşamının her evresindeki yalın mucizeleri keşfetmeyi hiçbir zaman öğrenememiş. Onun yerine bir erişkin olmayı hayal etmiş. Sonra ipi tekrar çekmiş ve uzun yıllar bir anda geçmiş. Derken kendini orta yaşlı bir erişkin olarak bulmuş. Elis artık eşiymiş ve etrafı bir ev dolusu çocukla çevriliymiş. Ama Peter başka bir şeyi de fark etmiş. Bir zamanlar simsiyah olan saçları beyazlamaya başlamış. Çok sevdiği, bir zamanlar genç olan annesi artık yaşlı ve güçsüz bir kadın olmuş. Ama Peter hala anı yaşayamıyormuş. Anı, anı yaşamayı asla öğrenememiş. Sonra sihirli ipi tekrar çekmiş ve ortaya çıkacak değişiklikleri beklemeye koyulmuş. Peter artık gür siyah saçları, kar gibi beyazlamış, 90 yaşında bir adammış. Genç ve güzel eşi Elise ise yaşlanmış ve birkaç yıl önce hayata veda etmiş. Harika çocukların büyümüş ve kendi yaşamlarını kurmak için evden ayrılmış. Peter hayatında ilk defa yaşamdaki olağanüstü şeyleri kucaklamak için zaman ayırmadığını fark etmiş. Çocuklarıyla hiçbir zaman balık tutmaya gitmemiş ve elisle mehtapta gezinti yapmamış. Bahçeye çiçekler ekmemiş ve annesinin okumaya bayıldığı harika kitapları okumamış. Onun yerine yaşamında hep acele etmiş ve yol boyunca iyi şeyleri görmek için asla dinlenmemiş. Peter bu keşfinden büyük üzüntü duymuş. Çocukken kafasını boşaltmak ve ruhunu dinlendirmek için gittiği ormana gitmeye karar vermiş. Ormana girdiğinde çocukluğundaki küçük fidanların görkemli meşe ağaçlarına dönüştüğünü fark etmiş. Orman da bir doğa cennetine dönüşmüş. Küçük bir çimenlik bulmuş ve derin bir uykuya dalmış. Sadece birkaç dakika geçmiş ki birinin ona seslendiğini işitmiş. Peter, Peter, Peter kafasını kaldırmış. Karşısındaki uzun yıllar önce sihirli altın ipli topu ona veren yaşlı kadından başkası değilmiş. Sana verdiğim armağandan memnun kaldın mı diye sormuş kadın. Peter doğruca cevap vermiş. Baştan eğlenceliydi ama şimdi ondan nefret ediyorum. Tüm yaşamım keyfini çıkarma şansım olmadan gözlerimin önünden geçip gitti. Eminim hüzünlü anların yanında harika zamanlar da olmuştur. Ama benim bunları yaşama şansım hiç olmadı. İçimde büyük bir boşluk hissediyorum. Yaşam armağanı ellerimden kayıp gitti. Hiç minnettar olmuyorsun demiş yaşlı kadın. Yine de sana son bir dilek dileme şansı veriyorum. Peter bir an düşünüp hızlıca cevap vermiş. Küçük bir çocuk olarak okuluma geri dönmek ve yaşamımı tekrar etmek istiyorum. Bunu söyledikten sonra derin uykusuna dönmüş. Yine birinin ona seslendiğini duyarak gözlerini açmış. Bu sefer kim acaba diye düşünmüş. Kafasını kaldırdığında annesinin yatağının kenarında ayakta durduğunu görünce çok sevinmiş. Annesi genç, ışıl ışıl ve sağlıklı görünüyormuş. Peter ormandaki o tuhaf kadının dileğini yerine getirdiğini ve onu önceki yaşamına döndürdüğünü anlamış. Acele et Peter, çok fazla uyuyorsun, hemen kalkmazsan rüyaların yüzünden okula geç kalacaksın demiş annesi, hafifçe azarlayarak. Söylemeye gerek yok. Peter o sabah yatağından fırlamış ve umut ettiği şekilde yaşamaya başlamış. Peter'ın mutluluk, neşe ve zaferle zaferlerle dolu bir hayatı olmuş. Ama bunların hepsi gelecek için bugünü feda etmeyi bırakıp anı yaşamaya başladığında gerçekleşmiş. Olağanüstü bir hikaye dedim usulca. Ne yazık ki can. Peter ve sihirleyip sadece bir öykü, bir peri masalı. Burada gerçek dünyadaki bizler yaşamı dolu dolu yaşamak için ikinci bir şansa sahip değiliz. Bugün çok geç olmadan yaşam armağanına gözlerini açman için sana verilen bir şanstır. Zaman gerçekten de küçük ta kum tanecikleri gibi parmaklarının arasından akıp gidiyor. Bu yeni gün yaşamını tanımlayan gün olsun. Senin için gerçekten önemli olana tamamen odaklanma kararını verdiğin gün. Yaşamını anlamlı kılan insanlara daha fazla zaman ay ayırma kararını ver. Özel anlara saygı duy. Onların güçlerine hayran ol. Her zaman yapmak istediğin şeyleri yap. Her zaman her zaman tırmanmak istediğin dağa tırman. Veya trompet çalmayı öğren. Yağmurda dans et veya yeni bir iş atıl. Müziği sevmeyi öğren. Yeni bir dil öğren. Ve çocukluğunda zevk aldığın şeyleri yeniden hayata geçir. Mutluluğunu... Başarı uğruna feda etme. Onun yerine neden yaşam akışının tadını çıkarmayasın? Ruhunu canlandır ve ruhunla ilgilenmeye başla. Bu Nirvana'ya giden yoldur. Nirvana, Sivana bilgeleri gerçek anlamda aydınlanmış ruhların en sonunda Nirvana adı verilen bir yere varacaklarına inanırlardı. Aslında bir yerden çok Nirvana'nın onların daha önce bildikleri her şeyi yaşan bir durum olduğuna inanırlardı. Nirvana'da her şey mümkündü. Acı yoktu. Ve yaşam dansı ilahi mükemmellikle yapılıyordu. Nirvana'ya ulaş, ulaştıklarında bilgeler dünyadaki cennete adım attıklarını hissederlerdi. Bu onların yaşamdaki son hedefiydi dedi Julian. Yüzü tıpkı bir meleğinki gibi huzurla dolmuştu. Hepimiz burada özel bir nedenle bulunuyoruz diye ekledi. Adeta kehanette bulunurcasına. Kendi gerçek çağrın ve başkalarına nasıl yardım edebileceğin üzerine düşün. Yerçekiminin kölesi olmayı bırak. Bugün yaşam ateşini tutuştur ve ışıl ışıl parlamasına izin ver. Seninle paylaştığım ilke ve stratejileri uygulamaya başla. Olabileceğinin en iyisi ol. Nirvana olarak adlandırılan o yerin meyvelerini senin de tadabileceğin bir an gelecek. Aydınlanma durumuna eriştiğimi nasıl anlayacağım? Oraya ulaştığını gösteren küçük belirtiler ortaya çıkacak. Çevrendeki her şeyden var olan kutsallığı fark etmeye başlayacaksın.'' Ay ışığının mükemmelliği sıcak bir yaz gününde harikulade mavi gökyüzünün cazibesi, yeni açmış bir papatyanın güzel kokusu veya yaramaz küçük bir çocuğun kahkahası. Julian emin olmanı isterim ki benimle geçirdiğin zaman boşa gitmeyecek. Kendimi Sivan'a bilgelerinin öğretisiyle yaşamaya adayacağım ve tüm bu öğrendiklerimi mesajından yararlanabilecek olanlarla paylaşma sözümü tutacağım. Bunları işlenlikle söylüyorum, sana söz veriyorum dedim. İçimde kıpırdanan heyecanı hissederek. Bilgelerin zengin mirasını çevrendeki herkese yay. Bu bilgiden çabuk yararlanacak ve yaşam kalitelerini iyileştirecekler. Tıpkı senin kendi yaşam kaliteni iyileştireceğin gibi. Yolculuktan zevk almak gerektiğini sakın unutma. Yolda tıpkı varış yeri kadar güzeldir. Julian yine kaptırmıştı kendini. Yogiraman büyük bir hikaye anlatıcıydı ama ondan dinlediklerim arasında birinin yeri ayrıdır. Bunu seninle de paylaşabilir miyim? Kesinlikle. Uzun yıllar önce eski Hindistan'da bir mihrace eşi için ona duyduğu derin aşk ve sevgisinin simgesi olarak bir anıt inşa etmek istemiş. Adam bunun dünyada benzeri görülmemiş, ay ışığında parlayan ve insanların gelecek yüzyıllar boyunca hayran kalacağı bir yapı olmasını istiyormuş. Bunun üzerine işçileri her gün yakıcı güneşin altında çalışmaya başlamış. Her geçen gün yapının şekli biraz daha belirginleşiyor, bir anıtı andırıyor, Hindistan'ın masmavi gökyüzüne karşı aşkın yolunu gösteren bir işaret kulesi gibi yükseliyormuş. 22 yıllık yavaş ilerleyen çalışmaların ardından saf mermerden inşa edilen bu saray tamamlanmış. Sence neden bahsediyorum? Hiçbir fikrim yok. Taç Mahall'den dünyanın yedi harikasından biridir diye yanıtladı Julian. Anlatmak istediğim şey basitti. Bu gezegendeki herkes bir dünya harikasıdır. Her birimiz şu ya da bu şekilde birer kahramanız. Hepimiz olağanüstü başarı, mutluluk ve kalıcı sonuçlara ulaşma potansiyeline sahibiz. Tüm yapılması gereken güçlerimizin yolunda küçük adımlarla ilerlemektir. Taç Mahal gibi yaşamda gün ve gün küçük parçalar halinde inşa edilen mucizelerle doludur. Küçük zaferler Büyük seferlere yol açar. Sana önerdiklerim gibi küçük küçük biriken değişim ve ilerlemeler olumlu alışkanlıklar kazandırır. Olumlu alışkanlıklar sonuçlar doğuracaktır. Sonuçlar da seni daha büyük kişisel değişimlere yöneltecektir. Her günü son gününmüş gibi yaşa. Bugünden başlayarak daha çok öğren. Daha çok gül ve yapmayı gerçekten sevdiğin şeyleri yap kaderinin elinden alınmasına izin verme. Geçmişinde kalanlar ve gelecekte olacaklar içinde bulunanlarla kıyasladığında önemsiz kalır. Julian Mental aydınlanmış bir keşişe dönüşen milyoner avukat. Başka bir şey söylemeden kalktı. Beni hiç sahip olmadığı kardeşiymiş gibi kucakladıktan sonra oturma odamdan dışarıdaki Kavurucu yaz gününün yakıcı sıcaklığına yürüdü. Yalnız başıma oturup düşüncelerimi toplamaya çalışırken bu bilge habercinin olağanüstü ziyaretinden geriye kalan tek kanıtın önümde sefada duran boş fincan olduğunu fark ettim. Bölüm 13 Uygulama özeti. Julia'nın bilgeliğinin özü. Sembol elmas. Erdem anı kucaklayın. Bilgelik anı yaşayın. İçinde bulunduğunuz anın armağanlarının tadını çıkarın. Mutluluğunuzu Başarı için asla feda etmeyin. Yolculuğunuzun tadını çıkarın ve yaşamınızın her gününü son gününüzmüş gibi yaşayın. Teknikler Çocuklarınızın çocukluğunu yaşayın. Şükretmeyi ihmal etmeyin. Kaderinizi yönlendirin. Alıntı Hepimiz burada özel bir nedenle bulunuyoruz. Geçmişinizin esiri olmayın. Geleceğinizin mimarı olun.